Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur 2. Bölüm Kapı tekrar çalındı. Mümtaz Emin Bey'dir muhakkak diye yerinden fırladı. Hemen hepsi arkasından koştular. Nuran, koltuğunda doğrulan dayısının önünden geçerken ona gülümsedi. Senelerdir Emin Bey'i görmediğini biliyordu. Bu kış İstanbul'da oturursak sık sık gider görürüm diye birkaç gün evvel sevinmişti. Ressam Cemil bir elinde kılıfları üstünden sardığı iki ney, Öbür eliyle Emin Bey'in arabadan inmesine yardım ediyordu. Emin Bey, İhsan'a elini uzatırken, Tevfik de geldi mi diye sordu. Her ikisiyle de çok eskiden dosttu. Tevfik Bey'i ilk gençliğinde Yenikapı kapı Hanesi'nde tanımıştı. İhsan'ı ise harbi umumi içinde Tamburi Cemil Bey kendisine tanıtmıştı. İhsan, Emin Bey'i tanıyana kadar neyi sevmemiş, Türk musikisinin tek aleti olarak Tambur'u, onun getirdiği coşkunluk havasını tercih etmişti. Fakat bir gece Tamburi Cemil'in kız kardeşinin Kadıköy'ündeki evinde onu asıl kudretli tarafıyla dinledikten sonra fikri değişmişti. Bu Emin Bey ile Tamburi Cemil'in hilal Ahmer menfaatine şehzade başındaki Ferah Tiyatrosu'na verdikleri konserden sonra olmuştu. Konser bitince Tamburi Cemil bir türlü neyzen dedeyi bırakmamış ve İhsanı da zorla alıp götürmüştü. İki gün iki gece orada mezesi kıt fakat içki itibarıyla çok zengin bir rakım masasının başında kalmışlardı. İhsan bu iki gün içinde her iki sanatkarın nasıl seçkin insanlar olduğunu anlamıştı. Annemizde yaşanan hayattan bahsetmek olmadığı için neler kaybettiğimizi o iki günde anladım. Yemeğe düşkün içkiye laka tamburi Cemil'e çok hayran Emin Bey bu geceden her bahsedişinde şişelerin üzerinde ''Üstadım, Aziz Üstadım Cemil Beyefendi'ye diye bir yoğun ithaf vardı.'' derdi. İhsan o günden beri Emin Bey'i unutmamış, Tophane'de Kadiri Yokuşu'nun üstündeki evine son senelere kadar boş saatlerinde vakit buldukça uğramıştı. Soraya'nın talebesi bu eski Mevlevi için Emin Bey'in dostları arasında veliliğine inananlar bile vardı. Benim sırrı tarafımdır derdi. Emin Bey ihsanla Erenler yine kayıpsın diye selamlaştı. Tevfik Bey'e senelerdir sizi kaybettik ama kusur bizde evin yolunu biliyorduk dedi. Tevfik Bey eliyle yanı başında yerde torbası içinde bekleyen kuduğumu göstererek ''Senelerdir elimi almamıştım. Bugün dolaptan çıkardım.'' dedi. Emin Dede bir medeniyetin en yüksek cihaz olarak kendisini seçtiği insanlardandı. Neyimden daha narin denebilecek bir görünüşü vardı. Kendi gündeliğinden kopmuş, herhangi bir mahluk gibi yavaş yavaş hatta bu gündeliğin sıkıntılarını ufak tefek rahatsızlıklar, endişeler beraberinde getirerek bahçeye girmişti. ''Kadınların sultanım.'' diyerek ellerini sıktı. Mümtaz'ın arkadaşlarına iltifat etti. Sonra İhsan'ın yanındaki koltuğa rahat ve sakin oturdu. Ressam Cemil arkasından sakin melek çehresinde her zamanki tebessümüyle görünmüştü. Halinde içinden o kadar taziz ettiği, her hareketini aradaki yaşayış ve alem farklarına rağmen büyüttüğü adam için işte o budur, bu çelimsiz adamdır. Bütün mazi hazinelerinin son bekçesi, kafası altı asrın, Altın uğultulu kovanı olan ve nefesinde bir medeniyet yaşayan insan budur diyen bir hal vardı. İhsan sizi buraya kadar yorsunlar ha diye gülümsüyordu. Aldırma erenler. Biz istediğimiz için geldik, hava aldık, dost gördük. Hep sizler mi bize geleceksiniz? Biraz da biz yorulalım. Orta boylu, vücuda bir nevi bostan korkulu manzarası veren çökük omuzlu esmer, çakır gözlü bir adamdı. Büyükçe, kemerli ve aşağıya doğru sarkık bir burun, zayıf yüzünü adeta iki ayrı mıntıkaya ayırıyordu. O kadar ki hemen arkasından gelen kısa ve beyazı fazla bıyığın ve dudakların düz ve keskin çizgisi, ancak onun bittiği yerde çehreyi tekrar toparlayabiliyordu. Bu haliyle Emin Bey devrinin en büyük musiki işinasından ziyade, gümrük, posta işleri gibi şehrin umumi hayatından adeta uzakta kalmış görünen bir bürokrasisinin o görünmez fakat çok çalışkan memurlarından birine benziyordu. Meğer başınızı kaldırıp gür ve kıvrık kaşların altındaki gözlere dikkat ederseniz o zaman bu küçük ve lanetayin görünüşlü adam sizinle maddesinin çok üstünden konuşurdu. Mümtaz ilk defa tanıştıkları zaman Aziz Zedir'in talebesini Tamburi Cemil'in yakın ve aralarındaki mizaç farkına bakılırsa çok sabırlı ve müsamahalı dostunu, kamışın sırrına sahip bu son mevdeviyi sıkmadan tanımaya çalıştıkça bu gözlerin kendisini nasıl yakaladığını halim bir eda ile sanki neden maddem de bu kadar meşgulsün? Ne ben, ne de senin sanatım dediğin şey zannettiğin kadar mühimdir. Elinden gelirse senin de benimle içimizde konuşan sırra alem şumul sevgiye yüksel diye azarladığını hatırlıyordu. O kadar asırlık mevlevi terbiyesi onda, Ferdi ait her şey silmiş. Sanki bu halim, ilhamlı ve sabırlı adamı Aziz Deden'in bir gün dinlediği 7-8 notalık bir cümleyi aynen tekrarlayabilmek için eve dönüşünde 8-10 saat üst üste çalışmış o modülasyonu yükselmişti. Bunu sık sık üstadım Met için hatırlatırdı. Bir nevi hüviyetsizliğin içinde erimişti. O kadar ki bu küçük ve kim bilir nasıl bir iç güneşinin sıcağında yara erimiş maddesinden başka bir Ferdi tarafı yok gibiydi. Bu maddede. Bir yığın adabın, teşrifatın, kendini herkesle bir görmek bize garip gelecek bir hijabda şahsiy her şeyi inkar etmek terbiyesinin altında herhangi gizleniyor, kayboluyordu. Mümtaz ona baktıkça neşatinin ettik o kadar refita Yun ki neşati aynayı pürtabı mücclada nihans. Betin hatırlıyordu. Hakikatte buydu. Emin dede maddesinde ve medeniyetinde gizli bir adamdı. Bu kadar büyük bir sanatkerde herhangi bir sanatkarhane edayı, şahsiyetini bir uca taşımış, orada kendi iç fırtınalarıyla yaşamış olmanı verebileceği bir değişikliği aramak beyhudeydi. Daha ziyade aynı sahile çarpan bir yığın dalganın asırlar boyunca yaladığı, yuttuğu, bütün kenarlarını sildiği hususiyetlerini giderdiği bir çakıl taşına benziyordu. Herhangi bir kumsalda gezerken binlercesini gördüğümüz o yuvarlak ve sert çakıllardan biri. Hatta aramızdan el ayak çekmiş bir alemin son ışıklarını muhafaza ettiğini, bir nevi zengin hazinedarı olduğunu dahi göstermiyordu. Tevazu içinde hayatımızdaki bu değişikliğin kendisini ve sanatını muhteşem bir harabe yahut güneş patması gibi bir şey yapan üst üste inkarların bile farkında olmadan herkese karşı dost ve eşitti. Ve Mümtaz onun şimdi evinin bahçesinde, sonbahar güneşi altında, siyah elbisesi içinde ve herhangi bir insan gibi oturuşunu seyrederken, öbür alemin o kadar sevdiği ustalarını, evin dedenin varlığından haberdar bile olmadığı ruh iklimlerini yaratanları farkında olmadan düşündü. Bir Beethoven, bir Wagner, bir Debussy, bir Liszt, bir Bordin, bu gördüğü ebediyet yıldızından ne kadar ayrı insanlardı. Onların çılgın hiddet ve kinleri, bütün hayatı kendisi için hazırlamış bir sofra zanneden iştahları ve bunları tek başına yüklenebilmek için imkansız bir atlas gayretiyle gerilmiş gururları, hiç olmazsa şahsiyetlerini değişik planda göz önüne koyan bir yılın nazariyeleri, garabetleri, yumuşaklı bir etrafındaki her şeye bir aslan pençesi gibi geçen mizaçları vardı. Halbuki bu şöhretsiz dervişin hayatı, Üst üste kendi şahsını inkardan ibaretti. Bu inkarlar mutlaka karşı beslenen bir aşkta ve hayatın umumi gürültüsü içinde bu çifte kaybolma kararı sadece Nuri Bey'e ait bir şey değildi. Bu, kendi iradesiyle yahut medeniyetinin terbiyesiyle silinmiş çehreyi sonsuz itişlerle geriye doğru götürerek ondan bir Aziz Dede, bir Zekai Dede, bir İsmail Dede, bir Hafız Post, bir Itri, bir Sadullah'a, bir basmacızade, bir kömürcü hafız, bir Murat A, hatta bir Abdülkadir-i Muragi'yi, hülasa bizim bir tarafımızı belki en zengin his tarafımızı yapan insanların hepsini çıkarmak mümkündür. Onlar bir kilo buğdayın içinde tek bir tane olarak yaşamayı seven insanlardır. Hiçbirisi, hiçbir azdırıcıyla kendilerini çıldırtmamışlar, saf bir idealin etrafında, içlerindeki hayatın henüz uyanmış mahmur günlerinden yığın yığın baharlar açmakla kalmışlar. Sanatlarını birbendiğin ve hemahal, ikrar vasıtası olarak değil, büyük bütünde kaybolmanın tek yolu tanımışlardı. İşin garibi, muhasırları da bunu böyle görmüşlerdi. İçlerinde en fazla şahsi olan, bize bir yığın ilahi hastalık aşılayan dede efendiden bir de, Abdülhak Molla'nın küçük kardeşi jurnalinde ne kadar basit bir şekilde yapılan işin sanki manasını anlamadan adeta bedbahçe bir cehalet içinde bahsederdi. İhsan bir gün taif-i rivayatı dedeye ait kısımlarındaki boşluğunu Emin Dede'ye anlatınca karşısındaki gülerek erenler, Yanlış kapı çalıyorsunuz demişti. Ötekiler sanat yapıyor, biz sadece duadayız. Bilirsin bazı tarikatlarda değil eser vermek, kabrinin üzerine adını yazdırmak bile iyi sayılmazdı. İşte bu şarttı. Mümtaz'a göre hem şifasız hastalığımız hem de tükenmez kudretimiz olan Şah. Emin Bey işte bu muhteşem inkarda ellerinden gelse ömürlerinin kısa şimşek parıltısı bile söndürecek insanların son barisiydi. Emin Bey'in hayatı da çok temiz ve saftı. Ömrünün uzun bir kısmını ağabeyesinin kati vesayeti altında geçirmeye razı olmuştu. Alkol cigara kullanmadı. Hiçbir ifratı yoktu. Biraz sonra yine bir medeniyetin ağzından ve çok basit dikkatlerle konuştuğunu gördüler. Aziz dedeye, asıl hocası Neyzen Hüseyin'i efendiye, Cemil Bey'e, Zekai Dede'ye daha eskilere ait bir yığın fıkrası vardı. Aziz de sertitiz şişman, son derece hafif, okuması, yazması kıt bir adammış. Bir gün yazı yazmak için okkasına daldırdığı kalemin mürekkepsiz çıktığını görmüş ve bu işaretin manasını anlayarak yalnız kalple ve niyetle Allah'a bağlanmaya karar vermiş. Neyini? Kendisinin son devrin bazı molla beylerine benzeten iri göbeğine dayarak oturduğu yerden çalarmış. Bir akşam beyler beylerbeyi iskelesinde kahve zanlıyla girdiği bir gazinoda, Pencere kenarında bir müddet denize daldıktan sonra aşka gelmiş, bir ney taksimi yapmış, siyah gümrah kaşlarının altında iki ocak gibi yanan gözlerini kapayarak çaldığı için yavaş yavaş gazinonun dolduğunu ve ruhani ilhamının sofrasına bir akşamcı kafesinin toplandığını görmemiş. Onlar da zaten çıt çıkarmadan demleniyor, garsonlar dedeyi rahatsız etmemek için ayaklarının ucuna basarak gidip geliyorlarmış. Taksim bitip de etrafındaki kalabalığı ve rakı kadehlerini görünce Aziz dede yerinden fırlamış. Bu hikayeyi her anlatışında şu cümleyle bitirilmiş. Erenler, öyle bir hicap duydum ki üç gün evden çıkmadım. Bir ayda Ebbaya rast gelmekten korktum. Bununla beraber Aziz Dede'nin talebesi sofraya oturdukları zaman içki içilmesine itiraz etmedi. ''Yalnız fazla kaçırmayın. Bugün pek çoşkunluğum var de. Tevfik Bey'e her zaman rastlanmıyor artık. Sakın Cemil'e de içirmeyin çalarken şaşırır.'' dedi. Bunu söylerken gözlerinin içi gülümşüyordu. Hakikatte Cemil'i çok severdi. Onun ısrarıyla ve epeyce hazırlıklı gelmişlerdi. Cemil ona Mümtaz'ın ferah feza ve sultaniye çok sevdiğini söylemişti. Emin de sofra nimetlerini seviyordu. Zaten ağabeyisi atlatlarımızdan Vasfi Bey, yemekteki ustalığıyla meşhurdu. Onun kağıt içinde hindisi bütün İstanbul'da söylenirdi. Bu yemeğe sanki bir nevi gecikmiş Romalı zevkiyle kefenli hindi adını vermişlerdi. Bununla beraber yemeklerin güzelliğini metheden birkaç sözden başka yemeğe dair bir şey söylemedi. Sadece ağabeyisinin usulüyle yapılmış bilişler gelince Nuran'a, ''Bunu dayınız öğretmiştir size.'' dedi. Tevfik Bey gülümsedi. Hünerler el değiştirmezse devam etmezler dedi. Bütün öğleyin boyuna canı sıkılmıştı. Bir zamanlar büsbütün başka şekilde uğraştığı meseleler şimdi onu rahatsız ediyordu. Hareketten uzakta ihtiyarlamanın verdiği bir küskünlükle hepsini bir tarafa bırakmıştı. Şimdi ölmek için kabuklama devrine gelmiş bir hayvana benziyordu. Bütün hayatı ve etrafıyla kendisine zevkli bir laht hazırlıyor gibiydi. Eski mosiki bunun en canlı tarafıydı. Her namede bir başka günü, fakat hiç de kendisinde olmayan bir şey gibi tıpkı bu başın ucunda parlak, en saf elmastan güneşi bu yakut ve akikten sararmış yapraklar. Biraz uzakta küçük bir akşama benzettiği narlar ve Trabzon hurmalarıyla, arılarının vızıltısıyla insanın büsbütün faniliğini hatırlatarak içine alan bu mevsim saati gibi etiyle kanıyla yaşadığı bir şey değil. Sadece davetlisi olduğu bir nimet gibi hatırlıyordu. Emin Bey, onun sofra zevklerine olan merakını eskiden verdiği o debdebeli ziyafetlerini anlattı. Eski Mevlevi dergahlarının simatlarından, kendisinin tanıdığı aşçı dedelerinden, onların pişirdiği kuzu ve pilavlardan, aynı güzide insan ve asıl zevkle bahsetti. O kadar ki Mümtaz onu dinlerken, bizi iğrendiren Alaturka büsbütün başka şey demek diye düşündü. Sonra bahis, Nura'nın babasına geçti. Onun yıldız fabrikası için yaptığı tabak örneklerini yazılarını çok iyi tanıyordu. Zaten kendisi de hattattı. Belki abisinin mutlak ve vesayet altında olmasaydı bu istidadı daha da genişlerdi diyenler vardı. Mümtaz onun bu sanatlardan ve musikiyden bahsedişini dinlerken daima halka yakın bir safiyeti muhafaza ettiğine, güzel hakkında büyük bir seçme kudreti olmadığına dikkat etti. Zevkimize ve ananemize sonradan giren ve onu hayli soysuzlaştıran şeylere karşı müsamahası da buradan geliyordu. Bu kibar mevlevi etrafında değişen zevkle onun için de her danışın aksini kendisinde duyarak büyümüştü. Onun için Yahya Kemal'le zevkimize gelen o saf şeklinde eskiyi aramak ve duymak arzusu onda yoktu. Tıpkı bizden evvelkiler... Nasıl servet diliyle yazılmış bir gazelde eskinin en saf eserlerine yakın bir itibar gösterirlerse o da yazıda, resimde, musikide olan bir yığın değişikliği öylece kabul ediyordu. Zaten bahsettiği şeylerde hususi çizgiler bularak konuşan adam değildi ve böyle şeyleri pek hasta diyordu. Bununla beraber yaratılışından gelen bir zevkle son derece seçkin olmasını biliyordu. İster yazıda, ister musikide olsun etrafındaki anane değişikliğinden nasıl kendisini muhafaza etmişse konuşmasında da kendini öylece koruyordu. Sanat eserlerinden hiçbir hususi ıslah kullanmadan iyi işçi dikkatiyle bahsediyor, iyi ve müstesna işçi hüviyetinin prestijiyle sofraya ve meclise hiç istemediği halde hakim oluyordu. Macide onun için kızını beyaz bulutlar arasında ziyaretten vazgeçmiş, Mümtaz'ın akıbeti için vehmetli korkulardan kurtulmuş, Nurhan bu tecrübel üstada hayatına hakim olan baba ve yaşlı erkek sevgisine ve bu sevgiyle beraber yürüyen itaat hissine kendini teslim etmişti. Onu sevmekle, onu dinlemekle kendisini adeta bir yığın günahtan kurtulmuş hissediyordu. Emin Bey dondurmayı dokunur diye reddetti ve yalnız sade bir kahveyle yemeği kapattı. Bu prestiji asıl yemekten sonra çekildikleri üst kat sofrasında neyini çalmaya başladığı zaman tattılar. Pek az insan bir hünerin emrettiği duruşu takınmakla bu kadar değişebilirdi. İlk önce Tevfik Bey'e Mirim Ferah Fezai var mısın diye sordu. Tevfik Bey senelerdir bu eseri de söylememişti fakat tecrübeyi kabul ediyordu. Bu hiç beklemediği zamanda gençliğine dönmek oluşaktı daha mülkiyedeyken Meşgitli ayini Emin Dede'nin taksimi esnasında hafızasında aradı. Sonra elindeki duğumu, Alaturk kasazlarının ayağını sarkıtarak oturanlara verdiği o acayip vaziyette oturduğu kanepede bekledi. Emin Dede makamların arasında çok kısa bir gezinti yaptı ve sonra dedenin devrike bir peşrevine girdi. Mümtaz bu peşrevi Cemil'den birkaç defa dinlemişti. Fakat şimdi o büsbütün başka bir eser olarak karşısına çıkıyordu. Daha ilk notalardan itibaren garip bir hasret duygusu binlerce ölümün arasından güneşe hasretle benzeyen bir özleme içlerini kapadı. Sonra bu hasret duygusu hiç almadan Mümtaz karşısındaki nuranı hep bu duygunun arasından görüyordu. Garip ve sonsuz bir sonbaharda yaprak yaprak dağıldılar. Altın semaların, büyük sararmış yaprakların, acayip nülüferlerin, beraberce yüzdükleri durgun bir havuz, bilmelikleri bir tarafta, belki ve hatta şüphesiz uzviyetlerinin bir tarafında genişledi. Emin Bey'in neyi, nefes ve rüzgar mahiyetini hiç kaybetmeden madeni yahut daha iyisi garip ve renkli çoğalışında mücevher pırıltılarıyla nebat yumuşaklığını birleştiren bir ses çıkarıyordu. Fakat ne kadar tok, hacimli ve genişti. Büyük sofa onunla doluyor. Pencerelerden dışarı taşıyor. Adeta bahçe son çiçeklerinin sararmış yapraklarının üzüntüsüyle onda değişiyordu. Bazen her şeyi kendi cevherine bu oradan da daha derin bir asıla iade edilecek gibi eriyor. Tavandaki küçük avize bu gül yağmuruna benzeyen ses çağlayanında acayip Acayip kalsik uzahlarla tutuşuyor, sonra cesur bir dirsek büküşüyle veya ancak hiç rengini kaybetmeden nizamını benimsettiği sarmacıklarda, salkımlarda, ince lifli nebatlarda görülen o acayip ve birbirine yapışık tırmanışta, kendi kendisinden biraz evvelki çehresi olarak doğuyordu. Mümtaz, Cemil'in neyini ustasının sesi arasında ararken birinci hane bitti. İkinci hane, daha sakin bir raksla bu bitişin vehmettirdiği mahzun hatırlayıştan fırladı. Tekrar üst üste rüzgârlarda savruldular, ruh fırtınasından geçtiler, ümitsiz iştiyakların, ah bu her şeyi ebediyen kaybolmuş vehme aynasında yalnızlıklarını seyrettiler. Ve Ferah Feza peşrevi yahut imkansız uzlet çöllerinde yolunu seçmeye çalışan ruh, dördüncü defa o mahzun hatırlayışa, o, sular altında tutuşmuş akşam dünyasına döndü. Hemen herkes kendi ömrünün rüzgarında dağılmış gibiydi. Yalnız Emin Bey, ayakta çok temiz ve dürüst kıyafetiyle, yüzü sertleşmiş, sırrın ve namenin mahfazası uzriyetiyle bir sembol gibi duruyordu. Kendi içinde toplanmanın bütün sırrı bu çehrinin içi, ten sertliğindeydi. Onun yanı başında biraz arkada Reslam Cemil, Kumral-Saksonya fafuru çehresi biraz daha incelmiş, tatlı bir gülümsemede sanki biraz evvel geçtikleri yolu seyrediyordu. Tevfik Bey öbür tarafta kucağındaki dumu, Alaturk asazların sandalye oturuşuna kattığı o daima yadırgatıcı rahatsızlık içinde bekliyordu. İsan dayanamadı, çok yavaş bir sesle, ''Dedem senin muhteşem bir renk dünya var.'' dedi. Emin Bey, bir gözü kuduğumunu çalmaya hazırlanan Tevfik Bey de, tam bir neyzan bakışıyla ve aynı yavaş sesle cevap verdi. ''Erenler, Pir'in himmetini unutma. Sonra sizin o renk dediğiniz şey, ben olsam aşk derdim ya, asıl merhum dedi Efendimiz de. Emin Bey eski musiki şinaslardan veya velilerden yaşayan insanlar gibi bahsetmekle kalmıyor. Ölümlerinin uzaklığını üstadımız, pirimiz, efendimiz gibi şahsını bir nevi bağışlama vasfında siliyor. Böylece kendisi yaşadığı zaman bahsettiği insan ve ölümün mücerrit zamanı birleşmiş oluyordu. Fakat asıl mucize ayinin kendiyle başladı. Dedenin ferah ve zayini, sadece bir dua, inanan ruhun Allah'ını aradığı bir çırpınış değildi. Mistik ilhamın vasfı olan geniş hamleyi, sırrı, doğrudan doğruya zorlayan büyük ve dinmez hasreti hiç kaybetmeden eski musikinin belki en oyunlu eserlerinden biriydi. Dede Alaturka musikisinin makamlar arasında küçük gösterişler, değişmeler ve kararlarla dolaşmaktan ibaret olan genişlemesini o şekilde ifade etmişti ki ayin kendiliğinden bir sembol oluyordu. Ayinin başladığı Mesnevi'nin ilk iki veytinde Ferahfeza makamının bütün hususiyetlerini aynı saraya birbirinin aynı iki muradsal cephesi gibi verdikten sonra çok çeşitli, uzun bir seyahati andıran kavislerle bu makamı birkaç defa tekrarlıyor. Sonra birdenbire hep aynı mimari motiflerini kullanmak şartıyla elde edilen ayrı ayrı terkiplere benzeyen bir yapışta onu yavaş yavaş kendi benzerlerinde kaybetmiş görünüyordu. Böylece bütün ayin ilk cümlelerde yahut beyitlerde dinlenilen o berrak ve muhteşem ferahfezanın hasreti içinde bir çeşit kozmik seyahat oluyor, kulak tattığı hazzı veya ruh, bir lahza kendisini kamaştıran mavira şevkine daima hatırlıyor, her cümlede ona yaklaştığını sanıyor, seviniyor fakat bu sevinci duyar duymaz, ebedi hasret ve yolculuk nevanın veya rastın veya acımın daha hafif veya sadece değişik bir perdesinde yeniden başlıyordu. Sanki dede bu acayip eserde mistik tecrübenin bütün mukadder seyrini gözle görülür şekilde vermek istemişti. Bir an için hak ile hak olan ruh, kendini ve gayesini geniş zaman ve mekanda arıyor, eşyanın uykusunu sarsıyor, her şeyin özüne eğiliyor, büyük uzletler kapanıyor, kehkeşanlar atılıyor, her yerde kendi hasretine benzer hasret, kendi susuzluğuna benzer susuzluklar buluyordu. Ferahfeza makamını adeta bir nevi irşat gibi kendisine sunan acan perdesinden dügaha, kürdiye, rasta, çargaha, gerdaniyeye, sabaya, nevaya geçiyor. Her şey birbirinde kayboluyor, birbirinde arıyor, birbirinde buluyordu. Ve ferah veza, bütün bu hasret sıtması yolculukta, kah umulmadık dönemeşlerde mücevher kadehini, o tek cümleden tek savruluştan kadehini birdenbire uzatıyor, sanki çok değiştirici desenlerde seyredilen bir hayal gibi, kendi kendinin hatırası veya rüyası gibi görünüyordu. Bu arayış, bu kaybolma ve kendini idrak bazen son derece beşeri oluyor. Dedenin ilhamı, görünmezsen ne çıkar, ben seni kendimde taşıyorum.'' diyor. Bazen de madde kadar sert bir ümitsizliğe kapanıyordu. Fakat Mevlana'nın hakkı vardı. Neyin biricik sırrı hasrettir. Bir gün Rumbavdu'nun voyellesler için yaptığı o cesur talilin benzerini, biri sazlar için yaparsa şüphesiz Alaturka'nın bu en basit çalgısında bir akşamın ten rengi hasretini bulacaktır.'' Onu alafranga musikiden flütlerin, kornelerin hatta o acayip ve asırlarca hayvani bünyeyi yoklamış ağ namelerinin koyu zümrüt yeşilliği veya kan rengi sesiyle karıştırmamalıdır. Onlar tabiatı başka planlarda yaratmak veya yoklamak ihtiyaçlarında sanatın asıl malkanelerinden biri olması lazım gelen bu hasreti çok defa kaybederler. Çünkü ney mevcut olmayanı yerine geçerek onun izinden yürüyerek konuşur. Niçin ruhi hayatımızın büyük bir kısmını bu hasret yapar? Bir katresi olarak yaratıldığımız umvanı mı arıyoruz? Maddenin sükûnunun peşinde miyiz? Yoksa zamanın çocuğu, onun potasında pişmiş bir terkip ve onun mazlumu olduğumuz için geçen ve kaybolan tarafımıza mı ağlıyoruz? Hakikaten bir kemalin arkasından mı gidiyoruz? Yoksa zalim zaman nizamından mı şikayet ediyoruz? Herhalde müzik'i yaptığını bir anda bozan hal dediğimiz o zaman platformunu asgari bir gözle dokunup geçme ama indiren nizamıyla bizde bu hasreti en çok konuşturan sanattır ve bunun en belagatli aletidir. Belki de de bu hasreti kendi ruhunda duyduğu için aînini Mesnevi'nin ondan bahseden beyitleriyle başlatmıştı. Devri dört basamaklı eşiği insanı bu alemin ancak kapısına kadar götürüyordu. Çünkü burada musiki peşrevde olduğu gibi insanın üstünde bir takım ameliyeler yapmakla kalmıyordu. Onu yakalıyor, yerinden koparıyor, değiştiriyor. Ruh ve bedeni çok başka türlü bir ölümü, hayatın ötesinde fakat onun ürperiş halinde hatıralarıyla dolu bir ölümü kabul edecek bir nevi kap haline getiriyordu. Hayır, bu artık ne büyük deredeki Mehtap gecelerinin erimiş zümrüt ve akiki üzerinde kırılan ışık kadeklerinin, ne de yaprak yaprak dağılan sarı güllerinin halimiydi. Buradaki hasret, bin ölümün ötesinden yaşayan her şeye duyulan hasretti. Onun için hiçbir sivri, insana batan tarafı yoktu. Sanki Nuran bilinmeyen bir yerde her an yeni baştan uyanıyor. Alevden bir raksın ritminde bir yağın şeye birden fakat neler değişiyor. Sonra makamların dönüş yerinde tekrar ağır ve çok yaldızlı bulutlardan birinin üstüne çekiyor. Orada çok sehirli bir uykunun içine gömülüyor. Sonra tekrar bu ağır örtünün bir kenarından, sanki bir akşamın bulutları arasından sızan o mercan rengi, safran rengi ışık damarlarından biriymiş gibi süzülüyor, farkında olmadan başka bir yerde tekrar toplanıyor. Tekrar acayip raksında sadece evher bir dünya oluyor, genişliyor, büyüyor, parçalanıyor. Eşyada hiç kendisi olmadan ve yine kendisi olarak gülüyor, çoğalıyor, imkansızın kapılarına kadar gidiyor ve orada dal dal, yaprak yaprak, henüz sararmış bir sonbahar gibi savruluyordu. Küdümün ağır ve çok derinden, adeta toprağın altından, yüzbinlerce ölümün küllerini silerek gelen ahengi olmasa, belki büsbütün uçacak, bütün maddesiyle kaybolacaktı. Fakat o derin aheng, Artık hiç kendisi olmayan benliğin her an değiştiği şeylerin arasından artık bizim olmayan bir zamanın davetiyle yol gösteriyor, mucizeli işaretleriyle derinliklerinde bir takım perdeler açılıyor ve Nuran onun peşinde ikiz bir ruhun parçasıymış gibi bu sade özlerden dünyanın değişikliğinde kendisini, öbür yarımını kim bilir, belki de bütünü arıyordu. Neyin altın uçurumuna Tevfik Bey'in sesi tanımadığı kelimelerin mücevherlerini yavaş yavaş bütün kenarlarının parıltısını belirterek bırakıyor. Şurada bir yar yarimenin İlk yar feryadı deniz ortasında tutuşmuş bir gemi direği haliyle parlıyor. Beslen üzerine iyice bastığı men hecesi birdenbire gümüş ve mercan çerçeveli bir eski zaman aynası gibi derinleşiyor. Nuran orada dağlar başında büyük rüzgarların didiklediği kendi hayalini iyice seçmeden ebediyen kapanmış kapıların arkasından kah mümtaz'ın süzülmüş yüzünü görüyor. Fatma'nın anne diye yalvaran sesini işitiyordu. Çünkü bu acayip musiki de her şey hareketsiz, derinden, adeta gölge halinde bir trajediye değişiyordu. Sofa, doğanın denizinde çalkalanan büyük bir gemi olmuştu. Herkes tanıdığı sahillere, kendi ömrünün sahillerine, son ışıklarına dağıtan bir güneşi selamlar gibiydi. Mümtaz, hiç duymadığı cinsten bir kendinden geçişle bu güneşe ve etrafa bakıyordu. İki adım ötesinde oturan Nuran'ı ebediyen kaybedecekmiş gibi korkuyordu. Neyin rüzgarı? o kadar kendilerini geniş mekana dağıtmak üzereydi. Bu bir nevi rüyaydı. Ve her rüyayı hazırlayan ilk uykularda olduğu gibi, tesirini şuurun kendisi üzerinde yapmış, benliği dağıtmıştı. Fakat bu dağılış da tam değildi. Eserin kumaşı dalga dalga açıldıkça, mümtaz bir inkiraz dehasının ne olduğunu anladı. Ne Abdülkadir-i Meragi'nin seghakârında, ne Itri'nin naatında, ne de bir akşam Ahmet Bey'in evinde bir tesadüfle kendi ağzından dinlediği İsfahan Beste'de, Yine Itri'nin bu ayinin içten yakalayan ürpermesi yoktu. Onlar kendi üstlerine toplanmış büyük ruh kudretiyle ve sağlam mimarileri içinde hiç şaşırmadan Allah'ı veya idali arayan veya ruh macerasını nakleden eserlerdi. Adeta dikine uçuyorlardı. Buradaysa ameliye iki türlüydü. Ruh ayrılmaya çabaladığı alemini bir türlü bırakmıyordu. Bu şüphe değildi. Aşkın eksikliği de değildi. Sadece iki ayrı rüzgarda birden çırpınmaktı. Bir an mümtaz öyle geldi ki Tevfik Bey'in sesi Emin Dede'nin neyi ile girdiği yarışta bu iki rüzgardan birini tutuyordu. Çünkü onun eski ayin usulüyle okuduğu ferah feza aynı bestekarın kendisine adeta sevme ve ıstırap çekme uçlupları aşılayan öbür ferah çok ayrıydı. Bu adeta söylendiği evin mimarisini bile yadırgayan bir şeydi. Belki Faris'in metin, belki ananesinin kendisi Tevfik Bey'in o kadar iyi tanıdığı sesini değiştirmiş ona eski Selçuk camilerindeki Çinlilerin Renklerini, içlerinde yollarını aydınlattıkları dualardan bir şey yanan kandilleri, eski rahlelerin zamanla aşınmış tahtalarını andıran bir tad vermişti. Halküneyin sesi ve üslubu, eski ve yeni diye hiçbir şey tanımıyor, zamansız zamanın. Yani... Cevher halinde insanın ve kaderin peşinde koşuyordu. Bununla da kalmıyordu. Çünkü zaman zaman neye ve insan sadasına çok derinlerden, adeta toprağın derinliğinden gelen kuduğumun sesi, o unutma ve unutulma dolu uyanış, bin uykunun küllerini silerek yahut beş on medeniyetin arasından kendini buluş karışıyordu. Ve bu uyanışlar, Kendisini buluşlar hiç de beyhudi olmuyordu. Çünkü kudum sesinde daima kadim dinlerin büyülü daveti vardı. Onun ıttıradı, bu semavi yolculuğa adeta toprağa ait bir oluşun nizamını katıyordu. Birinci selam son bir çırpınışta adeta sakatlanmış bir kanat gibi muallakta kalan bir name ile bitti. Nuran Mümtaz'ın gözlerini aradı. Birbirlerini tanıyormuş gibi bakıştılar. Daha şimdiden Musiki onları birbiri için Tıpkı rüyalarımızda olduğu gibi yalnız görenin tanıdığı bir hayal haline getirmişti. Mümtaz bu garip diye düşündü. Emin Bey hep beraber geçtikleri tecrübenin ardından gibi ihsana tebessüm etti. Sonra Tevfik Bey'e tatlı bir gülümsemeyle neyini tekrar ağzına götürdü. Tevfik Bey, Neyin sesiyle belki de eseri bozacak bir yarışa girmemek için bu sefer sesini adeta hafifletmiş, iyi yontulmuş, kıymetli bir taşın üzerinde gözün ancak takip edebileceği çok yumuşak bir kabartma haline getirmişti. Bununla beraber doğanın bazı yerlerinde ses birdenbire genişliyor, büyüyordu. Mümtaz, Nura'nın elinde kendi tesbihi, musikinin uçurumunda sanki bir nezil gibi sıra beklediğini gördü. Genç kadın, yak beni ey sonsuzluk der gibiydi. O kadar mustarip, kendi içine çekilmiş bir yüzü vardı fakat omuzları yerindeydi. Bütün ikrarıyla kendine sahip ve bu ebediyet fırtınasına bir altın kalyonun sağrısı gibi karşı koyuyordu. Mümtaz böyle bir ayin esnasında kapı Mevlevi Hanisi'nin, Sultan hanımlara ayrılmış bir tarafında kafesler arasında, Beyhan Sultan'ın tıpkı Nuran gibi ve beş asırlık bir kudretin ikrarını sadece omuzlarında taşıyarak, Şeyh Galibi süzmüş olması ihtimalini düşündü. Sema eden Mevleviler, tenurelerin boşlukta dönüşleri, bir önden yürüyenin, bir arkadaki ne kollarını kavuşturarak o kadar asrın terbiyesi arasından niyazı halinde bir amparladı. Üçüncü selimi hiç dinlemediği fakat son yıllarında bahçesine en nefis bir gül fidanı gelecek zamanlar için olduğunu bile bile diken bir bahçıvan gibi imkanlarını hazırladığı bu muhteşem namelerin arasında parmağında büyük yüzü o Horasan erenleri çehresiyle mahfilde altın ve sırmadan bir sanem gibi diz çökmüş gördü. Fakat dedi. Kendisi nasıldı? Bu ruh macerasını bu kadar intizamla hazırlayan adam kimdi ve nasıldı? Ferahfeza ayinin ilk okunduğu gün, 2. Mahmud, hasta döşeğinden kalkarak kapı Mevlevi Hanesi'ne gelmişti. Bütün İstanbul, en süzme tarafıyla, kibar ecnebi davetlileri, saray adamlarıyla, İkbal'in eşiğine ilk adımı koymak ümidiyle çıldıranlarıyla hep oradaydı. Hepsi bu yeni ayini, Ser Müezzin Hazreti Şehriyari hamam İsmail Dede Efendinin hazırladığı ayini dinlemeye gelmişti. Mümtaz, bu acayip kasırganın arasında 2. Mahmud'un veremle eski bir müşamba gibi sararmış yüzünü, ağır püsküllü fesinin altında ve kendi icat ettiği Avrupa biçimi lacivert, sırmalı elbisenin yakası üstünde aradı. Bu nameleri 2. Mahmud'la beraber iyi beslenmiş Arap atları üzerinde, geçtikleri yolun iki tarafını saran halkın alkışları arasında, ve henüz kaybolmamış eski şark tefrişatı içinde gelenlerin hepsi dinlemişti. Hepsi Musiki'nin ocağında bir an için Anadolu'yu ve bütün imparatorluğu saran vakalları başlarının üzerinde bir kılıç gibi asılan yarının unutmuşlar. Allah'ın küçük, yalnız ruhun selametini düşünen bir kulu olmuşlardı. Kısa fasıllarla ömürlerin hesabına dalmışlar. Bu cinsten eserler yapılırken bu batmaz, daha baharındayız demişlerdi. Üçüncü selam Mümtaz'ı bütün başka ufuklara taşıdı. Burada yüreğe giriliyordu. Burada gittikçe artan bir süratle masivadan sıyrılmak lazımdı. Fakat öyle olmuyordu. Müslüman litücüsünde sembol yoktu. Hatta sadece cemaatle dua ve ibadet vardı. Tarikatlerde de böyleydi. Adımlar daha çabuklaşır, tenureler daha dar ve gözle tutulmaz kavisler yapardı. Fakat ne garipti. Mevlevi ayini, vecde yaklaştıkça mahzun ve ve yüzlü aristokrat edasını bırakıyor bir halk neşesi kazanıyordu. Ritim hiç dinlemediği cinsten bir pastoral ve halk bayramı olmuştu. Mümtaz Nâme'nin kıvrak raksında adeta halkımızın neşesini, Anadolu'ya bu kadar uzun ıstıraplarla tahammül kudretini veren o büyük kaynağı buluyordu. Bir tarafta çok ince bir duvar çatladı. Yeşil bir filiz bir sabah müjdesi gibi camlandı. Ruh binası birdenbire büyüyen güller altında çöktü. Mor acayip güller. Nuran uçmak, kendi hızı içinde tavanı delmek, göklere yükselmek istiyordu. Beraberinde bütün dünyası beraberindeydi. Uçmak ve kaybolmak. Niçin bu musiki birdenbire kıvrak edasıyla çocukluğunun bayramlarını hatırlatmış, onların o gamsız, mesuliyet duygusuz, her zevki bir vicdan azabıyla beraber duymadan tattığımız zamanların neşesiyle coşmuştu? Bu kadar ölüyü birden diriltmek doğru muydu? Bu neşenin sonunda Allah'a mı varılıyordu yoksa hayatı mı? Bunu bilmiyordu. Fakat Tıpkı o gamsız zamanlarının bayramlarında çok eğlenmekten, çok sevinmekten olduğu gibi yavaş yavaş her şeyden vazgeçmeye hazırlandığını, hatta o uçuş arzusunun bile onu bıraktığını duydu. Garip bir şekilde şimdi kendisini yalnız görüyordu. İçi kainat kadar genişti. Ben bütün bir dünyayım diyordu. Fakat bu dünya kadar geniş içine sahip değildi. Ve ne yüflüyordu? Ne yapıcı ve yıkıcı hilkatin sırrı olmuştu. Her şey bütün kainat onun nefesinde şekilsiz bir oluş içinde değişiyordu ve kendisi külçelendiği yerden belki müinde olan bu ameliyeyi büyük bir tevekkülle seyrediyordu. Orada bir umman kabarıyor, burada bir orman külü oluyor. Yıldızlar birbirleriyle öpüşüyorlar. Mümtaz'ın elleri erimiş baldan imişler gibi dizinden aşağı akıyordu. Mümtaz silkindi. Dördüncü selamdaydılar. Şeyh Galip şimdi neredeyse abasının göğsüne yakın bir yerin tutarak ayine katılacaktır. Onun da Şemsi Tebrizi'nin güneşinde ebedi aşk ocağında bir an için kül olması lazımdı. Son çılıklarda Nuran mümtazı omuzlarından yakalayarak beraber ölelim diye yalvardı. Emin Bey'in neyi, ayini bitiren iki yörük terennümünün ikisini de çaldıktan sonra kısa ve renkli yürüyüşünde bir sema haritası çizer gibi birkaç makamın burcunu birbiri ardına dolaşan bir taksimle bu yörüklerin çok değişik ferah fezasından başlangıcın büyük namesine, etrafındaki her şeyi bir hasret ocağı yapan namiye geçti ve orada sustu. Tevfik Bey, güdoğumunu elinden bıraktı, alnını sildi. Herkes bir devle, zaman deviyle güreşmiş gibi yorgundu. Emin Bey Tevfik Bey'e, sen ihtiyarlamayacaksın, sana ihtiyarlık yok diye seslendi. Birbirine bizim nesillerin tatmadığı bir sevgiyle baktılar. İhsan, ikiniz de mucizesiniz dedi. Suat, birinci selamın ortasına doğru gelmişti. Kapıdan oldukça neşeli bir çehreyle girmiş, fakat musikiyi ve etraftaki hareketsizliği görünce, Canı sıkılmış gibi bir tavırla İhsan'ın yanına hiç ses çıkarmadan oturmuştu. Ancak etrafta bakışlarıyla Nuran'la Mümtaz'ı aramış, onlarla selamlaşmıştı. Mümtaz onun kendisine adeta dostça ve biraz alayla güldüğünü, Nuran'a hemen hemen mahçuf ve ümitsiz baktığını, Muziki'nin kendisini taşıdığı dönülmesi güç ufuktan gördü. Sonra etrafıyla alakasını kesmiş, bütün dikkatini Mozikiy'e vermişti. O kadar ki genç adam ne yazık baştaki ferah fezaları kaçırdı diye düşünmüştü. İkinci selamın ortalarına doğru Suat'ın dikkati daha fazlalaştı. Dirseğini dizine dayadığı sağ eline başını koydu, adeta kendinden geçmiş gibi dinlemeye başladı. Fakat biraz sonra sanki aradığı şeyi bulamamış, sanki musikinin uzattığı kadehlerin hepsi boşmuş, neyin ve Tevfik Bey'in sesinin beraberce yokladıkları iklimler sadece aldatıcı bir serapmış gibi başını isyanla kaldırdı. Mümtaz bir an için onun gözlerinde çok keskin bir hor görme ve isyanın, hatta hiddetin parladığını gördü. Genç adam, bu sefer de onun bakışlarını yakalamış fakat demin Nuran'ı selamlarken olduğu gibi sadece müphem bir kıskançlıkla içi burkulmamış, adeta korkmuştu. Sonradan bugüne ait hatıralarını toplamaya çalışırken, o anda Suat'ın yüzünün fırtına altında bir orman gibi karıştığını düşünmüştü. Ve Mümtaz, bu altüst olmuş ormanı, Suat'ın bakışlarındaki isyan ve korku şimşeklerinin kendisi için aydınlattığını düşünmüştü. Suat'ın yüzündeki istifafın altında bu duyguların bulunduğunu emindi. O andan itibaren Suat'ın orada ve kendi aralarında bulunması onu ürküttü. Artık onu eskisi gibi kıskanmıyordu. Vaka düşüncesi garip bir şekilde yine onunla meşguldü. Suat'ın Nuran'la arkadaş olması, onu sevmesi, çoktan beri tanıdığı istesasından pervasızlığından ürküp sıkıldığı, lavabali hallerini, küçük çılgınlıklarını sevdiği, zekasının düşüncesinin sıçrayışlarını beğendiği, fakat yollar ayrı olduğu için elinden geldiği kadar uzak yaşadığı bu adamı birdenbire büsbütün başka bir plana çıkarmış, hayatının ısıraplı bir parçası yapmıştı. O kadar ki Nurhan'a yazdığı mektuptan beri onu düşünmeden, onu merak etmeden üst üste üç saat geçirmemişti. Mümtaz o günden beri Suat'a karşı içinde, farkında olmadan bütün zulüm görenlerin kendilerine zulmedene, Serçe'nin atmacaya karşı duyduğu cazibeye benzer bir his duyuyordu. Bu da tabiiydi. Aralarında artık bir Frank şairin dediği gibi, öldürücü şeylerin muzlim cazibesi konuşuyordu. Nuran'ın aşkında karşılaşmamışlardı. Bu aşkta vaziyette ne olursa olsun aralarında bir nevi itisaf duygusu bulunacaktı. Fakat şimdi Musiki'nin ortasında duyduğuna şahit olduğu isyan, Suat'ı ona bütün başka bir aydınlıkta gösteriyordu. Birkaç defa kendisine ''Acaba ne oldu, nesi var?'' diye sordu. Sonra bu sual daha salih bir şekil aldı. Musiki'yi de ne arıyordu ki bu kadar keskin bir isyana gitti?'' Bu düşünceler arasında tekrar Suat'a baktı. Fakat bu sefer onun yüzünde hiçbir mana ve ifade göremedi. Suat çok terbiyeli çalınan esere ve onu icra için yorulanlara son derece hürmet eden, fakat bütün düşünce hürriyetini kullandığını iyice gösteren, serbest ve hatta zalim bir şekilde yine muziki'yi dinliyordu. Bu kayıtsızlık mümtazı biraz evvelki isyan kadar rahatsız etti. O kadar ki eserin sonralarını adeta irade kaçırmamıştı. Emin Bey'in taksimi ayinin birinci selamında bestekarın yedi defa ayrı ayrı yollardan, karşılarına birincisinde çok güzel bir beklenmedik bir şey, kendi içimizden bir buluş, öbürlerinde iç hayatımıza tasarrufu, bu yüzden ferdiliği ve kudreti gittikçe artan bir hatıra gibi çıkardığı ferah vezayı onlara artık kendilerine ait bir zaman gibi iade ederken Mümtaz bu düşüncelerin arasındaydı ve bu yüzden, ve bu yüzden, kendi benliklerinin bir ucu ölçüsüz, mazi karanlıklarında gömülü gölge varlıkları arasına, neyzenin sakınılmaz bir netice, bir ömrün asıl çehresini bulduğu, son menzil gibi vardığı bu ferah-feza cümlesinin de katıldığı, onu da öbürleri gibi sık sık yaşayacağını, kendi yıldız uçuşuyla veya pırıltırı nebulöz çöreklenişi aydınlattığı bir meçhulden, sırf Suat'ta gördüğü bu isyan yüzünden duygularını idare edeceğini anlamıştı getirdiklerini sadece teknik dikkat ve düşüncelerde harcamazsak muğnin bizdeki ameliyeleri daima enfüsii kalır Derin şekilde hatırladığımız her eserin altında onunla temas ettiğimiz anın hususiyetleri bir bakıma bu anın muikii, az çok hayatımıza nakletmekten ibaret olan macerası vardır. Mümtaz Ferah aynı boyunca etrafında içinde ve zihni çalışmaları arasında bir yağın hayali bu musikiyi beraberinde taşımak şartıyla kaçmıştı. Hakikaten oranın biraz ötede seyrettiği yüzü etrafında toplanan veya oradan 3. Selim devrine, Şeh Galibe, 2. Mahmut zamanına kendi yaz hatıralarına, Kanlıcadaki akşam saatlerine, kandilli yokuşuna, boğaz sabahlarının o acayip ışık oyunlarına dağılan bu hayaller, İsmail dedenin namelerinin kendiliğinden büründükleri renkli, narin ve devamsız şekiller ve çehrelerdi. Bu hayaller tek başlarına kalsalardı tıpkı bir ocağın alevleri gibi kendilerini doğuran musikinin içinde çok kısa hayatlarını yaşayıp kaybolacaklardı. Böyle olmadı. Suat'ın çehresinde seyrettiği ani ümitsizlikte şimdi mümtaz, Suat'ın çehresinde okuduğunu sandığı isyan, küçük görme ve hiddet ifadelerinin hakiki manasının sadece bir ümitsizlik olduğunu anlıyordu ve bu hayaller manzumesi birdenbire derine geçtiler. Ve tıp kışabadan, nevadan, rastan, çağdahtan, acemden gelen namilerin asıl firavızada karar kılmalarıyla o mahzun hatıra yüklü bütün ömürlerinin manasını taşımaya, onların yerine almaya hazır cümlesini meydana getirmeleri gibi Suat'ın ümitsizliği de bütün bu hayalleri benimsemiş, onun kendi zalim tecrübesiyle. Mümtaz'ın içine mal etmişti. Öyle ki musiki'nin etraflarında kurduğu o çok hayali akşam, bir alaim-i semada yaşıyormuş hissini veren renk perdelerinden dünya, neyin sesi kesilip de bittiği zaman, herkes için olduğu gibi yavaş yavaş dağılacağı yerde, Mümtaz'ın içine bir tesadüfle kudret ve mahiyetin değişmiş ve artmış olarak bir kat daha yerleşti. Ve bütün musiki'nin devamı boyunca muhayyilesi, hangi merhalelerden geçerse geçsin, Daima Nura'nın etrafında dolaştığı için Suat'tan kendisine geçen bu ümitsizlik duygusu onda Nura'nın düşüncesiyle birleşmiş oldu. O kadar ki musiki bittikten sonra tekrar Tevfik Bey ve Emin'de de yine aynı makamın etrafında dolaşan besleleri ve semaileri okurken Mümtaz evvelden tanıdığı bu sesleri Şimdi aynı ümitsizlik hissi içinde dinledi. Hatta dayısına her zaman olduğu gibi refakat eden Nuran'ın sesini yine her zaman yaptığı gibi etrafından ayırmaya çalışınca bu sesle kendi arasında bir nevi engelin varlığını behmetti. Sanki genç kadının sesini çok uzaklardan, sisli bir sabahın arasından dinliyordu. Atatürk müziği'nin tegani edenlerin çehresine getirdiği o gelgin değişikliği sarf edilen gayretin değil bir nevi ayrılığın, uzaklığın ifadesi gibi duyuyordu. Sanki genç kadın... Çok uzaklardan kendisini imdada çağırıyordu ve Mümtaz bir türlü ona gidemiyordu. Sanki Nuran, sultaniyegahın, Mahurun, segahın iklimlerinde mahpustu. Bütün bunların gülünç olduğunu kendisi de biliyordu. Hatta Mümtaz daha başka bir şeyi bu tarzda düşünmek ve duymak ihtiyadını ta çocukluğundan beri biraz da kendisinin hazırladığını biliyordu. Çocukluğunun hazin tesadüfleri ona her şeyi kendiliğinden çok uzakta erişilmez bir alemde düşünmek ihtiyadını vermişti. Nasıl aşkı keskin günah ve ölüm fikriyle vermişti. Beraber, yani bir nevi telafisi kabil olmayanın mükafat ve azabı olarak tanımışsa, bu uzaklık düşüncesi de onda o yıllarda salmış bir düşünceydi. Kaldı ki mümtaz çocukluğunun bu miraslarını çok zihni, şartlarına göre az çok marazi ve şiirin terbiyesine erken açılmış bir ergenlik çağında ve bütün gençliği boyunca ta Nurhan'ı tanıdığı aylara kadar kendi isteğiyle derinleştirmişti. Ona göre şiirin asıl kaderi her şeyin ve ümidin ötesindeydi. Şiir, bütün bir hayat, kuru bir yaprak yığını gibi yakıldığı zaman seyredilen parıltıya benzerdi. Okudu ve beğendiği şairlerin hepsi Aslan'ın prensi değil miydiler? Onların beşikleri hep Olmaz'ın burçlarında sallanmış, ömürleri imkansızın ülkesinde geçmişti. Hayatımızı geriye dönemeyecek bir uca taşımazsak şiirin peteğini nasıl doldururduk? Onun için gürültülü neşesine, riyazi denebilecek bir tahlil kabiliyetine, geniş hayat iştahasına rağmen mümtaz, o zamana kadar ömrünün ve gençliğinin kendisine üst üste açtığı sofraları reddetmekle kalmamış, hayatın acı taraflarını ancak yaşanacak iklim gibi kabul etmişti. Her düşünce, her ihsas, onda Ağustos mehtabını seyrettikleri gece, Nurana söylediği gibi, zalim bir işkence, bir azap haline geldiği zaman tam şeklini almış olurdu. Bunu yapmadığı takdirde, şiirin hayatla birleşmeyeceğini biliyordu. O erime ve kaynaklı ancak tahammülü güç hararetlerde olabilirdi. Aksi takdirde kapının önünde kalır, ödünç alınmış bir dili kullanırdı. Belki Nurhan'a karşı olan aşkında da bunlar vardı. Genç kadının arkasında mahur bestenin çok yüklü ırsiyeti bulunması, kendisinden evvelki aşk ve evlenme tecrübesinin verdiği üstünlükle hayata girmiş olması, mümtaz o kadar kendisine bağlanmayacaktı. Nuranın hayata ve duygularımıza karşı güvensizliği ve onun yüzünden her şeyi olduğu gibi kabul ediş terzi, günlerin getirdiği ile mesut oluşu, hülasa sadece kabul etmekle kalışı onu yarı tanrılaşmış bir çehre yapmıştı. Bütün bunları yaşarken genç adam bu duyguların arkasında işleyen zembereği gayet iyi tanıyordu. Hakikatte o kendisine bir iç nizamı arıyordu. Kelimeleri hayalleri canlandıracak bir ateşin peşindeydi. Fakat oyun daha başında değişmiş, bilerek girdiği imtihanda Mümtaz mağlub olmuştu. Bu gayet garip bir düşünceydi. Zaman zaman Mümtaz saadet duygusundan uyanıyor, acaba lüzumundan fazla mı diye kendisine soruyordu. Sade bu sual aşklarının cennetini yapmacık bir cennet haline getiriyordu. O kadar mesut olduğu bütün yaz boyunca adeta çifte denecek bir hayat yaşamıştı. Garibi bu ki kendi hislerine karşı beslediği bu şüphe kendi kendisini bu göz altında bulunduruş ne nurana karşı olan sevgisini azaltmış ne de bu sevgi yüzünden zaman zaman çektiği ıstırapların hakiki olmasını ben etmişti. ''İşte şimdi de kendisiyle aynı şekilde konuşmaktaydı. Ben budalayım. Kendimi zorla telkin altına sokuyorum fakat gözleri Nurana her tesadüfünde onu eskisi gibi görmediğini, sanki bir hatıra arkasından seyrettiğini sanıyordu. Bu duygu uzun zaman kalacak, şekilden şekle girecektir. Bu yüzden yanı başında yaşayan ve kolları arasında gülen kadını adeta ortada olmayan bir varlık gibi sevecektir.'' Fakat Suat niçin bu kadar ümitsizdi, neyi düşünüyordu? Acaba dediği hakikaten inanmak veya bir şey bulmak ihtiyacıydı mı dinledi? Yoksa inkarlı mı başladı? Niçin bu kadar mustarip? Bu soal düşüncesine gelir gelmez garip bir şüpheye düştü. Kendisi mümtaz dini olduğu söylenen bu ayini nasıl dinlemişti? Felahfeza ayini boyunca düşüncesinin geçtiği yerleri bir bir hatırladı. Garip şeydi bu. Bütün ayin boyunca bir defa olsun mistik bir ürperme duymamıştı. Bütün çağrıları Nura'nın bir de yazmakta olduğu eserin etrafında toplanmıştı. Bu yokluk Dede Efendi'nin kabahati miydi yoksa kendi mı? İçindeki fakirliği şimdi kendisi de şaşıyordu. Yoksa Alaturka muziki karşısındaki vaziyeti tamamıyla müstahar bir vaziyet miydi? Onu da hayatındaki birçok şey gibi, hatta o kadar çok sevdiği Nura'nın aşkı gibi sadece bir nizam olarak mı benimsemişti? Sadece zihinden muhayilesini zorla kırbaçlayarak mı bütün bunları yapıyordu? Bu işe de eninde sonunda elbette bir sahih ve kendimin olan dibe varırım ümidiyle mi girmişti? Acaba öbürlerinde ne duyuyordu? Bahı, Beethoven'u dinlerken de böyle mi olmuştu? Huxley, Allah var ve görünüyor fakat sadece kemanlar çalarken diyor. Bunu çok sevdiği romancı Lamineur Kuvarteti için söylemişti. Fakat Mümtaz bu Kuvarteti kitabı okumadan çok daha evvel dinlemişti. Hislerini kontrol etmek imkanı yoktu. Birdenbire olduğu yerde irkildi. Nuranın sesi, dedenin acemaşıran yörük semaisi arasından ''Tu beher güca ki başı müvet an bihişti mağara'' diye ağlıyordu. Fakat niçin Nuranın sesi bu kadar uzaktan geliyordu? Sinirlerin bu gergin anında aralarına bir varlık mı? Yoksa bir yokluk mu girmişti? Onu bir ümitsizliğin aynasından mı seyrediyordu? Yoksa bir hakikatin, çok büyük bir hakikatin kendini aydınlatan fani bir kıvılcımı gibi mi görüyordu? Sanki bu suallerin cevabını yalnız o verebilirmiş gibi tekrar Suat'a baktı. Fakat Suat'ın yüzü sımsıkı kapalıydı. Belki de bir şeyler yapmak için yerinden kalktı, musluğa gitti, yüzünü yıkadı. Döndüğü zaman Emin Dede meşhur taksimlerinden birini daha yapıyordu. Fakat yine... Hep ferah ve zâidler. Musiki aşk için iyi vasıta değil diye düşündü. Çünkü musiki zamanın üzerinde çalışıyordu. Musiki zamanın nizamıydı. Hali yok ediyordu. Saadetse bugündedir. Mesut olmadıktan sonra niye sevmeliydi? Fakat kim mesuttu? Bu neyin şikayeti beyhude bir şey değildi. Bu kozmik seyahat insanoğluna saadetin beyhude bir gaye olduğunu anlatmıyor muydu? Suat buraya mesut olmak için mi gelmişti? Elbette hayır. Elbette şimdi o küçük kadınlarıyla beraber olsaydı bin kere daha mesut olurdu. Fakat o buraya Mümtaz'ın ayağına basmak için gelmişti. Hem kendisine hem ona ıstırap çektirecek, birbirini bedbah edeceklerdi. Bütün insanlığın her gün sanki bunun için yaratılmış gibi yaptığı şey buydu. Suat yine alnını dizine dayadığı sol eline koymuş neyi dinliyordu. Fakat bütün uzviyetiyle tetikte olduğu halinden anlaşılıyordu. Neyi dinlemiyordu? Sadece canı sıkılıyor, sabırsızlanıyor ve bekliyordu ve Mümtaz da bu sabrın sonundan çıkacak şeyi onunla beraber beklemeye başladı. Öyle ki artık Emin dedenin bir an evvel gitmesini kendisi de istemeye başlamıştı. Suat'ın ilk yapacağı şeyi hakikaten merak ediyordu. Bununla beraber ne? Kendi kavsi kuzah dünyasında yolculuğuna devam ediyordu. Emin Bey taksimini bitirir bitirmez izin aldı. Cemil'i çok yormamak şartıyla onlara bırakıyordu. Mümtaz misafirini yokuşun başına kadar uğurladı ve isteksiz isteksiz eve döndü. Suat'ın orada bulunuşu ona ev sahibi vazifelerini bile unutturmuştu. Hayatın hiçbir devrinde bu kadar kaçmak, kurtulmak için kaçmak arzusu duymamıştı. Kaçmak bir yerlere gizlenmek istiyordu. Kapının önünde kendi kendine bir, iki, üç, bir, iki, üç diye saydı. Suat'ı görmekten korkuyordu. İçeriye girince rakı masasını hazır bulmuştu. Fakat daha kimse içmeye başlamamıştı. Herkes ayakta birbirleriyle konuşuyordu. Kristal kadehlerin, elektrik ışığının altında içlerindeki alkolle büyük aydınlık kütleleri yaptığı masanın başında Suat'la İhsan'ı buldu. Onlara yaklaştı. Nasıl buldun Suat? İhsan, Suat'ın yerine cevap verdi. Şimdi onu konuşuyorduk dedi. Suat beğenmemiş. Suat başını kaldırdı. Beğenmedim değildi. aradığımı bulamadım. İhsan, ''Sen Musiki'nin Allah'ı elinden kolundan kıs kıvrak yakalayıp sana teslim etmesini istiyorsun. Bu imkansız bir şey.'' ''Her yerde ancak getirdiğini bulabilirsin. Allah ne dede efendinin ne de başkasının cebinde değildir. Belki dedi.'' ''Fakat bundan şikayetçi değilim. Beni sıkan boşluğun etrafındaki o dönüş, fikri sabit halindeki o çırpınma, o beni sıkıyor.'' ''Önündeki kadehi kaldırdı. Hadi bakalım.'' diye etrafa seslendi. ''Belki bunda bir şeyler vardır. Hiç olmazsa unutmanın tesellisi.'' İhsan, sen kendini bir şeylere kurarak gelmişsin diye yavaşça kulağına fısıldadı. Sonra masanın öbür tarafından karısının yanına geçti. Suat, ev sahibinin sihatini diye kadehini bir yudumda boşalttı. Macide, bu ne acele Suat dedi. Suat, kendi kendine düşünür gibi ve kime olduğu pek bilinmeyen hafif bir ile ona cevap verdi. Kusura bakma Macide. ''Ben acele etmeye mecburum. Sonra acele etmek.'' diye bir daha tekrarladı. ''Vakti olmayanlar acele ederler. Herkes kendi zamanının şuuruyla doğar. Benim işim aceleler.'' İhsan, yarı alay, yarı ciddi. ''Amma da muammalı konuşuyorsun, Suat.'' diye çıkıştı. ''Neredeyse Fisens gibi bize kapalı sualler soracaksın.'' Suat omuzlarını silkti. Gözü Mümtaz'ın elindeki de genç adama büyük bir lütuf bekleyen çocukların tebessümüyle gülüyordu. ''Lütfen bir kadeh daha.'' ''Tren yakında kalkıyor.'' İşin fenası nedir biliyor musunuz? Tam hareket zamanını bilmemek. Hep bugün, yarın diye düşünmek ve böylece bu havadan gelen zamanı en manasız şekilde harcamak. Durdu, üst üste iki yudum içti, yarı boş kadehi önüne koydu. Mümtaz sade dikkat kesilmiş onu dinliyordu. Macide benim için üzülüyor, merak ediyor. Biraz sonra o, belki hepiniz bana nasihat vermeye başlayacaksınız. Bütün ömrüm boyunca nasihat dinledim. Düşünmüyorlar ki ben garay erken gelmiş bir insanım. ''Tabiatıyla hayatım büfenin önünde geçecek. Başka ne yapabilirim sanıyorsunuz?'' ''Sizin gibi evimde, gündelik işlerimin arasında değilim ki.'' Nuran Mümtaz'a baktı. Elinde şişe, karekleri dolduruyordu. En sonunda kendisinin de doldurdu fakat içmedi. ''Ne acayip bir müşterek bağımız var. Benim eski arkadaşım ve aşıkım, onun akrabası, fakat ne kadar çok içiyor.'' Sonra da fakülteden beri Suat için tekrarlanan bir benzetmeyi hatırladı. ''Halbuki atlar bu kadar çok içmezler, belki de hiç içmezler.'' Bir kaşını kaldırarak zihninden aradı. ''Hayır, hiç içmezler değil. Bazı yarış atlarının bira veya şarap içtiklerini gazeteler okudum. Ama elbette bu kadar içmezler.'' Korkuyla Suat'ın tekrar ve bir yudumda boşalttığı kadehine baktı. Suat'ın ata benzediğini düşününce gülerdi. Fakat bu sefer gülmedi. Demek ki ortada rahatsız edici bir vaziyet vardı. Bunu Mümtaz da sezdiği için içmiyordu. O halde kendisi de içmeyecekti. Halbuki içmeye o kadar ihtiyacı vardı ki. Bu musiki beni saatlerce çiğnedi. Bazen kendimi ilahi bir hamur haline girdim sanıyordum. İçkinin değişikliği lazımdı fakat içmeyecekti. Mütareke yıllarında babasıyla küçük yaşta Kafkasya'dan kaçmış olan Selim, Büyük Harpten evvel Rusya'da etüdiyanlar bilhassa büyük garb içerlermiş. Babam anlatır durur. Reis yanı başında zil, tarife eline aldı, yüksek sesle okurmuş. Mesela falangar, tren burada 20 dakika kalıyor. Üçer kadeh borda şarabı içebiliriz. Yahut bir şişe vodka diye içkileri ısmarlarmış. Böylece her istasyonda ayrı ayrı o şehrin hususiyetlerine göre mezelerle tattıkları içki bir nevi seyahat olurmuş. Sarhoş olup masa altına devrilenler hangi istasyondaysalar orada kaldı addedilir. Zilçalar yola devam edilirmiş. Etrafına bakındı. Kimse kendisini dinlemiyordu. Omuzlarını silkti. Selim'in babasından naklettiği hikayeleri kimse dinlemezdi. Bu... Rusya hatırları yüzünden arkadaşlar ona babasının hasreti adını vermişlerdi. Fakat Selim iyi çocuktu, zaaflarını bilirdi. Kızmadı. İhsan'ın yanına geçti. Orhan onu yanı başında görünce büyük bir şefkatle bir kolunu omzuna attı. Selim'in bir talihi de kendisinden iki misli cüssel olan Orhan'a bir nevi dayanacak şey vazifesi görmekti. Deminden beri bu kucaklayıştan kurtulmak için Orhan'ın uzağında kalmaya çalışmış fakat hikayesinin boşa gitmesinin verdiği şaşkınlıkla bu kavrayışa kendiliğinden teslim olmuştu. İçinden mukadderat diye birkaç defa tekrarladı ve belli üzerine çöken ağırlıktan bükük kendi ahmaklığına gülerek İhs’anı dinlemeye başladı. Bilmiyorum bir fikrinin yokluğuna üzülmek ne dereceye kadar doğrudur. Fakat Müslümanlıkta başlangıç günah fikrinin bulunmaması, şu cennetten kovulma hadisesi üzerinde Hristiyanlıkta olduğu gibi durulmaması, bence teolojiden sanata kadar her sahada tesir yapmış bir keyfiyettir. Bilhassa ruhi tahaffuza pek az yer vermişiz. Bence bizim alemimizi olduğu gibi almalıdır. Söze hangi vesileyle başladığını unutmuştu. Yalnız Suat'a, ''Marazi taraflarına mağlup olmak fırsatını vermemek için acele acele konuşuyordu. Bence bu iki dünya arasında münakaşa zemini bile yoktur.'' Dinde, cemiyetin bünyesinde ayrılış daha ilk adımlarda başlar. Dikkat edin ki, garp medeniyetinde her şey bir kurtulma, bir azad edilme fikri üzerine kurulur. İnsanoğlu evvela dinde, İsa'nın yeryüzüne inmeye ve ordu öldürülmeye, kendisini feda etmeye razı oluşuyla kurtulur. Sonra cemiyette sınıf mücadeleleriyle evvela şehirli, sonra köylü kurtulur. Biz bir bakıma başından beri hürüz. Suat Üçüncü kadehini bitirmiş ona bakıyordu. Yahut başı bozuk. Hayır, evela hür. Fıkıh insanın hürriyeti üzerinde ısrar ediyor. Suat ısrar etti. Şark hiçbir zaman hür olmamıştır. O daima sıkı kadrolar içinde adeta anarşist bir fertçilikte kalmıştır. Hürriyetten o kadar çabuk vazgeçeriz ki ve her vesileyle. Ben asıl temelden bahsediyorum. Şarkta bilhassa Müslüman şarkta cemiyet bu hürriyet fikri üzerinde kurulur. Ne çıkar o kadar çabuk vazgeçtikten sonra? O başka. O bir nevi fedakarlık terbiyesi. Müslüman şark asırlardan beri kendisini müdafaa vaziyetindedir. Mesela biz 200 seneye yakın bir zamandır hayati müdafalarla yaşıyoruz. Böyle bir cemiyette bir nevi kale nizamı kendiliğinden doğar. Bugün hürriyet mefhumunu kaybetmişsek sebebi muhasara altında yaşadığımız içindir. Şuat kadehini mümtaz uzattı. Mümtaz bana lütfen hürriyetimi kullanmak fırsatını bir daha bahşeder misin? Sesi bir çocuk gibi yumuşaktı yahut bir ısırık olabilir. Şu Hak Teala'nın elimi kolumu o kadar iyi bağladıktan sonra bana verdiği hürriyeti. Kadihi aldı derin derin baktı. Sonra orada çok korkunç bir istikbal okumuş gibi başını geriye çekti ve yine sanki gördüğü hayali ebediyen bozmak ister gibi su ile bulandırdı. İşte benim hürriyetimin hududu dedi. Fakat zannettiğiniz gibi budalaca bir şey değildir hiç azımsamayın. Sonra birdenbire kendisine kızarak kadehi tekrar masanın üstüne koydu. Ama ne diye beni ayıplamanıza bakıp da bunu söyledim. Hepiniz aynı şeyi yapmıyor musunuz? Nuran, sana içki içiyorsun diye kızan yok. Buraya eğlenmeye toplandık, elbette içeceğiz. Ve kadehini ona doğru kaldırdı. Mümtaz Nuran'la bu anda göz göze gelmemek için başını yana çevirdi. Hakikati istemeden, belki onun telkinleriyle, belki içlerindeki korku yüzünden, hatta onu sevmedikleri için, hep Suat'ın etrafında toplandıklarını ve onu daha şimdiden bir sürgün avında canının telaşına düşmüş hayvan haline soktuklarını sanıyordu. Bu bir vaziyeti azdırmaktan başka bir şey değildi. Sade burada değil, belki dünyanın dört köşesinde her lamba ışığı altında buna benzer şeyler oluyordu. Ademoğlu sakardı. Bu yüzden hakikaten talihsiz olurdu. En iyi arzulardan bile bir yığın manasız üzüntü doğardı. Üzüntüler, küçük üzüntüler içini çekti. Suat bu gece bir şeyler yapacak. Sadece bunu düşünmek bir krizi hazırlamaktır. Politika böyle değil mi sanki? Korku ve müdafaa gayreti onun karşılığı. Tıpkı musiki de olduğu gibi ve en sonunda bir altın fırtına gibi muhteşem final. Birdenbire Alaturka musikinin içinde uyandırdığı ruh halinden, düşüncesinin garp musikisine geçmesine kendisi de şaşırdı. Ne kadar garip. İki dünyam var. Tıpkı Nuran gibi iki alemin, iki aşkın ortasındayım. Demek ki bir tamlık değilim. Acaba hepimiz böyle miyiz? Suat, Nurhan'ın cevabını duymazlıktan geldi. Herkes beni azarlıyor, huyumu tenkit ediyor. Kimi hastalığımı söylüyor, kimi evliliğimden bahsediyor. Halbuki ikisi de lüzumsuz. Kadehini sımsıkı avucunda tutuyordu. Herkes bana bir şey hatırlatıyor. Karım, arkadaşlarım, akrabalar, herkes. Düşünmüyorlar ki ben mesuliyet hissiyle doğmuş değilim. İnsan ya öyle doğar yahut doğmaz. Bende bu yok. Karım bunu ilk haftasında anladı fakat yine söylüyor, hatırlatıyor. Belki de bir mucize bekliyor, mucize olmaz mı? Birdenbire mesela değişmişim. Hayatımı sevmeye başlamışım. Bizim müdürden, şube müdüründen, veznedardan, hukuk müşavirinden hoşlanıyorum. Çocuklarım omuzlarıma tırmanınca mesut oluyorum. Macide alay etti. Buraya gelmeden evvel içmiş miydi? Dün akşamdan beri Macide. Dün akşam Yaşar beni sabihlere götürmüştü. Orada gece yarısına kadar içtik. Sonra Arnavutköy'e indik. Saat üçe dörde kadar orada kaldık. Sonra Nuran çok meraklı bir hikaye gibi gerisini sordu. Sonra, sonra ne yaptığını Suat? Yüzü allak bullaktı. Sonra malum Harnavut köyü merkezidir. Onun ayrı ayrı şubeleri vardır. Hatta etnik şubeler diyebilirim. Fakat biz enfamildi beğendiğimiz için çingeneleri tercih ettik. Çifte narayla fecri karşılamak. Şu hürriyet-ebediye tepesindeki mahmut eğlence yerleri yok mu? Doğru soluğu orada aldık. Bir çingene bize çifte gül yüzlü fecri gecenin içinden yavaş yavaş tulumbadan su çeker gibi çekti. Güzel bir kızcağız da vardı çiçeği burnunda. Adeta bir çocuk. Adı da Bade. Düşünün bir kere. Yahut Mümtaz düşünsün. Bu onun genliği. Çifte Nara ile Taksim. Badi adlı çingene kızı. Arkadaşları Rakı. Çifte Teyli. Sonra arkadaş evinde bir divanda uyumak. Birdenbire yüzü buruştu. Kadehini ağzına götürdü. Fakat bir yudumda kaldı. Sabahleyin güç oluyor. İçkiden sonraki yorgunluğa bir türlü alışamadım. Kadehini masanın üstüne bıraktı. Herkes şaşkın gibiydi. Bu kadar kâfi mi Nuran? ''Çok ayıp değil mi? Ama doğrusunu istersen hiçbiri olmadı. Ne sabitlere gittik ne değiştim. Dün gece karımla beraberdim. Buraya da doğru paşa bahçeden geliyorum.'' Tatlı tatlı gülümsedi. ''Sarhoş değilim, emin olun sarhoş değilim.'' Macide sordu. ''Öyleyse ne diye uydurdum bu yalanı? Sizi şaşırtmak için, beni ayıplamanız için, mühim adam görünmek için.'' Kahkahalarla gülüyordu. Kısa ve kuru öksürükler arasına devam etti. ''Evliliğimden bahsedilince kızıyorum.'' ''Nuran, ama kimse evliliğinden bahsetmedi senin.'' ''Zararı yok, ben bahsettim ya yeter. Demek ki üzerimde içtimai tazlik var.'' Alnını sildi, sonra Mümtaz'a döndü. ''Mümtaz sana bir hikaye mevzu vereyim mi? Düşün bir kere, ben anlatayım da.'' ''Bir insan, faziletli bir insan, bir memur, bir hoca, istersen bir evliya tasavvur et.'' ''Öyle hazırla ki bütün değerler kendisinde mevcut bulunsun, onlarla doğmuş olsun.'' ''Bir kere bile kendi içinde aksamamış bir adam hülasa. Fakat mecburiyeti sevmiyor, garip değil mi?'' Sadece kendini seviyor. Kendisinde ve kendisi için yaşamayı istiyor. Ömrü gayesiz fakat cömert hareketlerle dolu. Ve bu hareketler kendiliğinden hep iyiliğe doğru gidiyor. Fakat düşüncesinde hür olmayı seviyor. Ve hiçbir vazife hissi tanımıyor. Günün birinde bu adam bir kadınla evleniyor. Belki de sevdiği bir kadınla. Birdenbire değişiyor. Uysuz, titiz, kötü düşünceli bir adam buluyor. Kendisini tasnif edilmiş görmek onu yavaş yavaş çıldırtıyor. Bir etiket altında yaşamanın, bir araba atı gibi beraber yaşamanın sıkıntısı onu içinden değiştiriyor. Yavaş yavaş hemen herkese karşı fenalık yapıyor. Hayvanlara, insanlara, her şeye zalim oluyor, hasis oluyor. Hiç kimsenin saadetine tahammül edemiyor. Sonunda Mümtaz kısaca bitirebilmek için malum hikaye karısını öldürüyor dedi. Evet ama bu kadar kısa değil. Kendi kendine uzun muhakemeler yapıyor. Hayatını bir mesele gibi ele alıyor ve düşünüyor. Sonunda insanlıklar arasında tek maniayı görüyor. Ayrılsın. Neye yarar? Beraber yaşamış, iki insanın birbirinden ayrılacağını, hakikaten ayrılabileceğini mi sanıyorsun? Bunu Mümtaz'ın yüzüne dik dik bakarak söylemişti. Hem ayrılsa ne çıkar, bütün bağları koparsa bile ara yerde kaybedilmiş seneler bulunacak. Hepsini dakika dakika yaşadığı muazzam, korkunç, Karanlık bir ömür. Ondan kurtulabilecek mi? Sonra ruh ihtiyatları o zaman daha büyük bir tereddüde düşecek. Etrafında olan bütün fenalıkları bilerek yapmış bir adam düşünün. Ayrılmak da bunlardan biri olacak. Peki öldürünce unutacak mı? Hayır unutmayacak. Tabi unutmayacak. Fakat kini ortadan kalkacak. İçindeki dalgınlık gidecek. Nuri dayanamadı. Mümtaz bana kalırsa onun hayatını yazacağın yerde bir tarafta rastlarsan öldür daha iyi olur. Suat omuzlarını çekti. Bu bir şey halletmez. Sadece meseleden kaçmış oluruz. Sonra öldüremez. Öldürmesi için tanıması ayırması lazım. Herkese benzeyen adamın için öldürsün? Herkes az çok bir veya birkaç insanın yüzünden kötüdür. Emin olun buna. Her düşüşün altında bir başkası vardır. Ve herkes kendinin mezarıdır. O herkese benziyor hepimizi. Fakat bunu kabul etmiyor. Evet sonunda bu zalim oyunundan kurtulmanın tek çaresini buluyor. Bu tek hareket, kanlı bir hareket. Bir nevi intikamı benzeyen iş. Fakat bunu yapar yapmaz büyülü bir eşik atlamış gibi kendisini öbür tarafta, eski dünyasında, içindeki iyilik hazinesiyle zengin buluyor, yüzü parıldıyor, ruhu bütün genişliğini alıyor, insanları seviyor, hayvanları acıyor, çocukları anlıyor. Nasıl cinayette mi? İhsan bütün neşesini kaybetmişti. Somurtkan bir uçurum önünde gibi kendi içinde toplanmış Mümtaz'ın yüzüne bakıyordu. Nuran Mümtaz'ın yanına geçmiş, elini omzuna koymuştu. Bir kavgada gibi herkes en sevdiğinin yanındaydı. Yalnız Selim tek başına, küçücük boyuyla önde, iki kollarını kavuşturmuş, son derece eğlenceli bir şey seyredenlerin çevresiyle konuşanlara bakıyordu. Daha ziyade mahallesinde horoz dövüşü seyreden çocuklara benziyordu. Burada artık cinayet yok. Macide, delirdin mi Suat? Böyle şeylerden ne diye bahsediyorsun? Kafan acı. Ve sonra bire senelerdir yanında söylenmeyen, fakat... Şimdi kendi ağzından çıkan deli kelimesi önünde korkarak geriye İhsan'ın arkasına doğru çekildi. Bütün vücudu titriyordu. Hayır niye delireyim? Ben bir hikaye mevzuu anlatıyorum. Burada cinayet yok. Bir kurtulma işi var. Tek mananın ortadan kalkışı. Tekrar dirilmek var. Evet kainatı buluyor. Kendisine yedi gün mühlet vermişti. Yedi gün cinayeti gizliyor. Yedi gün tekrar dirilmiş gibi insanlar arasında mesut. Onları anlayarak altın parıltılar içinde yaşıyor. Tam bir tanrı gibi yedi gün ve yedinci günün akşamı bütün tabiat ve hayatla barış insan kaderinin miracında kendisini asıyor. İnsan olmaz dedi. Bu değişikliği izah edemezsin. Hiçbir intikam hissi, hiçbir adalet duygusu ferdi başkasını öldürmek hakkını vermez. Fakat farz edelim ki bu hakkı kendinde görüyor ve öldürüyor. Değişme nasıl olur? Birliliğin yolu cinayetten geçmez ki. İnsan kanı daima korkunçtur. İnsanı küçültür, ezer. Cemiyetin adaletinde bile buna doğrudan doğruya vasıta olana iyi gözle bakmıyoruz. Cellat hiçbir zaman sevilmemiştir. Bizim ahlakımız için evet fakat onun üstüne çıkarak ahlakın üstüne çıkılmaz. Niçin olmasın? İyiliğin ve fenalın üstünde yaşayan bir insan için sen velilikten bahsediyorsun. Benim kahramanım velilik istemiyor, o hürriyet istiyor. Onu elde edince tanrılaşıyor. İnsan kanla hür olmaz. Kanla elde edilen hürriyet hürriyet değildir. ''Kirlenmiş bir şeydir. Bırak ki insan tanrılaşamaz. İnsan insandır ve bu da oldukça güç varılacak bir merhaledir. Bana hürriyeti tarif edebilir misin?'' Suat bir dakika İhsan'a dikkatli baktı. İhsan ona cevap vermek üzereydi. Fakat birdenbire hakiki bir telaşa kapılan macide onun sözünü kesti. ''İhsan, sakın Afife'yi öldürmeyi kurmuş olmasın?'' İhsan gülerek karısını teselli etti. ''Ne çocuk ya Rabbim. Sonra yavaşça ''Hayır'' dedi. Korkma, o konuşmak istiyor. Biraz içerledi onda. Ve tekrar kendisinden cevap bekleyen Suat'a döndü. Ederim, başkaları için istediğimiz nimet. Ya e kendin, kendin ne oluyorsun? Onu başkaları için istemekle ben de kendi nefsime karşı oluyorum. Esaretin başka bir nevi. Hepimiz ayrı ayrı varız. Bir bakıma öyle. Yani inanarak istemezsen fakat herkesle beraber olduğunu düşün, tam bir hürriyettir. Sen hepimiz ayrı ayrı varız dediğin anda... Her şeyi kaybedersin. Varlık tektir ve biz onun parçalarıyız. Aksi takdirde dünya her an daha beter olur. Hayır, varlık tektir ve biz onun geçici parçalarıyız. Saadetimizi, huzurumuzu ancak bu düşünceyle elde edebiliriz. Sonra gülümseli. Sana peyce tavizat da verdim. Suat, fikrimi al Belki esasla birleşiriz. İnsan teker teker tanrı olmaz. Fakat insanlık bir gün kendine layık bir ahlak yaparsa tanrılaşabilir. Yani büyük vasıflar kazanır. Suat yorulmuş bir köşeye oturdu. Rakı kadehini sıkı sıkıya elinde tutuyordu. Mümtaz sadece ona bakıyordu. Acayip bir gece geçiriyoruz. Suat eskisi gibi kızmıyordu. Mustarip olduğu belliydi. Fakat ona tam acımıyordu da. Suat'ın hüviyetinde acıma duygularını reddeden bir taraf vardı. Suat çok sevilebilir veya ondan nefret edilirdi. Fakat ona acılamazdı. Huzursuzluğu insan kalbini ona kapımıştı. Şimdi bile sofada elektrik ışığı altında herkese ve hepsine karşı yabancı bir muamma gibi ayrı duruyordu. Hayır, bu mesele değil. Siz meseleyi ters anlıyorsunuz. Ben ferdi bir vakadan bahsediyorum. Ben fakirden değil, zengin doğmuş bir insandan bahsediyorum. Siz herkesin disiplinini ona tatbike kalkıyorsunuz. Halbuki o bunların üstünde. Söze nasıl başladığımı hatırlayın. Bütün kıymetleri kendisine hazır bulan adam dedim. Ne çıkar bundan? Şu çıkar. Başkalarının çalışarak elde ettiği şeyleri o tabiatında mevcut buluyor. Bu elde edilen şeylerin içinde vazife ve mesuliyet duygusu da var mı? Nurhan gözlerini kapadı. Acaba Fatma ne yapıyordu şimdi? Hayır o yok. Etrafına karşı tamamıyla serbest fakat cömert. İhsan yavaşça sordu. Anlamıyor musun şimdi nerede aksadığını? Hayır anlamıyorum. Fakat ne çıkar? Mümtaz yine bu hikayeyi yazsın. İhsan devam etti. Sen insandan mesuliyet duygusunu kaldırıyorsun yerine bir takım hazır yaratılıştan gelme faziletler koyuyorsun halbuki insan mesuliyet duygusundan doğar. Öbürleri mizaç zenginlikleridir. Nitekim himayesinde bir evlenme, bir hayal düşüşü ve sebepsiz nefretle kahramanının tasavvur ettiğin tanrı adam cinayete doğru değişiyor. Halbuki mesuliyet duygusu mesuliyet duygusu da değişir. Yalnız ameliye genişler. İlk önce kıymetleri yıkar. Yıkar ama o zaman da ereden çıkar. Çünkü insanlık mesuliyet duygusuyla başlar. Suat başını salladı. Ne çıkar bundan? Şu çıkar. İnsanlarla hayatla dediğin gibi barışmış olmaz. Bilakis onlarla arasına kan girmiş olur. İnsanla ve kainatla barışık kalmak için onların bendeki çehresinin tam ve yerinde durması lazımdır. Halbuki cinayet, hatta en ufak haksızlık bu çehreyi bizde bozar. Kainatı inkar etmiş oluruz. Yahut kainat bizi kusar. Senin ıstırabın bunu bozmuyor mu? İhsan tereddütsüz cevap verdi. Bilakis... Ben ıstırabımla, insanlıkla barışıyorum. Onu mustarip olduğum zaman daha iyi anlıyorum. Aramıza o kadar sıcak bir şey giriyor ki. O zaman mesuliyet duygumu daha iyi idrak ediyorum. Isırap günlük ekmeğimizdir. Ondan kaçan insanlığı en zayıf tarafından vurmuş olur. Ona en büyük ihanet ıstıraptan kaçmaktır. Bir çırpıda insanlığın talihini değiştirebilir misin? Sefayeti kaldırsan, bir yığın hürriyet versen yine ölüm, hastalık, imkansızlıklar, ruh didişmeleri kalır. O halde ıstırap karşısında kaçmak kaleyi içten yıkmaktır. Ölüme kaçmaksa büsbütün korkunçtur. O sadece mesuliyetsiz hayvanlığa sığınmaktır. Bir dakika kadar durdu. Onun da Suat kadar ve belki de daha fazla ıstırap çektiği belliydi. Yüzü ter içindeydi. Ağır devam etti. İnsan talihinin mahpusudur. Ve bu talihinin karşısında imandan ve bilhassa ıstırapa katlanmaktan başka silahı yoktur. İmandan bahsediyorsun. Aklın yolundan gidiyorsunuz. Akıldan gidiyorum. Elbette akıldan gideceğim. Sokrat, akıllı aşk ihtiraslı aşıktan iyidir diyor. Akıl, insanın ayırıcı vasfıdır. Fakat öldürenin de kendisi de öldürme hareketinde ölenle beraber ölmüyor mu? Bir bakıma göre doğru ama işte bu ölüm istediğin yeniden doğuşu temin edemez. Hiç olmazsa her zaman için. Çünkü bu isyanla bir kategorinin dışına çıkarız. Sen insanı kainatın içine layıkıyla yerleştirmiyorsun. Halbuki işe oradan başlamalı. ''Ben insana tanrılık vasfını reddedenlerden değilim. Bilakis kainatın efendisi insan ruhudur.'' Suat güldü. ''İhsan'ın coşkun tarafına rast geldim.'' dedi. ''Fakat Mümtaz sen yine bu hikayeyi yaz.'' Mümtaz ilk defa söze karıştı. ''İyi ama niçin benim yazmamı istiyorsun da kendin yazmıyorsun?'' ''Gayet basit, sen hikayecisin, yazmaktan hoşlanıyorsun. Rollerimiz ayrı, ben sadece yaşıyorum.'' ''Ben yaşamıyor muyum?'' Bu suali Mümtaz en yumuşak sesiydi. ''Yoksa öldün mü?'' der gibi sormuştu. ''Hayır yaşamıyorsun, yani benim gibi değil. Sen bir noktaya çekilmiş orta yaşıyorsun. Geniş ve parlak hayallerin var. Zamana hükmedeceğim diyorsun. Kendine yarayacak hiçbir şeyi kaybetmemek için çırpınıyorsun. Bu bana yarar, bu yaramaz.'' diye ayırıyorsun. İstediğine bakıyor, istediğine bakmıyorsun. Adeta kendi kendine konuşuyordu. ''İkide bir öksürüyor, her öksürükten sonra aldırmayın geçer.'' der gibi başını sallıyordu. Senin behemahal, kendinin olmasını istediğin bir dünyam var. Yapmacık da olsa onda kalıyorsun. Ben senin gibi miyim? Ben sefil, maddi, ayyaş, vazifesinden kaçan bir adamım. Benim ömrüm bir çare bir israftır. Su gibi akıyorum. Hastayım, içki içiyorum, evlat babasıyım. Yüzlerini görmek istemiyorum. Kendi hayatımı bir tarafa bırakmışım. Her an başka bir insanın derisinde yaşıyorum. Bir hırsız, bir katil, bacağını sürükleyerek yürüyen bir zavallı hepsi. Her gördüğüm canlı mahluk. Benim için ayrı ayrı davetliler oluyor. Beni çağırıyorlar. Hepsinin peşlerinden koşuyorum. Bana kabuklarını açıyorlar. Yahut ben onlara vücudumu açıyor. Fark etmeden içime yerleşiyorlar. Elimi kolumu, düşüncemi zapt ediyorlar. Korkuları vehimleri. Benim korkularım vehimlerim oluyor. Geceleyin onların rüyasını görüyorum. Onların azabıyla uyanıyorum. Sadece bu mu? Bütün inkar edilenlerin azabını içimde yaşıyorum. Her düşüşü tecrübe etmek istiyorum. Bizim bankanın kasasına... ''Bana emanet edilen kasayı kaç defa soydum biliyor musun?'' Macide ağlayacak gibiydi. ''Neler söylüyorsun Suat? Dinlemeyin bunu Allah aşkına. Ter içinde baksanıza.'' Mümtaz yengesine baktı. Yüzü bembe Gözleri büyük büyük açılmıştı. Macide tam bir asap krizi içindeydi. Fakat Suat onun telaşına ehemmiyet vermedi. ''Merak etme Macide. Zannettiğin gibi değil. Hakikatte soymadım. Fakat belki yüz defa kasayı soymayı düşündüm. Sadece düşünmedim. Soyduğumu tahayyül ettim.'' Belki yüz defa bankadan en geç olarak çıktım. Arkamda her an beni yakalayacak adamlar vehmederek küçüle küçüle yürüdüm. Hiç geçmediğim yollardan yürüdüm. İhsan sordu. Peki aman, niçin yaptın bunu? Fakat Suat hep mümtaza bakarak cevap verdi. Niçin hayatımı en manasız şekilde budalaca yaşadıysam? Niçin eğlendiysem? Niçin içtiysem? Niçin evlendiysem? Zamanı öldürmek için, yaşamak için, çürümemek için omuzlarını silkti. Ne bileyim ben? Kendimi duymak istiyorum da ondan. Uçuruma her an ben varım demek ihtiyacı. Şimdi niçin sen yazasın istiyorum öğrendin mi? Bir kere olsun belki kemiğinde dehşet öpersin diye. Hepinizin kafasında sevgi ıstırap diye bir yığın kelime var. Kelimelerde yaşıyorsunuz. Ben kelimelerin manasını öğrenmek istiyorum. Onun için yaptım. Mesela öldürecek derecede sevmediğini öğrenmek için yazmalısın. Fakat sen ölümü de bilmezsin. Kakaalarla gülüyordu. Eminim ki senin için ölüm bir fırında iyice piştikten sonra tıpkı bir müzede muhafaza edilen eşya gibi bediyette daha parlak, daha kendisi olarak beklemektir öyle değil mi? Ve sen ölümden iğrenmezsin, onu güzelin ve aşkın kardeşi görürsün. Hiç ölümün iğrenç bir şey olduğunu düşündün mü? İğrenç bir çürüme ve kokma, İçiniz Allah'a inanan var mı bilmiyorum fakat eminim ki... Hepiniz müpen bir sokyutta bu bahsi kapatmışsınızdır. Çünkü kelimelerde yaşıyorsunuz. Bir kere olsun Allah'la konuşmak istediniz mi? Ben dindar olsaydım onunla konuşmak, onu tecrübe etmek isterdim. Nuran, lüzumu var mı Suat bunların diye çıkıştı. Fakat Suat dinlemiyordu. O alabildiğine konuşuyordu. Mümtaz'ın korktuğu olmuş, kriz başlamıştı. Mümtaz hep aynı çocuk sesiyle sordu. Sen inanmıyor musun? Hayır yavrucuğum, inanmıyorum. Bu saadetten mahrumum. İnansaydım mesele değişirdi. Bilseydim ki vardır, insanlarla hiçbir davam kalmazdı. Yalnız onunla kavga ederdim. Her an bir yerde yakalar, bana hesap vermeye mecbur ederdim ve zannederdim ki, bana hesap vermeye mecbur olurdu. Gel derdim, gel. Yarattığım mahluklardan birisinin derisine bir an gir. Benim her gün yaptığımı yap. Bir tanesinin hayatım 24 saat yaşa. Pek bedbahtına gitmene lüzum yok. Sanki yaratıcısın, bilmemen, anlamaman kabil olmaz. Onun için... Herhangi birinin derisine gir ve kendi yalanını bir an bizimle beraber yaşa. Bizim gibi yaşa. 24 saat bu bataklıkta küçük susuzlukların kurbağası ol. İhsan güldü. İyi ama bütün bunları ancak inanan söyleyebilir. Sen pekala inanıyorsun. Hem hepimizden fazla. Hayır inanmıyorum. Yalnız hakikaten inananı kafasıyla düşünüyorum. Başını salladı ve hiçbir zaman inanmayacağım da. Ben yerde romatizmadan ölmeyi tercih ederim. Hepsi birden şaşkın güldüler Yalnız Mümtaz'ın yüzü gergin bir dikkat içindeydi Suat ne bu dikkatin ne de gülüşün farkında oldu Evet dedi Yerde romatizmadan ölmeyi tercih ederdim Hikayeyi isterseniz anlatayım Akrabam arasında çok saftiliği bir adam var. Dindar temiz evliya ruhlu bir adam Hepimiz çok severdik Hayat karşısındaki duruşuna hayran olmamak kabil değildi Topkapı taraflarında bir yerde otururdu Şehre eşekle gelir giderdi bu eşek benim çocukluğumun zevklerinden biri olmuştu. Bir gün evlerine gittiğimiz zaman eşeği bahçede, her zamanki yerinde görmedik. Ne oldu diye sorduk. Zavallı romatizm oldu dediler ve ahırı açıp gösterdiler. Eşeğin yerini karnına ters vurmuşlar, üzengilerinden tavana asmışlar. Böylece ayakları ahırın rutubetinden kurtuluyor. Üstelik de ayakta kalmasının önüne geçiliyordu. Bilir misiniz başınızın ucundan sarkan dört ayağıyla, Yere doğru uzanan o mülayim çehresiyle ne kadar gülünç bir şeydi. Hazin ve gülünç. Adeta beşeri iyileşmişti. İlk önce çok güldüm fakat sonra gülmedim. Şimdi her metafizik sistem bana onun halini tepemizden o hazin bakışını hatırlatır. Nuran, hiç işitmemiştim bunu bari iyileşti mi? Ne gezer? Birkaç gün sonra öldü. Adeta intihar etti. Yani kendisini bir akşam bir çaresini bulup yere attı toprakta ölmek için. Ama öyle asılmasaydı romatizmadan ölecekti. Mümtaz omuzlarını siltti. Maskaralık dedi. Fakat Suat hala gülüyordu. Sonra birden biri ciddileşti. Belki dedi. Fakat benim için hakikat budur. Anlıyor musunuz? Benim için Allah ölmüştür. Ben hürriyetimi tadıyorum. Ben Allah'ı kendimde öldürdüm. İhsan sordu. Hakikaten hür olduğunu sanıyor musun? Suat ona kinle baktı. Yüzü ter içindeydi. Bilmiyorum dedi. Hür olmak istiyorum. Hayır olamazsın. Niçin olmayacakmışım? Beni artık kim men edebilir? Çünkü içinde öldürdüğün Allah var. Sen kendi hayatını yaşamıyorsun artık. Sen bu haline sadece bir mezar, bir tabut gibi bir şeysin. Korkunç, zalim bir ölümü taşıyorsun. Hangi hürriyet? Evet ben de biliyorum. O olmazsa her şey bahtı sananlar oldu. Onun boşalttığı yeri insanlığa parçalayanlar oldu. Tanrı insanı ben de biliyorum. Ne oldu? Sadece sefaletlerimizle baş başa kaldık. İnsanın talihi yine aynı talih Aynı imkansızlıklar içindesin Aynı ıstıraplar içindesin Hakikatte bir şafak diye baktığın şey Bir yangındır Hayır sen Allah düşüncesini içinde azdırmakla Ondan kurtulamazsın Hiçbir yara kurcalamakla iyileşmez Bir müddet durdu Fakat bilir misin Suat Ne güzel bir ilahiyatçı olurdun Çünkü yaptığın tersine çevrilmiş bir teolojidir Suat Pek zannetmiyorum dedi Hatta hiç zannetmiyorum İstersen fakat bence öyle. Suat saatine baktı. Kadehini herkese doğru kaldırarak boşalttı. Fakat Mümtaz onun boş kadehi masanın üstüne koymadan adeta dikkatli dibine baktığını gördü. Artık ben gitmeliyim. Cümleyi Allah'a ısmarladık. Mümtaz'dan uğran itiraz ettiler. Nereye nasıl olur? Gece yeni başladı. Daha eğleneceğiz diyorlardı. Fakat o dinlemedi bile. Hayır. Benim verilmiş bir sözüm var. Biraz geç olsa bile behemahal gitmeliyim. Hoşça kalın. Bir el işaretiyle hepsine birden veda etti. Nuran'la Mümtaz onu kapıya kadar götürdüler. Mümtaz Nuran'a kalması için neden ısrar etmiyorsun dedi. Bunu söylerken içinde garip bir çözülüş vardı. Hakikaten Suat kalmış kalmamış kendisi için artık ehemmiyeti olmadığını sanıyordu. Nuran Suat'a bakarak ona ısrar beyhudedir. Madem ki gitmek istiyor güle güle Suat. Ve elini sıkmadan evvel pardes üstünün yakasını düzeltti. Bir boyun atkısı ister misin? Teşekkür ederim, yakam çok geniş. İcap ederse kaldırırım. Mümtaz beni biraz götürür değil mi? İkisi birden kapıdan çıktılar. Mümtaz karanlıkta geniş bir nefes aldı. Kendisini daha fazlasına tahammül edemeyecek kadar yorgun buluyordu. Rutubetli gecede birkaç saat evvel büsbütün başka gözlerle baktığı bir yön gölgenin arasından yürüdüler. Sonbahar gecesi Emirgan sırtlarını o imkansız yalnızlık vehmiyle kaplamıştı. Karşı kıyının fenerleri bu yalnızlık içinde ümitsiz imdat işaretlerine benziyorlardı. Suat karanlıkta önüne bakamıyormuş gibi sağa sola çarpa çarpa yürüyordu. Yokuşun ortasına kadar böyle yürüdüler. Orada misafir genç adama ''Sen artık dön.'' dedi. Fakat sözünü bitiremedi. Keskin bir öksürük birkaç saniye sürdü. Mümtaz istersen dönelim. Bu gece bizde yat.'' ''Vazıda bulamayacaksın.'' dedi. ''Yatak var.'' Suat öksürüğü bitene kadar cevap vermedi. Sade onun elini sıkı sıkı tutuyordu öksürük geçince ''Hayır gideceğim.'' dedi. ''Zaten sizi kafi derecede tedirgin ettim. Böyle bir şey yok. Sade sen rahat değilsin.'' ''Evet değilim. Hiç diyelim. Fakat geçer.'' Ve deminden beri iki eli içinde sımsıkı tuttuğu Mümtaz'ın elini bıraktı gülerek ''Hadi git eğlen'' dedi. Mümtaz karanlıkta gözlerinin kendi gözlerini aradığını hissetti ve hiç istemediği halde bakışını ondan kaçırdı. Fakat Suat gitmedi. Mümtaz'ın ceketinin yakasını tutarak onu durdurdu yavaş sesle ''Ben Nurhan'a mektup yazdım, bunu biliyor musun?'' dedi. ''Bir aşk mektubu.'' Bu ani hücum karşısında şaşıran Mümtaz adeta kekeledi. ''Biliyorum'' dedi, ''bana gösterdi. Evleneceğimizi bilmiyor muydun?'' Seviştiğinizi biliyordum. O halde, o haldesi yok. O gayetsiz hareketlerden biri. Yazmadan yarım saat evvel belki Nurhan'ı aylarca düşünmemiştim. Mümtaz arada kendisine ait bir mesele yokmuş gibi sakin bir sesle. Fakat bana karşı, eski arkadaşına karşı ne bileyim pek doğru bir iş değildi bu. Bu sefer göz göze geldiler. Suat'ın yüzünde acıklı bir tebessüm vardı. Sen garip ve münasebetsizin bazen bizi nasıl istila ettiğini anlamazsın. Belki hiç anlamayacaksın. Çünkü hareketlerin üzerinde ısrar eden, onların behemahal bir devamı ve neticesi olmasını isteyen takımdansın. Onun için her şeyde bir mantık görmek istersin. Neyse oldu. Seni beyhude tutmayayım. Ben sadece bir münasibetsizlik olsa bile bunu bilmeni istemiştim. Allah'a ısmarladık. Ve yokuştan aşağı acele acele inmeye başladı. Mümtaz arkasından bağırdı. Herkes de böyledir. Onun için angacı olmama dikkat et. Güle güle. Suat acele adımlarla yokuş iniyordu. Mümtaz olduğu yerde onun gece içinde daha tok gelen ayak seslerini ve iç yırtıcı öksürüğünü bir müddet dinledi. Sonra yavaş yavaş eve dönmeye başladı. Elinin bu iri kemikli ve ter içinde avuçların mengenesinden kurtulduğuna memnundu. Nedense bu acayip gecede kendi elini onun avuçları içinde görmek Mümtaz'ı korkutmuştu. Bu yapışkan cendere ona adeta ruhuna kadar giden bir tasarrufun vehmini vermişti. Belki gözlerini ondan kaçırması da bu yüzdendi. Bunu hatırlayınca kendisine kızdı. Bir hastadan korkmuştu. Fakat kurtuluş hissi o kadar ciddiydi ki elini havaya kaldırıp karanlıkta tekrar kavuştuğu bir şey gibi seyretmesine mani olmadı. Umanın ve telin yapışkan sıcaklığıyla Suat'ın elleri sanki avucunun derisinden ve parmakların ucundan çok kuvvetli, kendisi için çok lazım, çok hayati bir unsuru sömürmüş, beraberinde götürmüş gibiydi. Kendi kendine niçin bu kadar azapta, niçin bu kadar zalim diye birkaç defa sordu. Hiç olmazsa Nuran'ı tanıdığı zamandan beri duymadığı bir ruh hali içindeydi. Ondan yüz adım ötede bulunuyorum ve bu yolda kendi kendime titriyorum diye içinden kendisine kızdı. Hakikaten dünyası diyebileceği herkes bu evdeydi. Fakat o, o anda ne Nuran'ı ne İhsan'ı, ne de evdeki öbür misafirleri düşünüyordu. Yokuşun başında tekrar durdu ve etrafına baktı. Sonbahar gecesi siyah ve çok cilalı bir camın arkasında gibi, dağınık ve insanın içine kadar işleyen ışıklarıyla her türlü değişme ihtimallerinin dışında parlıyordu. Uzakta deniz koyu kül rengi parıltıdan bir çizgi olmuştu. On ötesinde karşı yakanın puslu yol fenerleri yıldızları takip eden bir durgunlukla sanki etraflarındaki hayatı değil kendi sukutlarını bekliyorlardı. Fakat hepsi etrafında bulunan her şey küçük gece çıtırtılarıyla tek tük kuş ve böcek sesleri dal hışırtılarıyla beraber dolmuş gibiydi. Ya dediği doğruysa Rabbim ya dediği doğruysa bu endişeyle başını kaldırdı gökyüzünü seyretti. Bir yığın yıldız berrak ürperişleriyle ancak karanlığını daha şiddetlendirdikleri bir gök ortasında ağır bir hasta evinin ümit, azap, endişe yüklü pencereleri gibi parlıyordu. İstemeye istemeye daha ölmemiş diye düşündü. İçindeki azap o kadar büyüktü ki bir yerlere kaçmak, sığınmak istiyordu. Fakat nereye kaçabilirdi? Sayısız zamanın ışık kervanlarıyla yüklü bu karanlık gecenin hiçbir tarafında insan ruhunun sızabileceği bir çatlak, bir yumuşaklık yoktu. O, Sert kabuğuna iri mücevherler kakılmış bir hayvan gibi, tek başına hiçbir şeyi kabul etmeyecek bir toklukla, sanki canlı, her şeyi inkar eden bir toklukla etrafını kaskata almıştı. Canlılık, o her şeyde gülen ve konuşan sır, bu ağır mücevher yüklü perdenin arkasına çekilmişti. Bir tarafta bir hışırtı oldu. Ufkun bir köşesi kımıldadı. Ağır ve haşin gece, büyük, koyu lacivert ve altın bir kuş gibi, sanki başının üstünden kayar gibi oldu. Fakat kanatlarında hep aynı katılık vardı. Beni de beraberinde götürse. Başka zamanlarda olsaydı, Mümtaz bu saf mücevherlerden, bakir uykusundan henüz uyanmamış madenlerden, siyah mermer ve granitlerdenmiş hissini veren gecede kendi zevk ve şiir dünyasının en halis tarafını bulurdu. Fakat şimdi çok musarip, bütün şiir dünyasına kapanmış gibiydi. İçinde büyük bir korku vardı. Bir tarafım yıkılmış gibi diye kendi kendine konuştu. Sokağın başındaki evde her uzak mahremiyeti bizim için böyle gecelerde o kadar tatlı ve hülyalı yapan bir lamba yandı ve bir pencere birdenbire hayat hastalığına tutulmuş gibi gömüldüğü saf ve derin sükut içinden önündeki ağacın yarı ıslak profiliyle beraber Mümtaz'ın önüne kadar bu büyük ve muhteşem sükuttan henüz kesilmiş kanlı bir parça gibi fırladı. Mümtaz birdenbire evde misafirlerini ihmal ettiğini hatırladı. Nuran onu merak edebilirdi, acele acele yürümeye başladı. Fakat bu küçük arıza onu sadece kendi zamanına çevirmişti. İçindeki yalnızlık duygusunu ve azaplı darlığı giderememişti. Hala bir tarafıyla boşlukta yüzüyordu. Kafamla vücudumun arasında ne kadar mesafe var, durdu ve düşündü. Acaba hakikaten bunu mu demek istemiştim? Belki daha güç, daha anlatılmaz bir şeydi duyduğu Suat'a kızmıyordu. Yaptığı şeyin kötü olduğunu biliyordu. Fakat hüküm vermek istemiyordu. Artık insanlar hakkında hüküm vermekten vazgeçti. O, içindeki sefareti teşhir ederek ağızlarının tadını bozmuştu. Mümtaz'ı şaşırtan bu sefaretin derinliği, daha doğrusu onu bu kadar sefil yapan hayatının istikrarsızlığıydı. Bununla beraber azapta olduğu da muhakkaktı. Bütün akşam onu dinlerken çok rahatsız uykularda birdenbire kilitlenmiş çenilerin vehme olan o yorucu ve yarı kabus konuşmaları hatırlamıştı. Suat fena bir rüya gören adama benziyordu. Evdekiler masanın başında Suat'tan bahsediyorlardı. Nuran o girince ''Nerede kaldın böyle?'' der gibi baktı. Mümtaz içindeki perişanlığı örtmek için gizli bir öpüş işaretiyle gülümsedi ve Nuran'ın herkes arasında bu lavvalliye kızmamasından sevindi. ''Ben de bir kadeh içebilirim değil mi?'' Nuran, istediğin kadar Mümtaz'cığım, zaten geceye yeni başlıyoruz.'' O da Suat'tan kurtulduğuna memnundu. İhsan sözüne devam için, Mümtaz'ın kadehinin dolmasını adeta aksilikle bekledi. O böyleydi. Sözünün kesilmesini hiç istemez, konuşurken araya giren işlerin çabukça görülmesini beklerdi. Mümtaz, kadehinin arasından Nuran'a bakarak, ''Madem ki öyle cümlenin sihatini etmedi. Hazin tarafı şu ki, bu cins azapları bütün dünya bir asır evvel yaşadı bitirdi. Hegel, Nietzsche, Marx geldiler geçtiler. Dostoyevski Suat'tan 80 sene evvel bu azabı çekti. Bizim için yeni nedir bilir misiniz? Ne Eluard'ın şiiri ne de Comte Stravogui'nin azabıdır. Bizim için yeni en ufak Türk köyünde, Anadolu'nun en ücra köşesinde bu akşam olan cinayet, arazi kavgası veya boşanma hadisesidir. Bilmem fikrimi anlıyor musunuz? Suat'ı itham etmiyorum. Fakat onun meselelerinin bugünümüzün, ''Kendi günümüzün çerçevesine giremeyeceğini söylüyorum.'' Mümtaz kadehini boşalttı. ''Ama bir noktayı unutuyorsunuz. Suat hakikaten azap çekiyor.'' İhsan eliyle bir şeyi kendisinden uzaklaştırdı. ''Çekebilir ama bana ne?'' ''Benim ferdin peşinde koşacak vaktim yok. Ben cemaatle meşgulüm.'' ''Sürüden ayrılan arkasından anası ağlasın. Bilir misiniz, bir gün bir mezat yerinde bir yığın eski lokanta menüsü buldum.'' ''Bilmem hangi lokantanın tablodot menüsü. Galiba Hamit devrinin ortalarına doğru.'' ''Baş tarafında o gece teganiye edecek muganiyelerin adı yazılıydı. Suat'ın meseleleri benim üzerimde bu tesiri yapıyor. Gecikmiş şeyler.'' Herkes bir düşünceyi böyle dönülmez yere taşıyabilir ve orada azdırabilir. Fakat niçin yapmalı? Zorla kendimize baş dönmesi yaratmaktan bir şey çıkmaz ki. Biz yapacağı bir takım işi mesuliyetleri olan insanlarız. Ama Allah ebedi meselemizdir. İnsan ve de ebedi meselelerdir ve birbirine bağlıdır. Ayrıca halli imkansız meselelerdir. Tabi iman edilmezse. İhsan bir müddet düşündü. Biliyorum bu tarzda konuşmaya hakkım yok. Elbette bütün ahlakımız ve iç hayatımız Allah fikrine bağlıdır. Bu satranç onsuz oynanmaz. Belki Suat'a biraz da bunun için kızıyorum. Sözünü bitirmedi. Suat'ın konuşma tarzı onu Macide'den fazla rahatsız etmişti. Suat, hayatla barışma imkanlarını kökünden kaldırmış bir adamdı. Her an bir delilik yapabilirdi. Bunu bilhassa Mümtaz'la ve Nuran'la konuşması lazımdı. Fakat meseleleri bu tarzda alması hoşuna gitmiyordu. Tevfik Bey'i son derece rahat bir edayla, Önündeki dolmalardan birini tabağına aldı. Bilmem Nuran ne diyecek ama çünkü daha mümtaz işlerime karışmıyor. Ben bu senenin son patlıcanını yiyorum galiba. Gelecek sene de yiyebileceğime şüpheliyim. Yani Suat Bey oğlumuzun uğraştığı şeyleri ben sizden evvel öğreneceğim. Son derece zalim ve asık bir çehreyle kendisiyle Suat'la bütün hayatla ve yaklaştığını duyduğu ölümle alay ediyordu. Beni asıl şaşırtan neydi biliyor musunuz? Gençlerimiz eğlenmeyi unutmuşlar. Eskiden böyle miydi? Bu kadar insan hem bu yaşta bir yerde olsunlar ve bunları konuşsunlar. Nuran, dayım Suat'ı hiç sevmez dedi. Hatta Yaşar'ın Suat'la dost olmasını da istemez. Fakat siz ne dersiniz deyin. Bu gece ben hiç şaşırmadım. Suat oldum olası böyledir. Bir gün Boğaz'da hep beraber gezinirken bir köpek yavrusunu şartlarına göre fazla mesut diye denize attı. Zorla kurtardık. Öyle güzel bir şeydi ki. Peki sebep? Sebep basit. ''Bir köpek bu kadar mesut olmamalıymış. Suat bu. O zamanlar canlı olan her şeye düşmanım.'' diyordu. İhsan bir teklifte bulundu. ''Çocuklar, bu bahisten kurtulmamızı istiyorsanız Orhan'la Nuri bize halk havaları söylesinler.'' Orhan'la Nuri bu kafilenin folklor tarafıydı. Ne kadar çok Türk'ü bilirlerdi. Ve gece İhsan'ın düşüncesiyle yepyeni bir istikameti aldı. Orhan'la Nuri ilk önce tamburacı Osman Pelvan'ın yaydığı o güzel Rumeli türküsünü söylediler. Sesi dik ve heybetliydi Bulut gelir pare pare Dördü aktır dördü kare Sen açtın kalbime yâre Yağma yağbur Esme deli rüzgar, Yârim yoldadır Mümtaz halk havalarının kendine has Eyle tutulur ıstırabını Bir devaya kavuşmuş gibi dinledi Sanki birdenbire sert ve diriltici rüzgârla Yenilmesi beha mahal lazım güçlüklere Hayatın kendisine çıkmıştılar Bulut gelir yer yaş olur İçer bade hoş olur, yar kokusu bir hoş olur. Mümtaz bu derin ve çıldırtıcı hasretin kendi ızdırabından çok ayrı bir şey olduğunu anlıyordu. O bir asap bozukluğunun değişmiş şekli değil, sıcak ekmek gibi hayatın kendisiyle dolu onu yapan bir şeydi. Bulut gelir seher ile, çiçek açmış bahar ile, herkes kavuşmuş yer ile. İşte bunu sevmeliyiz. İhsan hakikaten mesuttu. Bütün hakikatler burada, bu engin manada. Halkımıza ve hayatımıza ne kadar yaklaşırsak o kadar mesut olacağız. Biz bu türkülerin milletiyiz. Sonra birdenbire Yahya Kemal'in mısrasını hatırladı. Duydumsa da zevk kalmadım istav kederinden. Var mı yok mu? Ben varım yeter. Kendime herkesten fazla hiçbir hürriyetli istemiyorum. Fakat burada da azap var, hem daha keskini. Hayır, burada yalnız söyleyiş var. Eğer bu türkünün buna benzerlerin kederi hakiki olsa, insan kalbi yarım saat tahammül edemez. Burada biz kalabalıkla karşı karşıyayız. Tecrübe bir kişinin değil, bütün medeniyetindir. Orhan Nuri Nuri, bir ardınca Rumeli ve Anadolu türkülerini söylüyorlar. Cemil onlara neyle bazen yardım ediyordu? Sonuna doğru Tevfik Bey, size gül ilahisini okuyayım dedi. Trabzon'da daha ziyade kadınlar söyler bunu. Mümtaz birdenbire Fra Filippo Lippi'nin güller içinde çocuk İsa tablosunu andıran bir kainat içinde kaldı. Sanki Ferahfeza'nın o hasret kasırgasında savurduğu bütün güller, bu eski ilahide toplanmıştı. Gülden kurulmuş bir pazar, gül alırlar, gül satarlar. Gülden terazi tutarlar, alanlar gül, satanlar gül. Hicaz makamı birdenbire bütün bir bahar olmuştu. Mümtaz'ın bu geceden hatırladığı son hayal, Nuran'ın bu gül tufanı içinden ve onların üst üste akislerini taşıyan yorgun süzülmüş birkaç türlü düşüncede parça parça fakat sakin tebessümünde birleşen yüzüydü. Hayır, bütün o şüpheler azapla birer vehimdi Nuran'ı seviyordu. Nuran etrafının açıktan açığa kendisiyle meşgul olduğu bu sıkıntı devirlerinde yalnız Mümtaz'ın sukunetine güvenebilirdi. Halbuki Mümtaz bu güvene cevap verecek ruh haletinden çok uzaktı. Bütün bu işlere soğukkanlılıkla ve sevdiği kadına itimatla bakacağı yerde onda şüpheleniyor, onu kendisini unutmakla itham ediyor, üst üste yazdığı mektuplarda şikayetler de bulunuyordu. Ne Fatma'nın bitmez sükenmez hastalıkları, ne Yaşar'ın çekilmez halleri, ne de etrafın dedikodusu Nuran'ı Mümtaz'ın boş yere üzüntüleri kadar rahatsız ediyordu. Ötekiler beraberce karşı koymaya karar verdikleri güçlüklerdi. Fakat aşığının vaziyeti büsbütün başkaydı. Nuran niçin beni anlamıyor diye şikayet ederken Mümtaz bu kadar basit bir işi ne diye böyle içinden çıkılmaz bir hali sokuyor derken ikisi de birbirlerini anlamamakta ısrar ediyorlardı. Nuran'a göre Mümtaz'ın vaziyeti gayet basitti. Madem ki seviliyordu o halde sükunetle bir tarafa çekilip beklemeliydi. Mümtaz madem ki seviyor kendi saadeti içinde bir an evvel kararını vermelidir diye düşünüyordu. Sade bu taşınma keyfiyeti... Mümtaz için bir yılın sıkıntı olmuştu. İkinci bir ev kirası, döşeme masrafı gibi şeyler ilk defa genç adamı tabi kazancının dışında yeni imkanlar aramaya sevk etti. Şimdi ikisi de İstanbul tarafında oldukları, kış ortasına çıkılacak bir yokuş, bizim vapur tarifelerimizde o kadar güç bir seyahat haline gelen bir yakadan öbürüne geçme külfeti olmadığı için daha kolay buluşabiliyorlardı. Hemen her gün Nurhan Mümtaz'a gelebilecekti. Fakat bu sefer genç kadının hayatına büsbütün başka engeller girdi. Beyoğlu'na taşınmakla uğran, eski mektep arkadaşlarının, oldukça kalabalık bir aile muhitinin, Yaşar'ın bitmez tükenmez dostlarının, Fahir'in hısım ve akrabasının ve nihayet Adile'nin ve ahbaplarının arasına düşmüş oluyordu. Hemen hiç kimse onun vaziyetini anlamıyor, herkes bilerek veya bilmeyerek eski yaşayışının devamını istiyor ve genç kadın, hiç olmazsa evlenene kadar onu değiştirmeye cesaret edemediği için bütün bu dostlukları kabule mecbur oluyor, davetler, toplantılar birbirini kovalıyordu. Öyle ki şubata doğru Mümtaza ayırdığı saatlerin çoğunun öbürleri tarafından zapt edildiğini görünce kendisi de şaşırmıştı. Fatma'nın yaz sonundaki hastalığının etrafta uyandırdığı delikodu olmasa bu kadar itaatli olmayacak, kendi iş hayatını inkar etmeyecekti. Halbuki bütün bu ziyaretler, davetler, dostluklar bir yığın karışıklık çıkarıyordu. Mümtaza beraber hiç olmazsa bir müddet için bir arada görünmemeye karar vermişlerdi. Bir bakıma göre bu çok doğru bir şeydi. Fakat Böyle ayrı yaşamaları genç adam için kolay olmuyordu. Hemen her gün şuradan buradan Nuran'ın dün akşam veya evvelki akşam bulunduğu davetin, eğlencenin, balonun hikayesi kendisine geliyordu. İşin daha fenası, Mümtaz için çocuğunu feda etti itamını, üzerinden kaldırmak arzusuyla Nuran bu gecelerde olduğundan çok başka görünmeye çalışıyor, hakikaten eğlenmeye, gülmeye, ufak iltifatları kabul etmeye kendisini mecbur sanıyordu. Öbür taraftan Yaşar'ın Mümtaz'ı kıskanması, genç kadının başına bir takım genç erkek musallat etmişti. Yaşar adeta Mümtaz olmasında kim olursa olsun diye düşünüyordu. Ona karşı garip bir düşmanlığı vardı. Onun gözünde artık iyi kötü yoktu. Mümtaz ve Mümtaz'dan başkaları vardı. Yaşar bu düşmanlık içinde Adile'ye karşı olan kinini de unutmuştu. Hemen her gün onun evindeydi. Açıkça bir kelime söylemeden işbirliği şey yapmışlardı. İkisi de ergeç Nura'nın Adile'ye doğru kayacağını tahmin etmişlerdi. İlk ziyaret gününde evet bu zavallı çocuğu kurtarmalı yoksa mahvolacak diye anlaştıktan sonra genç kadını mümtazdan uzaklaştırmak için her türlü tedbiri beraberce sadece birbirlerinin düşüncelerini kabul etmekle almışlardı. Yaşar, yarın akşam dostlarla size geleceğiz diye haber gönderdi ve kısa uğraşlarında bizzat söylediği zaman Adile, bu haberin veya vaadin altında siz Nuran'ı çağırırsınız, hatta icap ederse ısrar edersiniz cümlesini kendiliğinden buluyor. O böylece Nuran'la Mümtaz'ın bir hafta evvelden verdikleri o akşamı baş başa geçirmek kararı birdenbire çıkan bu engelle karşılaşıyordu. Bütün bu tesadüfler, oyunlar Nurhan da yavaş yavaş neticelerini vermeye başlamıştı. Genç kadın düşüncesinin hiç olmazsa bu davetlerde ve toplantılarda Mümtaz'dan uzaklaştığını hissediyordu. Etrafın tecessüsünden hayatını didikleyen delikodudan kurtulmak için sakin görünmeye çalıştıkça bu yeni muhite ve onun tesadüfe getirdiklerini yaşamaya alışmıştı. Kaldı ki Mümtaz'ı düşünmemek, Fatma'yı düşünmemek son 6-7 ay içinde hayatını istila eden bir yığın üzüntüden kurtulmaktı. Bu biraz da dışarıdan içeriye doğru bir hücuma benziyordu. Benuran uğran sonuna doğru kendisine cebreden şeylerin çoğunun hoşuna gittiğini, etrafındaki bu kalabalığın hayranlıklarla ve eğlenceyle dolu hayatın hoşuna gittiğini gördü. Vaka içinde daima konuşan Mümtaz'ın sesini susturmak için sık sık kendisine ''Nerede olursam olayım ben Mümtaz'a aitim'' diyordu. Fakat bunu söylerken bulunduğu yerle Mümtaz'ın yanında bulunmak arasındaki fark gözünden kaçmıyordu. Çin'de bulunsam bile düşüncem onundur diyordu. Fakat bu daima onun olan düşüncesine mukabil tebessümleri, konuşması, neşesi başkalarınındı. Başka erkeklerin kolları arasında dans ediyor, mümtazı meşgul eden meseleye hiç benzemeyen meseleler üzerinde konuşuyor, onunla baş başa oldukları veya yalnız onunla meşgul olduğu zamanlardaki gibi düşünmüyor, yaşamıyordu. Öyle ki kışın ortasına doğru kendisini hakikaten bu ruh dağınıklığına alışmış buldu. Hiç olmazsa evinde değildi. Hiç olmazsa annesinin gizli gizli baş sallayışlarını, Fatma'nın açıktan açığa düşman bakışlarını görmüyordu. Hiç olmazsa bu kalabalıkta kendini dinlemiyordu. O yaz sonunda Mümtaz'ın dediği gibi evlenerek bu işi kökünden çözmemekle ne kadar hata ettiğini şimdi anlıyordu. Her hafta bir iki defa Mümtaz'la buluşmasını genç adam için olduğu kadar kendisi için de kâfi buluyor. Fakat bu saadetin Mümtaz için nelere mal olduğunu hiç düşünmüyordu. Mümtaz'ın günleri garip ve zalim bir bekleyiş içinde geçiyordu. Taksim'deki apartman küçük ve güzeldi. Mümtaz bu ikinci ikametgaha kitaplarının bir kısmını taşımıştı. İstanbul'a inmediği geceler orada kalıyordu. Böylece Nurhan'a göre Mümtaz çalışabileceği bir yerde kendi evindeydi. Onu gelip gördüğü zamanlar işin arasında gelip görmüş gibi oluyordu. Nurhan böyle düşünmekle Mümtaz'ı neye mahkum ettiğini düşünmüyordu. Düşünse bile bir şey yapamazdı. Kendince güç gördüğü şeyin karşısında bütün hamlesi kırılan kadın ruhu çoktan beri bu münasebeti Mümtaz'ın hatırı için devam ettirdiği düşüncesini ona vermişti. Bu yüzden Mümtaz'ın günleri iki odayla bir holün arasında tek başına beklemekle geçiyordu. Nuran çok defa ya vaktinde gelemez gelse bile bu geliş kısa bir uğrayıştan ibaret kalırdı. Ve Mümtaz onu kaçırmamak için bazen bütün gün, bazen de Nuran'ın gelmesi ihtimali olmayan saatler hariç 3-4 gün üst üste evinde beklerdi. Bu hakiki bir azaptı. Nur’anın madetliği saate kadar çalışmak, bir şeylerle oyalanmak kabildi. Fakat kararlaştırılan saat yaklaştıkça beklemek denen şey, insanın o kapı ışığında zilde ve saatte parça parça ve sadece helecan yaşayışı başlardı. Mümtaz bu saatleri bir nevi baş ağrısı duymadan, kapalı bir odada yaşamanın verdiği o acayip üzüntüyü asabında hissetmeden hatırlayamazdı. O haftalar ve aylar boyunca gün denen şeyi satıcı sesleriyle rahatsız sinirlerinde yaşar. Bunlara evvela hiç dikkat etmezdi. Kendimizi verdiğimiz düşüncenin arasında hepimizin alışık olduğumuz bu seslerin kendilerini göstermeden adeta bir metinde lüzumsuz bir virgül, bir nokta gibi gelip geçişleri vardır. Sonra yavaş yavaş zihin sadece bekleyişten ibaret bir hayata başlayınca bu sesler Günün merhalelerini işaret eden alametler olurlar. Nihayet vakit gelip de nuran gelmeyince daha evvelki tecrübelerin acı hatıralarına kalp olurlardı. Saat ona doğru yoğurcunun sesi sadece ev kadınlarına ilk olaylığı bahsetmekten başka bir şey ifade etmezken 12'ye doğru adeta düşüncesine nuranın gelişi meselesinde teksif etmeye genç adamı hatırlatır. 2 de aynı satıcı aynı sesle nuranın gelmesi saattir diye haykırır. 3 üç, 3.30'da üç ''Bugün de geçen haftaki gibi olacak, gelmeyecekler.'' Akşama doğru, ilk karanlık arasında bağırdığı zamansa bu sesin kurumlarında ''Ben sana söylemedim mi?'' gibi bir nevi hitap başlardı. Mümtaz için Nurhan'ı ı Beyhude yere beklediği bu günlerde saatler ümitten yeğese doğru ağır ağır çehresi değişen bir mahluktu. Sabahleyin ümidin beş çizgileriyle gülümser, öğleye doğru şüpheyle sevinç arasında üzülür, ikindide bütün çizgileri kapanır, akşama doğru renksiz, manasız bir benzeri olurdu.'' Bu esnada apartmanda ziller çalınır, komşu kapıların önünde konuşmalar olur. Yan katta yemek masasının hazırlıkları başlar. Çatal bıçak gürültüleri, radyo sesleri birbirine karışır. Sonra... Merdivenlerden acele çıkış ve inişler peydalanır. Nihayet bütün apartman sessizliğe gömülürdü. O zaman Mümtaz'ın bütün dikkati ister istemez sokağa açılırdı. Saat 3.30'da en üst kattaki Rum ailenin sepeti aşağıdaki sebziciye uzanır. Karışık bir dille yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya bir konuşma başlar. Karşı berber dükkanındaki manikürcü kadın evlerde çalışma saati geldiği için sokağa koşar. Fakat mahalle hakkında tam bir tekmil haberi almadan sokaktan ayrılmak istemezmiş gibi kolacı kadınla bitirir sükermez. Onun tarafından sadece bir hayret, kolacının madaması tarafından yalnız sır tevdi şeklinde konuşmasına başlar. Yanı apartmanda piyano dersinin akisleri, Mümtaz'ın yalnızlığına her perdeden doğuların ve milerin kapalı işaretlerini atardı. Bu sadece kulağında ve biraz da gözünde yaşamaktı. Çok defa Nora'nın gelişi bu üzüntülere nihayet verirdi. Fakat onun gelmediği günler, gecesi onu görmeden geçirmek azabıyla korkunç olurdu. Mümtaz, Böyle zamanlarda sevgilisinin evine koşar, onu evde bulamazsa Tevfik Bey ile annesiydi biraz konuşur, beklemeye çalışırdı. Bazen de her şeye küskün evinde kalırdı. O pazartesi akşamı da böyle olmuştu. Saat 6'da fakülteden Taksim'e döndüğü zaman 3 gün evvel Adile Hanım takımının Suat ve Nurhan beraber olmak şartıyla İstanbul'un kalabalık bir gazinosunda geçirdikleri gecenin haberini aldı. Bütün havadisini vermek için adeta yakasına asılan zavallı bir budala, uzaktan şahit olduğu eğlenceyi, hanımların kıyafetlerini, suatın neşesini, kadeh kaldırışını, gürültülü gülüşünü unutmamak şartıyla her şeyi anlatmıştı. ''Ben yalnız başımaydım. Doğrusu sen orada olsaydın gelir katılırdım. Hatta bir müddet bekledim bile. Ne kadınlar azizim, ne kadınlar.'' Bunu söyleyen Nuranla ile Mümtaz'ın münasebetini bilmiyordu. Yalnız Sabih de dostluğunu biliyordu. Onun için rastgele konuşuyordu. Hele Suat Bey'in metresi olacak galiba bir hanım vardı. Sonra birdenbire eğlence ümitlerini boşa çıkartmış olmasını affetmiyormuş gibi. Birader sen de etraftan öyle bir çekildin ki. Yoksa bir şey mi yazıyorsun? Galiba faaliyet sahan değişti ama bu kadar da olmaz. Bari çıktığın yeri söyle de gelip seni bulalım. Hem yani bir gün beraber gideriz olmaz mı senin dostların? Zaten nereye gitsen oradan daha eğlencelisini bulamazsın. Mümtaz daha fazlasını dinlemedi. Bu budala sineğin ve bedava eğlence düşkünün yakasını bir türlü bırakmayan elini adeta zorla iterek oradan uzaklaştı. Birkaç dakika daha kalsa adamı orada dövmeye mecbur olacağını biliyordu. İçinde Nuran'a karşı acayip bir hiddet peydahlanmıştı. O cuma gününü mümtaz evde Nuran'ı beklemekle geçirmişti. Genç kadın bir gün evvel telefonda geleceğini o kadar katı vaat etmişti ki. Sonra fazla ümitten, ısraptan yorgun, hiçbir tarafa çıkmadan yatmıştı. Üstelik bütün geceyi bu kati vaat yüzünden genç kadın için herhangi bir üzüntü korkusuyla geçirmişti. İkide bir uyanıyor, cigara içiyor, odasında dolaşıyor, pencereyi açarak sokağın sessizliğini dinliyordu. Şimdi ise kendisi için o kadar azaplı olan bu geceyi, sevgilisinin nerede geçirdiğini, sırtında henüz görmediği yeni elbisesi ve saçlarının tuvaletine kadar haber vermişlerdi. Bu hava sonra Mümtaz'ın eve gitmesi çok güçtü. O yalnızlık, sükut, ümitsizlik hissi, içinde zehirli bıçaklar gibi çalışan hiddet ve kin. Bunları o kadar iyi tanıyordu ki. Acele acele Beyoğlu'na doğru yürüdü. İkide bir duruyor, demin işittiği cümleyi kendi kendine tekrarlıyordu. Galiba Suat Bey'in metresi olacak fakat niçin olmasın? Birdenbire küçük bir teferruatı hatırladı. Nuran bir gün beraber çıkarlarken. Mavi boyunbağını niye takmıyorsun diye sormuş ve Suat'ın 3 gün evvel boynunda gördüğü bir boyunbağını tarif etmişti. Bu alelade dalgınlık veya karıştırma şimdi onu çıldırtıyordu. Bu daima böyle olurdu. Mümtaz Haliç'ten gelen tesirlerin altında bütün konuştuklarını yeni baştan hatırlar. Genç kadının her sözünde, her jestinde ihanet delilleri arardı. Sevdiği bir şairin canilerin dostu diye anlattığı trajik akşam, Yavaş yavaş karanlık ve sisli bir geceye yerini bırakıyordu Mümtaz dükkanların bu kömür ve sis kokusu içinde daha değişik görünen aydınlık vitrinlerine baka baka caddede yürüdü Nereye gitmeliydi? Vaka içindeki sefaleti beraberinde taşındıktan sonra her yer birdi Sonra bir yere gitmek, insanlarla temas daha Halbuki Mümtaz insanlardan kaçıyordu Onların anlamamazlığından haraptı onlar meselesiz yaşıyorlardı. Yahut da, yahut da ben çok biçareyim diye düşündü. Ne yapmalı, nereye gitmeli ya Rabbim? Birkaç dakikada kıskançlık etrafında ve içinde vehimden, azaptan o çılgın ve muazzam makinesini kurmuştu. Sanki bir örümcek durmadan çalışıyor, çelik ağlarını örüyordu. Bu kıskançlıktı. Aşkın öbür çehresi olan kıskançlık. Bütün hazların ve saadetlerin, bizi mesut eden tebessümlerin, ahitlerin, Ümitlerin tekrar gerisin geriye dönüp keskin bıçaklar, çok sevri neşerler halinde içimize saplandığı kıskançlık. Mümtaz'ın aylardır tanıdığı ve tattığı bir şeydi bu. Çoktan biri aşkın kadehi onda iki demişti. Birisinden çıldırtıcı ihsasların içkisini içerken, her dakikası bir duaya benzeyen saadetinin ortasında, birdenbire el avuçların ortasına ikincisini sıkıştırıyor, birdenbire en ihtişamlı sarhoşluktan sefil acıların, küçük duyguların, zelil şüphelerin âlemine uyanıyordu. Sanki kafasının bir tarafında çok zalim akla gelmedik işkencelerden hoşlanan bir sihirbaz vardı. Birkaç saniye içinde etrafındaki her şeyi değiştiriyor, mevcudu ortadan yok ediyor, mevcut olmayanları getiriyor, sade yaşadığı anın değil bütün mazisinin, geçmiş günlerinin çehresini ve manasını bozuyor, yalnızlık saatlerinin lezzeti olan her hayaline tükenmez bir zulüm haline sokuyordu. Ve Mümtaz içinde hiç tanımadığı bir hiddetle onun sivri, kemirici sesini, sinsi kıvranışını duyuyordu. Yeni çiselime başlayan yağmurun altında ve keskin soğukta acele acele yürüyor. İkide bir durup kendisiyle konuşuyor, hareketlerini kontrol edememek aczıyla çıldırıyordu. Fakat ne bu acele ve sağa sola çarpma yürüyüş, ne ikide bir hiç tanımadığı cinsten mahluklar gibi karşılaştığı insanlar, görmeden baktığı mağaza vitrinleri içinde gittikçe artan rahatsızlığı, o gürültülü hiddeti ve kendisini yapayalnız ve biçare bulma hissini biraz daha derinleştirmekten, her an daha çoğaltmaktan. Daha tahammül edilmez şekilde kesik ve öldürücü olmaktan menet mi oldu? Ah bir tarafa kapanıp ağlamak ne kadar iyi olacaktı. Ne kadar sefilim sefil ve biçare. Hiç duymadığı şekilde bedbahttı. Birdenbire sabihlere gitmek, orada hepsini beraber bulmak arzusuna kapıldı. Çağrılmadığı bir eğlencenin ortasında onları görmek istiyordu. Bu gece Nuran orada olmalıydı ve şüphesiz Suat da beraberdi. Onları hepsini bir arada görmek bu anda en büyük ihtiyacı olmuştu. Her şeyi öğrenmeliyim. Fakat niye öğrenecekti? Öğreneceği ne kalmıştı? Galiba Suat Bey'in metresi olacak. Biraz evvel rast geldiği adamın bu cümlesi kafasından hiç çıkmıyordu. Demek ki dışarıdan ufak bir bakış şöyle bir dikkatle bu hüküm verilebiliyordu. Yavaş yavaş talimhaneye doğru tekrar yürümeye başladı. Taksi sesleri, kornalar çok rutubetli havada keskinliklerini kaybetmişler, yüksek bir yerden atılan bir şilte gibi yayılıyorlardı. Bir adam kolundan tutarak bir otomobilin hemen hemen altından onu çekti. Mümtaz o kadar dalgındı ki adama teşekkür edemedi. Ancak 5-10 adım ötede işi anlayabildi ve dönerek, niçin yaptın bu işi, neden bırakmadın, her şey bu anda bitebilirdi diye baktı. Fakat adam gece içinde kaybolmuştu. Sabihlerin evi, salon, yemek odası, küçük büro, hülasa caddeye bakan bütün cephe aydınlıktı. Muhakkak burada diye tekrarladı ve kapıya doğru yürüdü. Fakat kapının önünde birdenbire durdu. Ya hakikaten oradaysalar, ya onları beraber görürsem. Cesareti, hatta deminki hiddeti birdenbire kırılmıştı. Şimdi sade haftalardır uğramadığı bu eve, bu kadar perişan bir yüzde ve sırf kendisini aramak için böyle birdenbire girmesinin, Nuran üzerinde yapacağı tesiri düşünüyordu. Onun böyle zamanlarında Nuran'ın yüzü o kadar değişir, o kadar mahzun ve serzenişle dolu gözlerle bakardı ki, yavaşça evin kapısından uzaklaştı. Sanki gecikmiş misafirlerin kimler olduğunu görmemek için, yolda hiç kimseye bakmadan, adeta etrafını görmemeye çalışarak yürüdü. İlk katlardan birinde bir radyo açıldı. Ve birdenbire Mustafa Çavuş'un türküsü bu kış gecesi sokağa kapladı. Şahane gözler, şahane! Ümtaz'ın içi burkuldu, bu Nura'nın en sevdiği şarkılardan biriydi. Tekrar acele acele yürümeye başladı. Fakat Muziki zalim bir melek olmuş, onu peşinden kovalıyor, sarsıyor, altına alıyordu. Niçin, niçin böyle olsun? de bir elini alnına götürüyor, çok kötü bir düşünceyi kendisinden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Böyle ne kadar yürüdü, nerelerden geçti bunu kendisi de pek bilmiyordu. Birdenbire kendi kendine bir şeyler içsem dedi. Tünel taraflarında küçük bir meyhanenin kapısı önündeydi. Yanmış zeytinyağı kokusu, rumca şarkı, garson bağırışları, havada uçar gibi hazır tebessümler, alkol ve cigara dumanı içinde bir köşeye büzüldü. Hiç eski mümtaz değildi. Küçük, çok küçük bir şey olmuştu. Etrafındaki gürültüye rağmen kendi içindeki sesler devam ediyordu. Elden çıkmış vatan parçalarından topladığı havayla hala hayalinde konuşuyor. Nuran'ın güzelliklerini, insan talihinin acılıklarını, eski tuna boyu ayan konaklarının unutulmuş şehirlerin hatırasından ona sunuyordu. Eviç, Rumali'nin Hüseyin'isidir diye düşündü. Meyhane ağzına kadar doluydu, herkes şarkı söylüyor, gülüyor, konuşuyordu. Yakınlarda gelmiş ve birdenbire meşhur olmuş bir Yunan opereti trupunun ağzından toplanmış birkaç şarkı her masadan ayrı ayrı yükseliyordu. Dostlarıyla gelmiş işçi kızlar, evlerinden o gece beraber eğlenmek için alınmış fahişeler, bekar memurlar, bilmediğimiz ihtisaslarıyla gündelik hayatımızı yapan, elleri nasırlı bardakosta işçiler, hepsi kendi insanlık yükleriyle ayrı ayrı diyarlardan gelmiş küçük kervanlar gibi buraya, alkolün su başına, bu hep bir arada paylaşılan acayip inzivaya konmuşlar. Mizaçlarının ve talihlerinin kendilerine emrettiği susuzluğu kimi unutmak, Kimi hüzünlü hatırlama, kimi hayvani hazlar kandırmaya çalışıyorlardı. Alkol bazılarının yüzünü bir sünger gibi silmişti. Bir kısmının yüzü ise aydınlık bir mağaza vitrini gibi parlıyordu. Fakat hepsinde onun verdiği yarım uykunun altından bir ırsiyet, gömülü bir his, alçakça bir tasavvur, dolu dizgin koşmak, kendisini her ne pahasına olursa olsun tatmin etmek isteyen arzu, kin, öldürme ihtiyacı. Ertesi sabah unutulacak veyahut, daha hazini, bütün ömrünce devam edecek fedakarlık hissi. Uzun zaman karanlık ve rutubette beslenmiş hayvanlar gibi uyanıyorlar. Tırmandığı kaya parçasında ve güneş altında ısınan kertenkeleler gibi canlı ve dikkatli bekliyorlar. Sonra acayip bir değişiklikle ellerine geçirdikleri bu insan malzemesinin, bu küçücük ve canlı şeyin yerini almaya çalışıyorlardı. Hepsi adım adım kendi müntehalarına, her insanda mevcut o sadece bir tek an olmak iddiasına, ölümle hayatın müşterek manasını taşıyan o keskin bıçak sırtına taşınmaya çalışıyorlardı. Kaba, iğrenç, ulvi veya budala, dünyada nel çekmiş veya sadece iştiha herkes tek bir şey olmaya doğru gidiyordu, bir kısmıysa sadece dağılıyordu bir duvara atılmış gevşek bir buz parçası gibi görünmez zerreler haline giriyorlardı. Bunlar, ömürlerinin tecrübesini henüz benimsememiş yahut hiç benimsenmeyecek yumuşaklar hülya adamları bicar eder ya hakikaten yahut talihlerinin icabı garip bir mürahiklikte kalanlardı. Küçük ve tecrübesiz bir orospu, esmer ve cılız vücuduyla çamurda kalmış bir mısır koçanına benzeyen bir çare, bir mahluk, Dirseğini aşığının dizine dayamış, ona yavaş bir sesle şarkı söylüyordu. Sesi ekşimiş ve küflü bir hamura benziyordu. İkide bir hıçkırıyor, gırtlağına kadar yükselen alkolün tazliki altında yüzü değişiyor fakat hıçkırık kesilince şarkısına devam ediyordu. Biraz ötede üç erkek tek başlarına oturmuşlar konuşuyorlardı. Birinin elleri masanın üstünde mütemadiyen tempo tutuyordu. Ortadaki hayatının zafer anlarından birini yaşadığı muhakkak olan bir zavallı, iyilik bir adam, yavaş ve ahenkli olmasına çalıştığı bir sesle kelimeler üstünde durarak, dinlenerek bir şeyler söylüyor. Bazen iki eli birden meze tabaklarının üstüne uzanıyor, onlara dokunmadan planlar çiziyor, her sözün nihayetinde öbürlerinin yüzüne bakıyor, kendi ehemmiyetinin idraki içinde kim bilir hangi, hangi hayali binayı, o hiç tahakkuk etmeyecek hülya saraylarından birini kurmaya çalışıyordu. Bu, fikri bulan adamdı. Yarın sabah unutursa ne çıkar? Akşamleyin tekrar burada, bu veya buna benzer bir masanın başında onu daha zengin bulacaktı. Mümtaz, elleriyle durmadan tempo tutan gencin yüzüne baktı. Mümkün mertebe bu hakikatler ocağından uzak kalmaya çalışır gibi bir hali vardı. Onun, fikrin sahibini kıskandığı, Düşüncesinin onunla dövüşmemesinden mustalip olduğu muhakkaktı bununla beraber dalgınlığın arasından onu dinliyordu. Ötekinden asıl hayran görünenden ziyade sahte dalgınlığı içinde ne bir kelimeyi ne de bir jesti kaybediyordu. Nefretle, kıskançlıkla her kelimeyi içinden ayrı ayrı itirazlar ederek dinliyordu. Yarın bu kelimeler aynı ile ağzından çıkacak, bu jestler tekrarlanacaktı. Başka türlü olmasına imkan yoktu. Mümtaz bir daha bütün bir şüphe içinde gencin yüzüne baktı. Daha ziyade kapanmış bir avuca, Ağlamaya, saklamaya mahsus şeylerden birine benziyordu. O kadar sert ve haris bir hoşluğu çerçevediyordu. Onların yanı başlarında geçkin fakat düzgünlü bir kadın, başını genç bir erkeğin omzuna dayamış, söylediği şeyleri dinliyordu. Arada sırada çok nazlı olmasını istediği muhakkak olan bir sesle yavaşça gülüyor, sonra kadehini kaldırıyor, birkaç yudum içiyor, tekrar erkeğin omuzlarına yaslanıyordu. Uzaktan bir garson, kim bilir kaç senenin tecrübesi arasından onların haline gülüyordu. Mümtaz için bu ses, bu kireci rutubetle kabarmış duvarlara benzeyen kaba, tecrübeleri kendisine yabancı, iftidai kadın yüzü, bu baygın ve cıvık bakış, garsonun sessiz gülüşünün yanında bütün fecaetini kaybediyor, ehemmiyetsiz bir şey kalıyordu. Muhakkak garson insan sarrafıydı. İnsan sarrafı ve sadece çocukluğundan beri işittiği bu tabirin korkunç delaleti altında çıldıracak gibi oldu. Demek ki ömür tecrübemiz bizi bu hiçbir şeye inanmayan, acınacak şeylere bu kadar şüpheci ve zalim güldüren bir bilgiye götürebiliyordu. Demek ki beşeri dediğimiz şey sadece okur yazarın yarı meczubun, kendi içindeki müpen parıltıları hakikat güneşi sananların vehmiydi. Beşeri hayatın içinde değildi. Sadece bir düşünme şekliydi. Bu düşünce onu birkaç evveline Emirgan'daki büyük geceye İhsan'da olan münakaşalarına götürdü. Tıpkı köşkün sofrasında olduğu gibi Platon'u koltuğun altında republikasıyla gurbet yollarında gördü. Fakat düşüncesi burada birdenbire kesildi. Nuran'ın yüzü cigara dumanı, alkol kokusu, yapışkan seslerle dolu meyhanenin havasında sanki kendi düşüncesinden bir an için olsa dahi bu kadar masum bir şekilde ayrılmaya razı değilmiş gibi karşısına çıktı. Tekrar sokağa çıkmak. Tekrar başıboş yollarda yürümek, bir takım insanlara çarpmak, otomobillerin altından güçlükle kurtulmak için sokağa çıkmak, gayesiz hareketli içindeki şeyleri koşturmak istedi. Nora'nın yenileşen düşüncesi o kadar kuvvetliydi ki bir an boğulacağını zannetti. Sonra tekrar kadehine sarıldı. Alkol. Alkol bir şey getirmeliydi. Evet insani tecrübe insanın dışında diye tekrarladı. Bunun gibi güzel, mutlak, mesut ve yüksek her şey insanın dışındaydı. Derin düşünce hepsini inkar ediyordu. Derin ve sağlam düşünce bir tek noktaya bakardı ölüm veya başıboş çılgınlık yani hayat. Nümtaz, bu ikisinden hangisi acayip ve mantıksız hayat mı yoksa zaruretlerin efendisi ölüm mü girecek diye kapıya bakıyordu. Kapı açıldı. Genç bir kadınla üç erkek içeriye girdiler. Yanındaki masaya oturdular. Mümtaz bu masanın ne vakit boşaldığını bir türlü hatırlayamadı ve o zaman dikkatlerinin ne kadar satıhta dolaştığını anladı. Belki de gördüğünü sandığı şeylerin hiçbiri yoktu. O çamura düşmüş mısır koçanına benzeyen kızcağızı, o garsonu ve bir azap gibi kendisine musallat olan tebüsümünü, kollarının bilezikleri bir bilezik eski zaman devesinin çanları gibi şıkırdayan orta yaşlı düzgünlük kadını hep muayilesi uydurmuş olabilirdi. Bu düşünceyle korka korka etrafına baktı. Garson son derece yılışık bir tebessümle, yeni gelenlerle meşguldü. Nazik ve maharetli olmasını istediği bir el işaretiyle genç kadına zeytinyağlı fasulye, turşu, lakerda ve şiş yavabı tavsiye ediyordu. Fakat elin hareketleri hiç değişmiyor. Bütün bu başka şeylerde bulunması imkansız nimetler. Genç kadının burnu dibinde hava boşluğuna birleştirilmiş iki parmağın üst üste çizdiği ufki çizgilerden doğuyorlardı. Küçük kız hala şarkısını söylüyordu. Fakat bu sefer gözlerinde bir yaş damlası vardı. Orta yaşlı Yosma aşığının omzundan bir gözü kör mandolinciye türkü ısmarlıyordu. Genç adam burada ne işim var diye düşündü. Alkol kendisine hiçbir teselli getiremezdi. Onda unutmanın cennetini bulanlardan değildi bu kalabalığa gelince. Bir gün hiç istemeden Nurhan'ı kaybederse nasıl olsa buna benzer yerler yemek yiyecek. Bu kalabalıktaki insanların ihtiyatlarına benzeyecek, ihtiyatlar alacak. Bu kadınlara benzeyen kadınları isteyecekti ve sadece bu ihtimalle yarı çılgın yerinden fırladı. Eve geldiği zaman saat 11'e yaklaşıyordu. Kapının önünde bu gecenin münasebetsizliğini düşüne düşüne anahtarını ararken kapı açıldı. Karşısında Nurhan vardı. İlk önce Tevfik Bey'e annesine veya ait bir fena havadis işiteceğim zannıyla korktu. Fakat Nurhan'ın sırtında bir hafta evvel onun için Kütahyalı bir kadından satın aldığı eski zaman ilbiselerini görünce bunun sade beklenmedik bir saadet olduğunu anladı. Genç kadın perşembe günü söz verdiği saatte Mümtaz'a gelmek için yola çıkmış fakat tam kapının önünde Suat'a rast geldiği için girmeye cesaret edememişti. Suat'a iki haftadır bu sokakta rastlıyordu fakat bu sefer Mümtaz'ın akrabası muhasarayı ilerletmiş, tam kapının önünde bir boyacıya ayakkabılarını boyatıyordu. İster istemez dönmüş sabihlere gitmiş. Oradan da Arnavut köyüne gitmeye karar vermişlerdi. Mümtaz'a arkadaş tarafından o kadar ile anlatılan gece buydu. Hiç rahat etmedim ama hiç. Suat'la her an kavga edebilirdim. O da hiç beklemediğim şekilde mahçuptu. Her an vaziyet üzerinde konuşmaya mecbur olmaktan korkuyordum. Fakat iyi oldu. Ve Nuran muammalı şekilde güldü. Mümtaz anlamamış gibi baktı. İyi oldu çünkü kararımı verdim. Bu ruh serseriliğinden bıktım artık. Zaten annem de değişti. Tevfik Bey ise sabah akşam ısrar ediyor. Onlar bugün Bursa'ya gittiler. Bir hafta kalacaklar. Biz de bu işi bitiririz. İhsan tanıdıkları bize bunu çarçabuk yaparlar. Bu Tevfik Bey'in fikriydi. Tevfik Bey İhsan size bu işi çarçabuk bitirir diyordu. Hakikatte genç kadın son günlerde garip bir korkuya düşmüştü. Kendisini o kadar erkeğin birden içinde gördükçe hayatını hiç idare edemiyor sanıyordu. Bir çalışma bir gaye için erkek arkadaşlığını kabul edebilirdi fakat sadece başıboşa edilmek için. Bu akşam da Sabih'lerde toplantı var. Sabih fayans şimdi kendisine yardım eden mühim bir adama ziyafet verecekmiş. Beni de zorladılar. Hem de bu sefer Sabih'in kendisi. Ben de gitmemek için altıda buraya geldim. Mümtaz daha ne gibi güçlükler çıkacağını bilmiyordu. Fakat bir hafta beraberdi. Saat altıda geldim. Beraber bir yerde yahut evde baş başa yemek yeriz diye. Sen yoktun. Ben de çarna çar bekledim. Sonra elbiseleri gördüm. Benim için olduğunu anladım. Giyindim işte böyle. Eliyle çocukça bir işaret yaptı. Peki ya yemek? Sümbül Hanım tabii ikram etti ama ben seni bekledim. Sen neredeydin? Mümtaz geceyi hislerinin ve düşüncelerinin üstünde durmamak şartıyla kısaca anlattı. Nuran hep başını sallayarak dinliyordu. Sonunda bunlar manasız şeyler fakat senin de hakkın var. Mümtaz ya sabihlere girseydim diye üzülüyordu. Evleneceğimize göre onun da ehemmiyeti yok. Yalnız ben sana mühim bir şey söyleyeyim. ''Ben evin anahtarını kaybettim. Ya Suat'ın bulmuş olmasından korkuyorum. Suat bu evi biliyor. Hep etrafında dolaşıyor. Madem ki evleneceğiz. Evet dayı ısrar ediyor. Hatta annem de bilir misin? Ben de korktum artık.'' Nuran açık turuncu cepken, mor kalifeylek, yine turuncu şalvar içinde o kadar sırma ve işleme arasında bir mücevher gibiydi. Kendisi de elbisesine pek bayılmıştı. İkide bir aynaya bakıyordu. ''Peki saçlarını bu hale nasıl koydun?'' Evde ayna tarak yok değil ya, Sümbül Hanım da bana yardım etti. Sümbül Hanım'ın çürük dişlerinin arasında çok tatlı bir tebessüm vardı. Suat'ın çılgınlıklarından, Yaşar'ın ihtibaslarından çok başka bir dünyadaydı. Fakat Nuran biliyor musun seni görenler bir eski zaman masalını yaşıyor sanacaklar. Nuran, annesinden ninesinden gezdiği memleketlerden öğrendiği türküleri söylemek istiyordu. Mümtaz hakikaten ömrünün değişik bir tarafını yaşadığını sanıyordu. Sana şimdi nasıl bir attakalım Nuran? Benim adım bana yeter.'' Sonra ilave etti. Ninelerimizin hayatı hiç de kötü değilmiş. Bir kere gayet iyi süsleniyorlarmış. Baksana şu elbiselere. Benuran bir türlü önünden ayrılamadı aynada kendi hayalini seyretti. Tam bir pisaneydi o. Yahut bizim minyatürler. Yenisi kaça çıkar acaba? Bümtaz birkaç yüz liradan aşağı çıkmayacağını söylüyordu. Fakat yenisini yapmak zannetmem ki kabili olsun. Bunları işleyen tezgahlar, Sonra hatırladı. Bir cenuplu mektep arkadaşı şehirlerinin kurtuluş bayramı için bir abayı elli altına yaptırmıştı. Müthiş. Fakat Nuran geçmiş zaman rüyasını bırakmıyordu. Sonra yaşayışları çok rahat. O kadar emniyet altındalar ki. Mümtaz genç kadının yüzüne üzüntüyle baktı ve doğru dedi. Verdiğimiz bütün hürriyete rağmen kadın kafasıyla çok oynuyoruz. Hatta kadın değil genç kız kafasıyla. Her gün hayata bir yığın mağdur atıyoruz. Nuran başını salladı. Ne yaparsın? Şimdi insanlar rahat değil, kendi hayatlarını yaşamasını istiyorlar. Fakat bu gece böyle ciddi meselelerle meşgul olacak gecelerden değildi. Zaten Sümbül Hanım onları yemeğe çağırıyordu. Yemekten sonra Nuran, üstündeki elbiselerin malı olan halk türkülerini söyledi. İkisi de Kozanoğlu'nu çok seviyorlardı. Fakat Nuran, asıl Kütahya türkülerini bilmediğini üzülüyordu. Ertesi sabah erkenden insanı görmeye gittiler. İhsan sırtında röploşambırı, yazı odasında iki arkadaşıyla konuşuyordu. Mümtaz onu bir kenara çekti ve vaziyeti anlattı. ''Olur'' dedi. ''Bir hafta içinde olur.'' ''Fatih Kaymakam bu işi bana yapar. Birazdan söylerim.'' ''Sen hemen nüfus kağıtlarını bana ver yahut yolla.'' ''Öğleden sonra artık.'' İhsan ikisine de bakarak güldü. ''Hiçbir şey beni bu kadar sevindiremez.'' Buna rağmen çehresi asıktı. Sonra Mümtaz'la beraber arkadaşlarının yanına döndü. Nuran Sabiha'yı yıkayan macinin yanına gitti. Sabihan'ın yıkanışı bir 18. asır kralının yıkanışı kadar merasimliydi. Bu küçük çocuk suyu, sabun köpüğünü, teknede ördek çırpınışlarını delice seviyordu. Fakat bütün bu sevdiği şeylerin tadını çıkarması lazımdı. Her şey müsaadesi alınarak yapılacak. Anne dondum diyecek, nefesim kesildi, beni haşladınız ayol diye bağıracak, nazlanacaktı. Mümtaz alt kattan gelen kahkahaları oturduğu yerden işitiyordu. Belki insanoğlunda tek kalan hayvani insiyak, küçük kızların adeta hoşa gitmek için yaşıyor gibi görünmeleridir. Nisan biraz evvel kestiği sözüne devam etti. Fikre fazla kıymet vermiyor muyuz? Emin olun fazla kıymet veriyoruz. O kadar çok değişir ki, tıpkı havayla ilk tesadüfte hususiyetlerini kaybeden, eskisinden büs bütün başka şeyler olan maddelere benzer. Çünkü hayat kendi şeklini veya şekilsizliğini, o devamlı oluş halini fikrin hatrı için bırakmaz. Onun içindir ki hiçbir yerde iktidar verev ki kendi getirmiş olsun fikrin peşinden gitmez. Fikir bazen iktidarı hazırlar, fakat Hükümran olamaz. Asıl hükümran olan saltanatı süren hadiseler veya onların yanı başında devrini savmadıkça kudreti azalmayan realitelerdir. Onun içindir ki kim olursa olsun aksiyonda büyük adam yalnız bir andır yahut muayyen bir devridir. Her ömrün bir altın saati vardır. İşte büyük adam o altın saattir. İktidar... Fikri ne yapsın ki o hadiseler karşısında elini kolunu bağlamaktan başka bir şeye yaramaz. Meğer ki çok cesur ve münhasıran bir noktada kendisini teksif etmiş olsun ve gündelik hadiselerin dışına çıkabilsin. Küçük küçük gelen dalgaları yenmekten vazgeçsin. Asıl meseleyi görün. Fakat hayat yani etraf buna razı olur mu? Hangi ana kadar mukavemet edebilir? Ben dram muharri olsaydım Renzi'yi tekrar yazardım. Bu halktan çıkan ve halk tarafından yıkılan kahramanı. Yahut ona benzer birini. İsanın eski mektep arkadaşı 55'lik durgun çok tecrübe geçirmiş bir mülkiye memuruydu. Şimdi 3 senedir mebus bulunuyordu. Bütün fecaet insanın insanla karşılaşa karşılaşa en sonunda kendini tanıyamayacak hale gelmesi. Fikirler de öyledir. Hayatla karşılaşa karşılaşa tanınmaz hale gelirler. Düşünce cesurdur ve kendisine karşı koyabilecek başka bir kuvvet bulunmamak felaketine maruzdur. Bir düşünceyi ne tahtid eder? Hiç. Fakat icra mevkii koy? Bakın ne hale gelir. Her an değişir ve bir evvelki halini tutmaz. Büyük ihtilallerin tarihi budur. Dünyada Fransa ihtilali kadar büyük ve güzel epopeyazdır. 20-30 sene içinde beşeriyet 2000 yıl kendisini idare edecek düsturların hepsini bulmuştur. Fakat başladığı zaman neticenin sadece bir Burcu hakimiyetiyle biteceğini kim bilirdi? Hiçbir şey, hiçbir şey olduğu gibi kabul etmez. İhtiyarı içimizdedir. Dışarıda sadece aletler ve vasıtalar vardır. Bununla beraber fikir için o kadar hareket oluyor. İsyanlar, ihtilaller, zulümler, katliamlar. İhsan, Röbdeşanburnu'nun eteklerini topladı. Konuşmayı hakikaten sevenlerdendi. Mümtaz'a ''Kusura bakma'' der gibi bir bakıştan sonra devam etti. ''Evet oluyor fakat hedef daima değişiyor.'' Daima ok mahrekinden çıkıyor, zamanımıza gelince o büsbütün korkunç. Her kıymet pazarında her şey altüst. Bir tarafta 19. asrın en korkunç, en yıkıcı ihtirası olan ihtilal mühendisleri var. İspanya'da veya Meksika'da oturup dünyanın herhangi bir köşesinde bir şehrin eldeki planlarına göre elektrik tertibatını uzaktan hazırlayan herhangi bir teknik çalışma gibi ihtilal hazırlayanlar Hayatın azmaya, kangren olmaya müsait yerlerini keşfedip Üzerine basanlar, onu azdıranlar var. Orta yaşlı mı bu sözünü kesti. İhsan Bey diyordu. Siz ki o kadar yeni görünüyorsunuz. Fakat bana öyle geliyor ki devrinizi sevmiyorsunuz. Hayır sevmiyorum. Yahut kelimeyi bulamadım. Devrime hayran değilim. Fakat yeni miyim hakikaten? Yeni olabilmekliğim için yaşadığı saatin adamı olmam lazım. Bense daha başka şeylerin işliği işte Yeni olmak için devrimle beraber her an değişmeyi kabul etmeliyim. Bense bir yerde, bir düşüncede istikrarı sevenlerdenim. Fakat her ihtilal böyle değil ki, mesela bizimki, bizimki de başka türlü. Tabii şekilde ihtilal, halkın veya hayatın devleti geride bırakmasıyla olur. Bizde ise hayat ve halk, yani asıl kütle, devlete yetişmek mecburiyetinde. Hatta çok defa münevver ve devlet adamı bir de. Bir gece evvelinden başlayan yağmur, şimdi kara çevirmişti. Nuran, karlı havada boğazı çok severdi. Yaz boyunca Emirgan'da beraber geçirecekleri kışların hülyasını kurmuş, hatta bununla da kalmamış Mümtaz'a bir gün bedestende rast geldiği iki çini sobayı birden aldırtmıştı. Bir defasında da ne olur ne olmaz, bu da bulunsun diye bir gaz sobası istemişti. Nüfus kağıtlarını İhsan'a gönderdikten ve Tevfik Bey'e mektup yazarak vaziyeti haber verdikten sonra, Mümtaz önümüzde bir hafta olduğuna göre Emirgan'a gidemez miyiz diye sordu. Ama soğuktan da donarız değil mi? Bir genç kadın sobanın başına titredi. ''Neden donalım? O kadar odunumuz çalımız var. Yoksa bana aldırdığın sobaları unuttun mu?'' ''Hayır, sobadan yana zenginiz ama kim yakacak? Mesela o büyük çini sobayı. Bedestenden aldığımızı söylüyorum. Dünyada ben beceremem.'' Bir eski paşa konağından gelen bu sobayı çalışma odasına kurmuşlardı. Mümtaz düşünüyordu. Daha evlenmeden sadece karar verir vermez evvela değişiklik aramaya başladık. ''Sümbül Hanım var ya. Sümbül Hanım bu gece ihsanlarda kalacak.'' Mektup bırakırız yarın gelir Emir Gandhi'ye çıldırıyor. Peki bu gece ben yakarım hadi gidelim. O da boğazı çok seviyordu. Suat'ın evi öğrenmesi hiç hoşuna gitmemişti. Nuran yarı alay ısrar ediyordu. Hep yakarsın değil mi Mümtaz? Benim yapamadığım işleri sen görürsün değil mi? Daha evlenmedik ehli iş bölümü yapıyoruz. Nuran gayet ciddi cevap verdi. Rahatımız için, müstakbel rahatımız için. Mümtaz araya laf girmesini istemiyordu. Bir türlü bu apartmana alışamamıştı. Bu eşya arasında o kadar ıstırap çekmişti ki. ''Hadi gidelim. Şuradan hazır bir şeyler alırız. Yarın Sümbül Hanım gelince her şey düzelir. Sen sobayı yak yemek kolay. Ondan zevk alıyorum. Aile mirasıdır.'' İskeleye indikleri zaman vakit akşama yaklaşmıştı. Birkaç saatin içinde kar epeyce tutmuştu. Deniz pusluydu. Nuran Emin Bey'in bulunduğu geceden sonra evi görmemişti. Çocuk gibi seviniyordu. Kim bilir bahçe ne haldedir. Eve ilk geldiği gün Mümtaz ona bir kısmı henüz çiçekli meyve ağaçlarını... Cariyeleriniz diye takdim etmişti. Ondan sonra bu şaka devam etmiş, Mümtaz'la beraber bütün ağaçlara eski cariye adlarını takmışlardı. Şimdi onları bu adlarla hatırlayarak merak ediyordu. Mümtaz, kışın o kadar kendisini üzen hadiselerin arasında, Nuran'ın bunları unutmamış olmasına tahçüp ediyor, İşin fenası, Nuran'dan bu hayretini gizleyemiyordu. Ne garip! ''Beni adeta kendine yabancılaşmış sanıyorsun. Neredeyse adını sormadığım için teşekkür edeceksin.'' Ve yüksek sesle bahçeyi sayıyordu. ''Acaba razı dil kalfa ne haldedir? Üşür değil mi şimdi zavallıcık?'' Razı dil kalfa bahçenin biricik elmasıydı. Bu hafta Mümtaz'ın hayatında mesut diyebileceği son günlerdi. Kışın sıkıntısı içinden, yazın güzel günlerine birdenbire çıktılar. Saadet dediğimiz o turfa meyveyi, onun bütün lezzetini, insan hayatını şiir ve sihirle dolduran, bir sanat eserine benzeten şeylerin hepsini genç adam bu hafta içinde tattı. İkisi de bu son aylarda çok sıkılmıştılar. Onun için saadetleri bir nekaat sıtması gibi geliyordu. Sanki çok uzun hastalıklardan sonra yeniden hayata kavuşmuşlar gibi birbirlerine sarılmışlardı. Mümtaz, Nuran'la beraber olmanın verdiği asap için içinde tekrar Şeyh Galip'le meşgul olmaya başladı. Kitabın planını tamamıyla tanzim etti. Eskiden yazdıklarının hepsini atacak, yeni baştan işe girişecekti. Geldiklerin üçüncü gününe uğrana, kitabı artık vazıh olarak görüyorum dedi. Ben de ceketindeki düğmenin boş yerini. Mahsus mu yapıyorsun Allah aşkına? Neden mahsus yapayım? Evlilik hayatına hazırlanıyorum. İş bölümü yapmadık mı? Pencereden karşı sırtları örten karın üstüne akşam çok hafif ve daha usulalı bir pastel kızıllığı atmıştı. Her şey bu tür kadar ince rengin altında bir rüya hafifliğinde yüzüyordu. Fakat hava pusluydu yine yağacaktı. Ara sıra vapur düdükleri onları gömüldükleri köşede arayıp buluyor. İçlerini ıssız dalgalara teslim olmuş kıyıların, boş boşyalıların, rüzgarla kamçılanan iskele meydanlarının, bir koridor gibi müzlim ve hayattan uzak yolların hüznüyle dolduruyordu. Bu... İstanbul'da nadir görünen karlı havalardandı. Sanki bütün mevsimi dostların yalancı yazına aldanarak tembel tembel geçiren kış birdenbire bu Şubat sonunda tam şark usulü bir hızla harekete geçmiş ve bütün ihmallerini birkaç gün içinde tamamlamaya azmetmiş gibi fırtına, sis, kar tipi eline ne geçerse hepsini kullanarak şehri alt üst etmişti. Bir gün evvel... Tulumba'nın borusundaki suya varıncaya kadar her şey donmuştu. Bahçedeki ağaçlar üzerlerinden sarkan büyük buz parçaları ile akşamın boşluğunda çok başka bir alemden gelmiş ağır, yaşlı hayallere benziyorlardı. Hakikatte de böyleydi. İki gündür mümtaz yazılmamış bir şiiri, henüz şüphenin zehri değmemiş bir hakikati, hayat arızasıyla kırılmamış bir bütünlüğü andıran manzarayı seyretmeye doymamıştı. Sanki kendi idraki ve kudreti üzerine kapanmış bakir bir kainattaydı. Bir elmas parçasının ortasında yaşar gibi bembeyaz bir dünyada yaşıyordular. Bu kadar sessizlik pek az tesadüf edilir şeydi. Her şey bütün yaz, kendi hayatları, tanıdıkları düşünceleri hepsi bu sessizliğin altındaydı. Fil hakika onun bembeyaz sahifesi üzerine her hatıra yazılabilir, her hareket tasavvur edilebilir, her tasavvur onun ne beyazlığını ne de bütünlüğünü bozmadan oradan fışkırabilirdi.'' Zaten yarı vakitlerini yazı hatırlamakla geçiriyorlardı. Yarı ömrü geçmiş günlerinin peşinden geçen Mümtaz, Nura'nın bu işte kendisine benzeyişine şaşıyor, yoksa beni taklit mi ediyorsun? diyordu. Garip şeydir ki eve girdiğinden beri Mümtaz, kendi mazilerinden ziyade Suat'ı düşünüyordu. Bu hoyrat adamın o geceki sözleri, duruşu, gülüşü ve acayip bakışı hayalinden bir türlü çıkmıyordu. Ne demek istediydi acaba diye kendisine durmadan soruyordu. Suat'la 8-10 defa saatlerce beraber kalmışlardı. Fakat Suat bir daha o bahislere dönmemişti. Hakikaten düşündüklerini mi söyledi yoksa Nura bunlardan bahsedince o kızıyordu. Başka işin yoksa git aşağıdan serçelere verilecek bir şeyler getir. Mümtaz tembel tembel kapıya doğru yürüdü. Fakat Suat'ın düşüncesi kafasından çıkmadı. Niçin Nuran'ın bu kadar peşinde, sevmediğinden eminim nedir ne istiyor bu bir talihe benziyordu. Ve onun için korkuyordu. Mutfak masasının üstünde ekmek içlerini avucunda ufalarken hep bu sualleri soruyordu. Geldiklerinin sabahı uyanır uyanmaz pencerelerin etrafında ince dantela kadar zarif, Münis çıvıltılı bir kaynaşma görmüşlerdi Nuran. Ay serçeler geldi diye bağırmıştı. O dakikadan itibaren selçeleri beslemek vazifesini üzerine almıştı. Yazık ki selçelerin tad alma lezzeti hakkında hiçbir fikrimiz yoktur. Çünkü Nuran elinden gelse bu küçük hayvanlar için hususi yemek dahi yaptırırdı. O gün akşama doğru köşkün nüfusu bir kişi daha arttı. Bu karlı ve buzlu hava Emirgan'daki siyah köpeğe tahammülü güç ve sıkıcı gelmiş olacak ki her zaman o kadar istina gösterdiği Mümtaz'ın davetini bu sefer büyük bir memnuniyetle kabul ederek içeri girdi. Şimdi Nurhan'ın kanatlı dostlarına iştahlı bakışlar fırlatarak sobanın kenarında temizleniyor, bir pencere dışında her türlü masumiyet içinde kendisiyle adeta alay eden bu nimetleri rahat bir rüyada tatmaya hazırlanıyordu. Mümtaz ekmek ufaklarını pencerenin kenarına koydu, camı kapattı, sonra Nurhan'a döndü. Tevfik Bey bizimle oturmaya hakikaten razı olur mu? Bunu çok istiyordu. İhtiyar adama hemen hemen Nuran kadar bağlıydı. Tabiatı bilinmez ki ama herhalde şimdi istiyor. Hatta odasını bile seçmiş. Birden bile sustu. Pencereden dışarıya baktı. Serçeler pencerenin pervazı üstünde birbirlerini ite ite ekmek ufaklarını topluyorlardı. Mümtaz sen hakikaten evlenebileceğimize inanıyor musun? Mümtaz duvardaki Amentu levhasından gözlerini ayırdı. Bir müddet Nuran'a baktı. Doğrusunu ister misin? Hayır. Niçin, neden korkuyorsun? Hiçbir şeyden. Yahut sen neden korkuyorsan ben de ondan korkuyorum. Emirgan'a geldikleri günden beri bu korku içlerindeydi. Nurhan yerinden kalktı, onun yanına geldi. Artık İstanbul'a dönelim, hemen yarın. Olmaz mı? İnelim. Geldiklerinin beşinci günüydü. O sabah mümtaz telefonda İhsan'la konuşmuş. Her şeyin yolunda olduğunu, pazartesi günü saat 4'te Fatih Nikah Dairesi'nde bulunmalarını söylemişti. Eve dahi uğramadan nikah dairesine. Bu iş böyle olur. Emirgandan inip evvela bize ve oradan nikah dairesine. Mümtaz sonradan bu nasihati dinlemediğinden çok pişman oldu. Ertesi günü İstanbul'a döndüler. Sümbül Hanım, evi düzelttikten sonra akşama doğru gelecekti. Bir gün evvelki temiz ve yarı mutlak çehreli kış mansarası sağnakla düşen bir yağmurun altında parça parça eriyor. Hava gece lodosa çevirmişti. Vapur adeta çalkana çalkana yürüyordu. Her taraf gül rengi bir perdenin altındaydı. Gariptir ki bu kül rengi perde onlarda, hafızanın o garip oyunuyla geçen yazı daha çok hatırlatıyordu. Ara sıra manzara açılıyor gibi oluyor, bir koru, bir cami, eski bir yalı üzerlerine doğru geliyor, bir siyah gemi teknesi, ben de hayatınızın çerçevesi içindeyim der gibi yollarını kesiyordu. Sonra her şey aynı bulanık rengi alıyor, sert sağnak rast geldiği her şeyi sanki birleştiriyordu. Beylerbey'in önünde Nuran birdenbire Mümtaz'ın elini tuttu. Ben korkuyorum dedi. Ama neden anlamıyorum? Daha bir saat evvel Bursa ile konuştuk. Hepsi iyiler, her şey yolunda. Hayır onları düşünmüyorum, başka şeyden korkuyorum. Bu gece rüyada Suat'ı gördüm. Mümtaz şaşkın şaşkın ona baktı. O da Suat'ı rüyasında görmüştü. Hem çok sıkıntılı bir rüyaydı. Babasının Bilur lambasını elinden almış. Sonra o çocukluğundaki köylü kızıyla bir kayağa binmişlerdi. Mümtaz raktımdan fakat neresi olduğunu bilmiyordu. Habattılar, habatacaklar diye helecanlar içinde çırpınırken uyanmıştı. Pek az rüya bu kadar korkunç şekilde vazıh olabilirdi. Katran renginde, mavi kayığı, Suat'ın uzun kemikli yüzünü, kızın çehresini, lambanın deniz çalkantısında alabildiği ne kadar ışığını hala bile bu vapur kanebesinde olduğu gibi görüyordu. Ehmiyet verme. Beş gündür sadece ondan bahsettik. Sonra sözü değiştirdi. Bir kahve içer misin? Genç kadının cigarasını yaktı. Gelecek günler için projeler yapmaya başladı. Fakat Nuran dinlemiyordu. Nihayet dayanamadı. Allah aşkına hülya kurmayalım. Her şey olsun, bitsin ondan sonra. Taksiden evin önünde indiler. Bümtaz bir elinde çantalar Nuran'a kapıdan yol verdi. Evin ve sokağın sükuneti genç kadının asabını yatıştırmıştı. Taşlıkta kapıcının karısı yerisi diyordu. Nuran onunla kısa bir ahbaplık etti. Emirgan'a gitmeden evvel çocuğuna mümtaz vasıtasıyla difteri serumu yapılmıştı. Çocuğun iyileştiği haberini aldı. Mümtaz elinde çantalar, onu merdivenin alt basamandı bekliyordu. Her taraf, karlı havaların hemen arkasından gelen o sefil ışıkla solmuştu. Taşlığın mavi çinileri bu ışıkta simsiyah görünüyorlardı. Merdiveni aydınlatan hava kuyusunu açılan pencereye bir kedi yüzünü dayamış, neredeyse çatırdayacak kadar kuru saman rengi gözleriyle onlara bakıyordu. Kapıcının büyük oğlu bahçede sıtmalı sesiyle her zamanki şarkısını söylüyordu. Elzincan'ın sel aldı da bir yer sevdim el aldı. Mümtaz, evin kapısından girerken Nuran'ı öpmeye karar vermişti. Girmeden evvel eşikte ve kendi içinden bu saadete gülümsüyordu. Fakat merdivene çıkıp da kapının küçücük camından sahanlığa düşen keskin ışığı görünce şaşırdı. Nuran, bir aya son merdivende olduğu yerde durdu. Nuran, ''Evde birisi var galiba.'' dedi. Mümtaz, ''Sümbül hanım aceleden lambayı söndürmeyi unutmuştur.'' diye onu teskin etti. Fakat kapıyı açtıkları zaman bu tahmini yaptığını bile unuttu. Gördükleri şey, ikisinin de bütün ömürleri boyunca unutamayacakları cinstendi. Holde, çok keskin bir ışığın altında tavana asılmış bir insan vücudu. Kapıya doğru sallanıyordu. Mümtaz da Nurhan da ilk bakışta Suat'ı tanıdılar. İdik kemikli yüzü garip ve zalim bir istihsada kısılmıştı. Sarkan ellerinde kurumuş kan parçaları vardı. Mümtaz biraz dikkat edince kanın holün serami üzerinde de bulunduğunu gördü. İkisi de kısa bir an bir şey anlamamış gibi baktılar. Sonra Mümtaz belki de bir daha bütün ömrünce gösteremeyeceği bir soğukkanlılıkla bayılmak üzere olan Nurhan'ı evden çıkardı. Ne yaptıklarını bilmeden merdivenleri indiler. Bütün bunlar o kadar çabuk olmuştu ki kendilerini getiren taksiyi hala kapının önünde buldular. Mümtaz yine rüyada gibi hareketlerinin manasından adeta habersiz Nur'anı otomobile bindirdi. Kendisi de yanına oturdu. İhsan evdeydi. Her vakit yaptığı gibi evde kim varsa hepsini odasına toplamıştı. Ne o ne macide hiç beklemedikleri bu ziyarete şaşırmak fırsatını buldular. İhsan'ın yardımıyla hadise Nur'anın ve Mümtaz'ın adı gazetelere geçmeden kapandı. Zaten Suat her şeyi izah eden bir mektup bırakmıştı. Afife, kocasının el yazısını resmen tanıyordu. Mümtaz kısa tahkikat esnasında, Afife ile Suat'ın boşanmak üzere olduğunu öğrendi. Ertesi gün Nuran Bursa'ya hareket etti. Oradan yazdığı bir mektupla, ''Ne yapalım Mümtaz, kader istemiyor, aramızda bir ölü var. Bundan sonra beni bekleme artık, her şey bitmiştir.'' diyordu. Mümtaz mektubu alınca Bursa'ya koşmuştu. Orada kendisine evvel gelen ile karşılaştı. Buna rağmen, Nuran'la uzun uzun konuştular. Genç kadın aşkı artık lüzumsuz ve gülünç buluyordu. Sana karşı her zamanki gibi dostum fakat aşktan ve saadetten, evlilikten bahsetme. Gördüğüm şey beni hepsinden iğrendirdi. Peki benim ne kabahatim var? Nuran, anlamıyorsun. Seni kabahatli bulmuyorum. Fakat saadetimiz mümkün değil artık diyorum. Böylece hiç ummadıkları şekilde birbirlerinden ayrıldılar. Biraz ay sonra Nuran İstanbul'a dönünce, Mümtaz'ın ümitleri biraz tazelenir gibi oldu. Genç kadınla birkaç defa şurada burada buluştular. Fakat bu karşılaşmalar yukarıda yer yer bahsettiğimiz sahnelerden başka bir netice vermedi. Nuran aşktan iğrenmişti. Suat'ın yüzündeki korkunç tebessüm onu hemen her yerde takip ediyordu bir defasında. Sevmekten bahseden kitap dahi okuyamam sanıyorum demişti. O zaman İstanbul'da Mümtaz için korkunç bir hayat başladı. Adım adım Nuran'ı takip eder gibi yaşıyor... Fakat onun bulunduğu yere yaklaşamıyordu. Ömürleri adeta muazi geçiyordu. Nadir karşılaşmalarındaysa Nuran'ın rahat dostluğuna cevap veremiyor. Şaşkın ve asabi, bazen delice kıskanç, bazen ölesiye hayran bir ruh haleti içinde genç kadını rahatsız ediyordu. Hareketimizin sebeplerini kendimiz bile çabukça gözden kaybederiz. Kaldı ki etrafımız için onlar çabuk kendi başlarına kalırlar. Hatta muhayyilemiz kendiliğinden bu mustakil hareketlere başka sebepler icat eder. Mümtaz için de böyle oldu. Aynı tecrübeyi beraber geçirdikleri halde bir türlü Nuran'ın kendisinden uzaklaşmasını kabul edemiyordu. Biraz sonra bu uzaklaşma için başka sebepler aradı. Genç kadının hayatına tekrar şüpheyle bakmaya başladı. Bazen de Suat'ın ölümünün kendisini bu kadar mütesir etmesini başka sebepleri yoruyor, bir kelimeyle Nuran'ı bir ölüden kıskanıyordu. Bununla beraber Suat'ı o da unutmuyordu. Sanki o feci ölüm veya karşılaşma, çünkü Suat başka yerde ve başka şartlarda ölseydi, elbette bu tesiri yapmayacaktı, bu ölümü onun hayatına eklemişti. Polisten Suat'ın mektubunun bir kopyasını almıştı. Zaman zaman mektubu okuyor, asıl düşüncesini anlamaya çalışıyordu. Geceleri karışık rüyalar arasında hemen hemen hep onunla boğuşuyordu. Ne kendisine olan ve bir aşka pek benzeyen düşmanlığını, ne inkarlarını, ne de azaplarını anlayabiliyordu. Ara sıra İhsan'la bu işi konuşuyorlardı. İhsan için... Suat meselesi basitti, o isyan duygusuyla doğanlardandır diyordu. Böyleler için mesut olmak kaybı değildir, ne de kendilerini unutmak. Fakat kendisini öldürmesi, bütün ömrünce hasretini çektiği hareket. Fakat Suat'ı tek bir düşüncede bulmaya çalışma, o karışık bir adamdı. Garip bir gururu vardı, sansüeldi, isyankardı ve nihayet hastaydı. Bu bir nisan günüydü. Oysa Emirgan'da kendini boğacak gibi dört tarafından kucaklayan hatıralardan kurtulmak için İstanbul'a gelmişti. İhsan'ın çalışma odasında konuşuyorlardı. Karşıda bütün çocukluğunun şahidi olan Ela göz Mehmet Efendi Camii'nin kurşunsuz kubbesi üstünde tesadüfün bir cilvesi olarak biten bir servidalı adeta bu Müslüman mabedin mazisi üstünden ölüme ve hayata beraber çökülüyordu. Ve bahar her taraftan taarruz halindeydi. Her taraftan gülüyor, çağırıyor, budalalar diyor. Kendisini arzuda tüketmeyen her şeye kızıyor. Göklerin geniş orkestrasıyla durmadan aşk türküleri söylüyordu. Nisan, başının etrafında deminden beri altın kavisler çizen bir arıyı eliyle kovaladı ve pencereden sokağın kenarında iten katır tırnaklarına bakarak ''Sen şeyh galibi ne yaptın?'' dedi. Genç adam ayağa kalktı. O da başka dert dedi. Bütün füsun sönmüş. Üç haftadır uğraşıyorum. Bir sayfa bile yasamadım. Galiba yasamayacağım. Nuranın gitmesiyle zihni hayatı durmuş gibiydi. Sanki genç kadın bu mazi rüyasının bütün canlı ve güzel taraflarını beraberinde götürmüş. Yerinde tıpkı Mümtaz'ın hayatı gibi bir kül yığını kalmıştı. O kadar dikkatle hazırladığı, beraberinde yaşadığı kahramanlar, bir daha dirilmeleri imkanı olmayan gölgeler, sıska ve cansız kuklalar olmuşlardı. İhsan eliyle müpen bir işaret yaptı. Aldırma geçer. Sonra birdenbire asıl söylemek istediğini söyledi. Onları kendi duygularının aydınlığında görüyordun. Kendi hayatında vehmettiğin şeyleri onlara taşıyordun. Kendileri için değil, kendi hayatında ve kendin için seviyordun. Eğer seçtiğin devrim meselelerinde arasaydın, o zaman her şey değişirdi. Halbuki sen tek bir insanın etrafında dünyayı toplamaya çalıştın. Mümtaz... İskemlenin kenarını tutmuş, onu dikkatle dinliyordu. ''İyi ama ben meselelerle meşguldüm. ''Hayır, sen yalnız Nurhan'la meşguldün. Sonra birdenbire yüzü yumuşadı. Bu da gayet tabiydi. ''Herkes için mukadder bir tecrübeden geçtin. Şimdi hayata açılacaksın, hislerinin değil, düşüncenin adamı olman lazım.'' Suat sizin saadetiniz üzerinde ısrar ettiği için kendini yıktı. ''Hiçbir şeyi kendimize kader yapmaya hakkımız yoktur.'' Hayat o kadar geniş ve insan o kadar büyük meseleler içinde ki, onu kavramak için düşüncelerimizde ve hayatımızda hür olmalıyız. Sonra daha ağır bir sesle mesuliyetini taşıyacağın fikrin adamı ol. Onu kendi uzriyetinde bir ağaç gibi yetiştir. Onun etrafında bir bahçıvan gibi sabırlı ve dikkatli çalış. Ben itham ettiğini biliyor musun? Hayır etmiyorum. Nuran seni bir takım kadar getirdi. Başkaları oralara başka yollardan geçerek gelirlerdi. Burası ehemmiyetli değil. Fakat artık düşüncesi önüne set çekmesin. Bir insan da fazla gecikilmez. Birçok şeyler gibi insanlar da kuyuya benzer. İşlerinde boğulabiliriz. Arasından geç git. Bir fikrin etrafında, düşüncenin etrafında hür oyunlarını dene. Fakat İhsan bir noktayı anlamıyordu. Mümtaz, Nura'nın aşkına bir tecrübe gibi bakmıyordu. O hayatının bir parçasıydı. En büyük bir parçasıydı. Onunla pek az insana nasip olan şeyi, aşkı ve uzviyeti ilahileştiren bir anlaşmayı tatmıştı. Bu kendi saadetiydi. Saadetini fedaya razı değildi. Ayrılırken anlamıyorlar diye düşündü. Bir türlü anlamıyorlar. O gün akşama kadar surlarda dolaştı. Kendinden uzak bir çareye, yorgunluktan bile habersiz, terk edilmiş olmanın azabına bürünerek yürüdü. Bazen realiteyi görüyor. Beyhude yere nuran itham ediyorum diyordu. Bu hissiliğinden geliyordu. Bu hissilik onda bütün binayı çürüten taraftı. Hepimiz hissiyiz diyordu. Ben de, İhsan da, Suat da. Onun için hiçbir şey yapamadık. Bizde insanı çürüten bir taraf var. Onun yüzünden hakikaten mucizeli bir aşkın çehresini çizgi çizgi bozuyordu. Daha muvazeneli bir adamda bu aşk neler yapmazdı. Birdenbire durdu. Fakat daha muvazenelisi bu tarzda sevebilir miydi acaba? Hatta sevilebilir miydi? Ortasından çıkan bir çitlenmik ağacıyla çok hususi bir güzellik kazanan harap bir mezarın önündeydi. Mümtaz kitab eden bunun, Şeyh sinan Erdibli olduğunu öğrendi. Aşağı yukarı Fatih devrinin sonu. Şehrin en eski hemşehrilerinden biriyle karşı karşıyaydı. 10-11 yaşlarında bütün vücudu sivilce ve yara içinde bir kız çocuğu mezarın ortasında oturmuş, taşların üstündeki mum artıklarını topluyordu. Mümtaz'ın dikkatini görünce, ''Bir bez bağlayın, istediğiniz olur.'' dedi. Daha şimdiden beş on para kazanç karşılığında her şeyi satmaya hazırlanmış bir hali vardı. Mümtaz neredeyse avuçlarını uzatacağını düşünerek üzüldü. Fakat kız sanki Mümtaz'ın yüzünde bir şeyler okuyormuş gibi. ''Sizin canınız sıkılıyor.'' dedi. ''Bari dua edin, tecrübelidir.'' Mümtaz deminki düşüncesinin ne kadar hafif kaldığını, bu küçük ve hasta çocuğun imanıyla ne kadar üstün olduğunu anladı. Mümtaz, onun ayakları dibinde belki de bir ölü kemiğiyle oynayan küçük erkek çocuğa bir parça bir şey verdi. Kızdan sekiz kardeş olduklarını, Merkez Efendi'nin altına düşen bir evde oturduklarını, annelerinin çamaşır yıkadığını, kendilerinin böylece geçindiklerini öğrendi. İhsanın hakkı var. Hayat benden fikir ve belki de mücadele istiyor, hissi duruşlar değil. Birdenbire içinde bir isyan yükseldi. Fakat bunun için Nuran'ı unutmak bir hem hal şart mıydı? Hem niçin unutmalı? Neden kendisini fakirleştirmeliydi? Güneşin altında terini sile sile kendisiyle konuşarak yürüyordu. İçinde ihsana karşı bir kim vardı? Bu çocuk için ve benzerleri için ben Nuran'ı unutacağım. Fakat onlar kendileri hayatlarında acaba bu cinsten bir fedakarlık yapacaklar mı? Etrafında görmediği, hiç tanımadığı ufuklara kadar alan, Kaba, haşin, kendisini itirazlarına bırakmış bütün hak sandıklarında kıskanç, her kültürün ve terbiyenin üstünden atlamaya hazır bir insanlığı görür gibiydi. Fakat benim bunu onlardan istemeye hakkım var mı? Ben kendimi verirsem cömertçe vermiş olmayacak mıyım? Sur'un tanımadığı bir kapısından içeri girdi. Küçük betondan bir polis kulübesinin yanına çömelmiş bir Ermeni kadını ona elini uzattı. ''Yardım et ki kalkayım oğul.'' Mümtaz, kalkman behemhal lazım mı der gibi baktıktan sonra elini uzattı. İhtiyar kadın güçlükle yerinden kalktı. Şurada bir kilise var da, mübarek yerdir, fakir ama. Dileğin varsa bir adak adıyı ver, kabul olur, ben oraya gidiyorum. Mümtaz daha ziyade, boş arsa parçalarına benzeyen sokaklar içinde ve çoğu bir gramfon kutusunu hatırlatan evlerin arasından yürümeye başladı. Evet, hayatı yapmak isteyenler kendilerini cömertçe ona bağışlamaldırlar. Fakat Nurhan'ın düşüncesi içinden bu cümleyi başka türlü tekrarladı. Hakikaten sevenler de karşılık beklemeden severler. Nurhan'a haksızlık ettiği düşüncesi bir türlü zihninden çıkmıyor, ondan uzak yaşamaya tahammül edemiyordu. İhsan bana fikirden bahsediyor. Ben o kadar baktım ki. Birdenbire İhsan'a karşı deminki hiddet ve yeniden duydu. Niçin hayatın üzerinde duranlar insanı anlamıyorlar? Hayat ve insan ayrı şeylerdi. Biri ötekini etiyle, kemiğiyle, alın teriyle, düşüncesiyle yapıyordu. Fakat aynı şey değildiler. Birinden birini seçmek lazımdı. Fakat Mümtaz, ikisinin ortasında sonuna kadar sallanacağını biliyordu. Ne ferdi saadetinden vazgeçebilecek, ne de etrafındaki hayatın korkunç icabını, bu on yaşında evliya türbesini bekleyen biçare kızı ve ihtiyar Ermeni karısını unutacaktı. Ben zayıf adamım. Sadece zayıf yaratılmış bir adam. Fakat hangimiz zayıf değiliz bu son sözü söylerken Suat'ı düşündüğünü kendisi de biliyordu. Nitekim girdiği küçük kahvede cebinden mektubunu çıkararak kim bilir kaçıncı defa okumaya başladı. Bu her şeyle alay eden bir sinizmle iç benliğe mal edilmiş azaplarla dolu uzun bir mektuptu. Mümtaz onu okudukça Suat'ın kendisini çok derinden yakaladığını hissediyordu. Fikirlerinden hiçbirine iştirak etmiyordu fakat azabını paylaşıyordu. Nihayetinde Suat'ın da artık kendisini bırakmayacağını, onun da realiteleri arasına girdiğini anladı. O zaman Nuran'ı ilk defa gördüğü gün onu sanatoryuma gitmek için vapura götürürken düşündükleri ve konuştukları hatırına geldi. Suat her zaman olduğu gibi ayrılırken onunla alayı itmiş. Yüzüme hakikaten ölmüşüm gibi öyle hüzünle bakma demişti. Bu dünyayı tek başına sana bırakmayan eğitim yok. Suat sözünü tutmuştu fakat, Nasıl bu şaka o zaman kendisini rahatsız etmişse, şimdi çok başka ve daha derin şekilde hakikat olunca kendisini yine öyle rahatsız ediyordu. Hayır, Suat'ın düşüncesi de Nura'nın düşüncesi gibi bütün öbürleri gibi onu bırakmayacak ve Mümtaz bütün ömrü boyunca onları beraberinde taşıyacağı için birkaç rüzgarda birden parçalanacaktı. Kitabın dördüncü bölümü Mümtaz Mümtaz genç kızlardan ayrılıp evin önüne döndüğü zaman saat 5'i 20 geçiyordu. İlk önce tramvayların her türlü binme teşebbüsünü reddeden kalabalığı seyretti. Çaresiz bir taksiye atlaması lazım gidiyordu fakat o zaman da Beyazı'da çok erken varmış olacaktı. Sabahleyin oranı rastlamış, altıda beni küllükte bekleyin demişti. Vakit daha erkendi. Onlar gelmeden evvel tek başına kahvede olmayı istemiyordu. O kadar çok insan tanıyordu ki 15 gündür ilk defa kendi arkadaşlarıyla buluşacaktı. Başkalarının aralarına katılmasından korkuyordu. Ben müdafasız adamım. Birden bir de söylediği söze kendisi de şaşırdı. Hakikaten müdafasız adamdı. Ona insanlar kendilerini ve arzularını zorla kabul ettirirlerdi. Sadece bu kadar mı ya? düşüncesi hep Nuran etrafında dolaşıyordu. Fakat korktuğu kadar hırpalanmış değildi. Talihin ihanetine uğramaya alışanların sükûneti içinde yorgun ve dalgın yürüdü. Yaz günleri rüzgarıyla o kadar hoşa giden gini caminin kemeri altında bir daha ''Müdafasız adamım'' diye tekrarladı. ''Her şeyimi alabilirler.'' Sultan kalabalığında bir dakika durdu ve etrafına baktı. Burası şehrin en işlek yeri olmalıydı. Bir yığın insan otomobil, yük arabası her tarafta kaynıyordu. Bir modern ressam bu kalabalığı hanların pencerelerinden hevenk hevenk sarkıtabilir ve hiç de yanılmış olmaz. Fakat ne kadar gürültü iyi ama neden Nurhan'ı düşünmüyorum? Hatta düşünemiyorum. Sanki iclalli muazzez bütün sıkıntılarını, kalbini burkan acıyı hatta o zenginleştirici aşkı beraberlerinde alıp gitmişlerdi. Neredeyse bu işin bittiğine memnun oldum diyeceğim. Kendisinde bu değişikliği merak ve endişeyle takip ediyordu. Genç kadını hiç düşünmüyor değildi. Hatta hayaliyle beraber yürüyordu. Fakat çok uzak, sanki aralarında kalın su tabakaları, bilmediği maddeler varmış gibi, insandaki ölüm terbiyesinin verdiği bir şey olsa gerek, olduğuyla bittiye çare yoktur diyen bir atalar sözü hatırlıyordu. Bu da aynı şeydi. Yavaş yavaş yokuşu tırmanıyordu. Ölüm düşüncesi bizde, kati vaziyetleri olduğu gibi kabul eden bir taraf vücuda getirmiş. Belki de bu, Vaziyetin tesiriydi, harp olacaktı. Kara borsanın hazırlandığını gözleriyle görmüştü. Fakat ona da o kadar mütesir değildi. Hiç olmazsa isyan hissi duymuyordu. Madem ki bir zaruret haline geldi, madem ki bu hallerin başka türlü içinden çıkılmaz, ne diye telaş etmeliydi? Bu harp düşüncesinin arasından tekrar etrafına bakındı. Bu çarşı 6 ay sonra bu vaziyetini muhafaza edebilecek miydi? Bütün dükkanlarda bu bolluk elbette devam etmeyecekti. Kumaş, kadın eşyası, fayans takımları, gündelik öteberi dolu vitrinleri şüpheyle seyretti. Otomobiller insanların arasından adeta onları birbirinden ayırarak iterek geçiyorlardı. Bir hamal sırtında çok havaleli bir yükle ona doğru yavaş yavaş geldi. Adamın boynu ve göğsü yükün altında eğilmişti. Yokuşun üstünden kendisine doğru iki kolunu yanına sarkıtmış, Sanki çok cesur bir çizgi kısaltmasında alnıyla elmacık kemikleri birleşmiş ve çene kaybolmuş gibiydi. Belki de bu çizgi kelimesinin uyandırdığı bir çağrıyla Puget'in kariyet iddilerini hatırladı. Fakat hemen arkasından düşüncesinden şüphe etti. Hakikaten böyle bir kısaltma var mıydı? Hamal daha ziyade yolunu görmek için bütün yüzü meydanda yürüyordu. Yalnız başı omuzlarının üstünde değil de göğsünden çıkmışa benziyordu. Evet göğse eklenmiş bir baştı bu. Hatta öyle de değildi. Görmüyoruz, dikkat etmiyoruz, ezberden konuşuyoruz. Adamın alnından iri taneleri akıyordu. Mümtaz'ın yanı başında bu damlılar gözlerini örtmesin diye eliyle alnını silmişti. Mümtaz kalın esmer elin hareketini hatırlıyordu. Tek başına bir kabus olabilirdi. Bütün uzviyetinde adımlarını hesap eden bir hal olacaktı. Gözleriyle görüyor, adımlarıyla yokluyor, tartıyor ve düşünüyordu. Hayır, belki de düşünmüyor... Sadece yokluyordu, tekrar durdu, arkaya baktı. Hamal henüz yedi sekiz adım ötedeydi. İri tahta sandığın bittiği yerde beyaz bez pantolonunun yamalı, bol, şekilsiz düşüşü geliyordu. Hiç de bugetin devlerine benzemiyor. Onlar gerilmiş adalenin bütün vücuttan akan kudretin ifadesidirler. Bu biçare ise sırtındaki yük tarafından yutulmuş. Adamın yüzünü bütün vüzuhuyla zihninden bir daha geçirdi. Hiçbir kuvvet ifadesi, hatta hiçbir düşünce yoktu. Sadece bir adım, bir adım daha diyordu. Küçük, kendi ayaklarının adımlarıyla parça parça yaşıyordu. Yalnız ellerinde garip bir sertlik vardı. Başını salladı ve birkaç sene evvel, insan sırtında yük taşımasını men eden o çok iyi niyetli kanunu düşündü. İstanbul'un içi birkaç gün allak bullak olmuştu. Çekçek arabalar ortaya çıkmış, yolları tutmuştu. Taşıma denen şey, Adeta güçleşmişti. Sonra kanun yavaş yavaş unutulmuş, her şey eski haline gelmiş, buhammal ve benzerleri eski yüklerine tekrar kavuşmuşlar, tabi hal adet etmişti. Tıpkı milletler cemiyeti, sulh konferansları, büyük işbirliği arzuları, harp aleyhindeki propagandalar, eserler gibi Mümtaz'ın kafasında asrımızın insanıyla buhammalın tarihi garip bir şekilde birleşmişti. Demek ki ikisi de imkansızdı. Acaba kimdi? Nasıl yaşar? Ne düşünürdü? Evli miydi? Çocukları var mıydı? Birkaç saat evvel bit pazarında gördüğü eşyaların, o ucuz tulumların, eski fistanların bolduğu bu gibiler içindi. Hayatlarını hiçbir zaman öğrenemeyeceği insanlardı bunlar. Ara sıra gazetelerde büyük, ciddi münakaşaların, hayat çiçeği zannedilen artist resimlerinin, vakili dünya havadislerinin arasında iki 3 satırlık bir fıkra, bir cinayet, ve ani ölüm haberi çıkar, o zaman gözümüzün önünde yaşadıkları halde yine bizim için gölgede kalan bu insanların hayatı, üzerinden bir tabancanın, bir hançer veya Bursa bıçağının kısa parıltısı geçtiği veya bir ev çöküntüsünün altında kaldıkları için bir saniye aydınlanır, sonra yine unutulurdu. Mümtaz bir taksimin biraz aşağısında, fındıklıya inen yokuşun sağ tarafında, un kapanı taraflarında tenekeden, kerpiçten evlerde yaşayan insanları hatırladı. Bulaşık ve lağım sularının açıkta aktığı sokaklar, pislik içinde çok zalim ve tesadüfü bir ayıklanmayla büyüyen çocuklar. Sonra onların biraz kanatlanınca baba evini susuz çeşme yalaklarına, kaldırımlara, köprü altlarına değiştirmesi. Kaç muharebeyle bu hale geldik. 93 Harbi'nden beri bir yığın felaket, İstanbul'un yarısını köylü mü, şehirli mi olduğu bilinmeyen, Fakirlikten, ihtiyaçtan başka belli bir kategoriye girmeyen bu cins insanlarla doldurmuştu. Şimdi sıra Avrupa'nın diye düşündü. Tabii tek muharebede olmayacaktı bu. Fakat kim diyordu ki tek bir muharebeyle kalacak? Muharebe olursa bu hamal askere gidecek. Ben de gideceğim. Fakat arada bir fark var. Ben Hitler'i ve fikirlerini tanıyor ve ona kızıyorum. Onunla sevine sevine dövüşürüm. Fakat bu bir çare. Ne Almanya'nın? Ne de bu fikirlerin farkında. Bilmediği, tanımadığı bir davaya karşı harb edecek. Belki dölecek. Durdu ve kendisine büyük bir ciddiyette sordu. Peki netice? Fakat bu neticeyi alamadı. Kalabalıkta birisi ona sanki mahsustan yapıyormuş gibi sürtünerek geçti ve hızla yürüyerek biraz önde yan sokaklardan birine saptı. Mümtaz bu çarpan adamın kim olduğunu görmek için başını oyana çevirdi. Garip şey diye birkaç defa tekrarladı. Adam Suat'a benziyordu. Ama Suat öldü. Tekrar bu benzeyişin derecesini tayin için o tarafa baktı. Hakikaten Suat'a benzeyen birisi uzaktan ona bakıp gülümsüyordu. Sırtında kurşini elbiseler vardı, şapkası elindeydi. İmkansız dedi. Yoksa ölüler bu kadar fena mı gömülüyorlar? Bu son düşüncesine fena halde kızdı. Bir felaketle alay etmek bana yakışmaz. Kaldı ki ölümünden az çok ben de mesulüm. Hatta yalnız ben ve Nuren. O anahtarı bulup evimize gelmeseydi burnunun dibinde o kadar gültü yapmasaydık. Fakat yalnız kendileri değildi bir üçüncü insan daha vardı. Son gece Suat Boğaz iskelesinde tesadüf ettiği bir küçük kızı da evine getirmişti. Ve bu küçük kız onu hayatı üzerinde düşünmeye mecbur etmişti. Mektubunda o zaman birden de hayatımı gördüm ve iğrendim diyordu. Genç olmaktan, hayat tarafından henüz çiğnenmekten başka bir kabahati olmayan bu kızcağıza da bu ölümden bir mesuliyet düşünüyordu. bir Allah'ı aradım, ah inansaydım her şey o kadar kolay ve tabi olurdu ki. Fakat Suat niçin Allah'ı bu kadar çapraşık yollardan aramıştı? Neden? Neye doğrudan doğruya ona gitmemişti? Bu kız elbette Suat'ın ölümünü gazetelerde okumuştu. Kim bilir ne kadar mütesir olmuştur, ne kadar çırpılmıştır, neden? Çünkü bir adamın hayatına yalnız bir gece uzaktan yatacak yeri olmadığı, bir otelde kalmak istemediği için girdi diye nasıl insanlar birbirlerini esiyorlardı. Düşüncesi bir sıçrayış daha yaptı. Suat'ı Emirgan'daki evin sofasında o kadar garip konuştuğu o gecede rakı masasının başında gördü. Emin Bey yeni gitmişti. Birden bir etrafı sanki değişmişti. Bir ses, kendi içinde bir ses, ona Ferahfeza ayininin ilk cümlesini tekrarlıyordu. Hiç göremeyeceği bir güneşin arkasında ağlar gibi içinde hasret kımıldadı. Nurhan'ı bir daha göremeyecekti. Nedir Suat'ı. Yine mi Suat? Üç gündür Suat'la müşkuldü. Dün gece de onu rüyamda gördüm. Tabii bu havadisi alacaktım. Sabahtan beri bu rüyanın tazdiki altında olduğunu şimdi hatırlıyordu. Fakat rüyanın kendisini bir türlü bulamamıştı. Yalnız bütün gece Suat'la uğraştığını biliyordu. Çok büyük bir evdeydim. Evet, çok büyük bir ev. Bir yığın koridor, sofa ve oda. Nuran arıyordum. Her kapıyı açıp bakıyordum fakat hepsinde Suat'ı görüyordum. Ona özür diliyor, rahatsız ettim diyordum. O bana gülüyor ve başını sallıyordu. İşin garibi deminki adam Suat'ın rüyadaki gülüşüyle gülmüştü. Evet, tıpkı tıpkısına. Fakat hakikaten böyle bir adam var mıydı? Bütün mesele anlaşılmıştı. Suat beraberindeydi. Belki de o küçük kız da Nuran da onu kendisi gibi hatırlıyordu. Tekrar Ferah Feza'nın cümlesini zihninden tekrarladı. Garip şey, Nami'nin hasret gülleri içinden uğranı değil, Suat'ı görüyordu. Halbuki evlenme için acelemde onun ölümüne o kadar ehemiyetsiz bir vaka gibi bakmaya hazırdım ki. Yeniden durdu ve eliyle alnını sildi. Tıpkı deminki hamalın yolun ortasında kendisinin bir adım önünde yaptığı gibi. Fakat onun elleri hamalınkiler gibi değildi. Mümtaz'ın elleri hayatla doğrudan doğruya temasa girmemişti. Onun fırınında pişmemişti. Hamalın elleri siyah, şişkin damarlı, kaba ve kalındı. Benimkiler beyaz, itinalı ve yumuşak. Emirgan'daki geceyi yokuşun başında Suat'tan ayrıldığı anı hatırladı. Ellerini Suat'ın ellerinden nasıl zorla çekmişti. Ve gözlerine de Ya Rabbim bu yokuş bitmeyecek mi? Yoksa bu benim çarmıh yolum mu? Suat benim salbim mi? Etrafına bakındı. Bir daha alnını sildi. ''Fakat hayatıma hayatımıza girmeye ne hakkı vardı? Hadi bize neyse ya o küçük kız. İnsanlar emniyet edilmeden yaşanmaz.'' Kız Suat'a böyle söylemişti, zavallı yavrucak. Tekrar yürümeye başladı. Fakat Suat aklından çıkmıyordu. Ne mektuptu o, niçin yazmıştı? Birdenbire aklında kalan cümleleri kendi kendine tekrarlamaya başladı. ''Talihimizin en hazin tarafı neresidir biliyor musun Mümtaz?'' İnsanın yalnız insanla meşgul olması. Bütün bina onun üzerine kuruluyor, dışarıda ve içeride. Farkında olsun olmasın, insan insanı malzeme gibi kullanıyor. Kinimiz, garazımız, büyüklük arzumuz, aşkımız, yeisimiz, ümidimiz hep onunla. Dilenciyi ve fakiri çıkar, merhamet ve gufran kalmaz, Birden bire fakirleşiriz. Hayır, insan insanla meşgul. İnsanoğlu insana yüklenerek yaşıyor, hatta sanatkarlar bile. Senin o evliya ruhlu dediğin insanlar bile. O gece dedi Efendi bize nasıl yüklenmişti? Şimdi son defa için dinlediğim keman konçertosunda ve tofun bana nasıl yükleniyor? Hatta onlar ötekilerden daha fazla. Çünkü üst üste kendi ruhlarının hastalıklarını bize aşılıyorlar. Sen bile mümtaz haline bakmadan neler söylüyorsun. Hem de o acayip üslubunla. Bereket versin ki can sıkıcısın yoksa mahzun mahzun başını sağladı. Beni hiç beğenmezdi fakat ne diye ölmüştü? Niçin bize böyle yüklendi? Madem ki bunu biliyordu, İhsan'ın bütün dedikleri doğru. Yalnız kendisi çok can sıkıcı, hem senden fazla, seninle hiç olmazsa alay edilir. İhsan üstelik makulde. Acil acele yoluna devam etti. Bütün mektubu ezberlemişim. Keşke İhsan'ın nasihatini dinlese ve seyahate çıksaydı. Şimdi unuturdu fakat Suat İhsan'ın hangi fikrin doğru bulmuştu? İnsan, bütün kainatta mesuldür. Evet buydu. Suat doğru fakat budalaca. Daha doğrusu ilk bakışta doğru fikrini veriyor gibiydi. Biraz sonra da itiraz ediyordu. Bu onun tabiatıydı. Bir an evvel beğendiğine muhakkak hücum edecekti. Zavallı insanlık. Hangi mesuliyet fikri? James Joyce'un Mr. Bloom'u gibi kendi korkularımızın üstüne oturmuş felsefe ve şiir yapıyoruz. Nuran'ın bu mektubu ilk defa okuduğu zaman yüzünün değişen ifadelerini hatırladı. Fakat sahne olduğu gibi göremiyordu. İkide bir sahifelerin üstünde Nuran'ın başıyla beraber Suat'ın kendi başı da eğiliyordu. Mümtaz eliyle sanki Suat'ı oradan uzaklaştırmak ister gibi bir hareket yaptı. Fakat arkasından gelen düşüncesi doğrudan doğruya ona hitap ediyordu. Ben fikirlerimin mesuliyetini kabul ediyorum. Sen istediğin gibi düşün. Ve hiçbir fasılasız deminki Hamala döndü. ''Evet, onu tanımadığı insanlarla harbi gönderebilirim. Madem ki inanıyorum, muhafaza edileceğine inandığım bir yığın şeyi var. İcap ederse ben de insanı bir malzeme gibi kullanırım.'' Ölecekti, bunu biliyordu. Hatta daha fenasını biliyordu. Bir insanı öldürecekti. Bir veya birkaç insana. Fakat yine insan için. Hayır, Suat onu beğenmemişti. Fikirlerinin mesuliyetini kabul ediyordu. Ama Hambal'ın karısı ve çocukları buna razı mıydılar?'' Düşüncesi tekrar şehrin çukur ve havasız yerlerinde, bulaşık suları akan sokaklardaki kerpiç evlerde dolaştı. Onların torunları daha rahat ve mesut olsunlar diye. Fakat kadın rahatsız değildi. Sabahleyin bit pazarındaki dükkanın vitrininde gördüğü ucuz gelinlik esvabını giymiş karşısında ''Gönderme'' diye yalvarıyordu, ''Gönderme'' diyordu. ''O da giderse çoluk çocuk biz ne yaparız, bize kim bakar?'' Ve ucuz mezat yerinden alınmış gelinlik elbisesi sırtında karşısında ağlıyordu. Gelirken sirkeci de garın etrafında daha elbiselerini giymemiş yeni silah altına alınanları görmüştü. Yanlarında küçük nişanlılar, çocukların ellerinden tutmuş kadınlar ağlıya ağlıya gidiyorlardı. Fikirlerimin mesuliyetini üzerime alıyorum. Suat bu cümleyi işitseydi hangi fikirler mümtazcığım diye gülmekten katılırdı. Fakat Suat başka türlü adamdı. Beni hiç sevmedi, hiç ciddiye almadı fakat ben onu seviyorum. Hakikaten Suat'ı seviyor muydu? Hakikaten kimseyi sevmiş miydi? Bak Nuran ondan ayrılmıştı. İçinde ona ait tek bir düşünce yoktu. İhsan hastaydı. O, o tembel tembel sokaklarda dolaşıyordu. Beni macide zorladı. Akşam olmadan eve gelme, dolaş hava al sen de hasta olacaksın. Bakamam sonra demişti. Bu son cümleyi Suat'a hitap ederek söylemişti. Adeta bir ölüye kendisini mazur göstermeye uğraşıyordu. Eliyle alnını sildi. Neden onunla bu kadar meşgulüm sanki? Zihninden onu uzaklaştırmaya çalıştı. Bu işlerin henüz olmadığı küçük mesut sıkıntılarının devrini düşünmek istiyordu. Daha iyisi hiçbir şey düşünmemek. Acele acele kazancılar içinden geçti. Dişçi mektebin önünden sabahleyin yem verdiği güvercinleri ürküterek yürüdü. Sonra tekrar karşıya döndü. Büyük kestanenin altındaki kahveden, Kimseye tutulmamak için adeta koşa koşa geçti. Caminin avlusuna girdi. Yan gözüyle saate bakmıştı. Altıya on vardı gelmişlerdir. Şadırvanda iki ihtiyar abdest alıyordu. Ne namazı kılacaklar acaba? Siyah çarşaflı, pejmürde kıyafetli ihtiyar bir kadın, çömelmiş, avucuna doldurduğu suyu yüzüne götürerek beceriksizce serinleniyordu. Elleri sanki ateşte kavrulmuş gibi küçücüktü birkaç güvercin, Avlunun mermileri üzerinde çok mücerret bir bahçede gezinir gibi salınıyorlardı. Eski minyatürlerin dilberleri gibi. Sonra kendine kızdı ve tekrar Suat'ın ağzıyla bu benzetmeyi bozdu. Değil, olsa olsa çok tecritçi bir kafada düşüncelerin dolaşması gibi. Fakat bu da değildi. Düşünmeden evvelki düşüncenin benzerleri gibi. Şimdi olmuştu. Birkaç güvercin ve çatısında dantelalı bir uçuşla bir şeyler çizseler. Öbür kapının önünde tekrar ihtiyarların abdest alışına ve bütün avluya baktı. Bu Yahya Kemal'in dediği gibi cami kurulduğu günden beri görülen bir ruh çerçevesiydi. İşte bunun devam etmesi lazımdı. Acaba eskiden çarşaflı kadın buraya gelir miydi? Fakat değişiklik sade bu değildi. Demin geçerken yarı ucu kaldırılmış perdenin altından içeride tek başına sanki caminin loşluğunu artırmamak için yanan bir elektrik ışığı görmüştü. ''Fakat cami ve abdest alan ihtiyarlar, milli olan her şey güzel ve iyidir ve sonuna kadar devam etmesi lazımdır.'' Sonra, Hamalın düşüncesiyle yeniden konuştu. ''Senin başın üzerinde pazarlık ettiğimi sanma, senin de, senin de inandığın şeyler namına konuşuyorum.'' Fakat bu sefer Hamal tek başına değildi. Şimdi Ereğli'de askerlik yapan Mehmet'ti. Boyacı köydeki kahveci çırağa da işe giriyordu. Kapının önünde başka bir ihtiyar kadın, Keskin bir Rumeli şivesiyle fakat çok yavaş sesle dileniyordu. Onun da küçük çocuk elleri, kadar küçük elleri vardı. Pörsümüş yüzünde gözleri dağ kenarlarındaki pınarlara benziyor. Mümtaz kadına para verirken bu gözlerin içine bakmak istedi fakat hiçbir şey göremedi. O kadar sert ve acıyla örtülmüşlerdi ki. Sonra tespihçinin önünde durdu. Çocukluğunun binbir geceyi hatırlatan Ramazan sergilerinin bu son ve ufalmış hatırası. İçinden geldiği âlemi birkaç tesbihle 2-3 misvaka indirmiş, küçük bir dolapta satıyordu. Nuran'la geçen Ağustos'ta bu adamdan iki tesbih almışlar ve onunla konuşmuşlardı. Bu sefer de iki tesbih aldı. Fakat tesbihleri Suat'ın birdenbire uzanan ellerinden adeta güçlükle kurtardı. Uyanırken rüya görüyorum. Kahve bu yaz akşamının koyu ışığı içinde sıcaktan uğultudan bunalıyordu. Vapur bekleyenler biraz sonra evlerine dağılacak semt insanları, plaj dönüşünde arkadaşlarıyla bir çift laf etmeye gelenler, her cinsten, her seviyeden kalabalık, akasyaların arasından sızan akşam güneşine Niobe'nin kırk çocuğu gibi göğüslerini gelmişler, vaziyet üzerinde konuşuyorlardı. Hakikaten bu güneşte kahramanca bir tahammülleri var. Bümtaz yürüdükçe Hitler'in, Mussolini'nin, Stalin'in, Chamberlain'in adlarını adeta havadan kapıyordu. Bir masa önünden geçerken tanıdığı birinin yüksek sesi söylediklerini duydu. ''Azizim, bugünkü Fransa harp edemez. Yozlaşmış millet, Andrei git gibi insanlar, zavallı git ve zavallı Fransa. Eğer Fransa harp edemezse elbette bu Yiğit'in yüzünden değildir. Başka sebepleri olsa gerek. Fakat asıl garibi bu adamın bugün için Yiğit'siz bir Fransa tasavvur edebilmesiydi.'' Birdenbire bu kahvede, bu akşamüstü, her masada söylenen sözler, savrulan kehanetleri toplayacak bir kitabı düşündü. Ne güzel bir şehadetti. Ve sadece bu harbin başındaki eğer olacaksa ruh aletini onlarla anlatmak. Hadiseler olup bittikten sonra bunun kadar alaka çekici, insan düşüncesinin garabetini gösterecek bir şehadet olamazdı. Ama sıcağı sıcağına. Mesela bu gece yazılmalı. Çünkü işler olup bittikten sonra aynı insanlar, bütün samimilikleriyle bu akşam düşündüklerini yazmak isteseler, araya hadiseler girdiği için aynı ruh halini ve düşünceyi bulamayacaklardı. Çünkü hadiselerle beraber biz de değişiriz ve biz değişince, mazimizi de yeni baştan kurarız. İnsan kafası böyleydi. Zaman onda daima yeniden teşekkür ederdi. Hal, bu bıçak sırtı hem mazinin yükünü taşır, hem de onu çizgi çizgi değiştirirdi. Bir başka masadan başka bir sesin kehaneti geldi. Azizim İngiltere zannettiğin kadar zayıf değildir. Görürsünüz asıl kazanan Mussolini olacak. Herif 24 saatte Paris'tedir. Kendisini Cabi İsmet Bey'in 3. Selim devri için yazdığı kitabı okuduğu zamanlarda sandı. Bonapart nam general haber gönderdi. Kim benim padişahım? Yedi derya dolusu askerle imdadına gelirim. Tabi böyle değildi ama buna benzer şeyler. O zaman da bu şekilde bir Avrupa buhranının içindeydik. Fakat ne Avrupa'yı ne kendimizi tanıyorduk. Bu memleketin ne kadar kana akmıştı. Fransa'yı tutacağı yerde İngiltere'den ayrılmasaydı. Fakat tarih olup bitmiş bir şeydi. İhsan'la bunları ne kadar konuşmuşlardı ama şimdi İhsan hastaydı. Arkadaşları kahvenin gerisinde bahçe duvarına sırtlarını dayamışlar oturuyorlardı. Ötüden biri, Mümtaz'ı tanıyan bir garson, ''Orada sizi bekliyorlar.'' dedi. Harbi olursa bu da askere gidecekti. Arkadaşlarının yüzleri asıktı. Selim elindeki bir zarfla oynuyordu. Onu görünce seslendiler. ''Lisan nasıl?'' ''Üçten beri görmedim ama pek tehlikeli görünmüyor. Yalnız geceden korkuyorum. Tek günler daima mühimmiş.'' Bir sandalyeye oturdu, elleri titriyordu, göstermemek için cebine soktu. ''Yüzün çok solgun değil mi var?'' ''Hiç.'' dedi, ''Sıkıntılar.'' Ve cebindeki eliyle Suat'tan kurtardığı tespih yokladı. Ne kadar çocuğum zorla kendimi çıldırtıyorum. Bana bir şey ısmarlayın. Ne istersin? Deminki garson masayı elindeki bezle silerek saydı. Kahve, çay, ayran, limonata, gazoz. Mümtaz talebelik senelerinin arasından onun yüzüne yeni terleyen bıyıklarına baktı. Bir gün emanet ettiği çantasını kaybettiği için onu azarlamış sonra dost olmuşlardı. Bir çay. Sonra arkadaşlarına döndü sizin neyiniz var böyle neyimiz olsun vaziyeti konuşuyoruz harp olacak mı olmayacak mı Mümtaz Orhan'ın atletik omuzlarına baktı galiba olacak dedi Bu hükmü verebilmesine kendisi de şaşırıyordu bugün olmazsa yarın olacak başka çaresi yoktur İşler bir kere burad diye geldikten sonra peki biz biz ne olacağız Selim elindeki zarfı uzattı beni şubeden çağırdılar yarın gideceğim genç adam içinden düşündü Belki bana dayı Mirgan'a göndermişlerdir. İhsan biraz düzelsin de şubeye uğrarım. Sualime cevap vermedin. Mümtaz Orhan'a baktı. Dört sandalyeye birden girilmiş esmer yüzlü, caminin bahçesinden sarkan ağaçlarda, her zamanki sükûnetiyle yüzüne bakmadan onun cevabını bekliyordu. Taahhütlerimiz var. Fransa ve İngiltere'ye harbe girerse gireceğiz. İşlerinden en kederlisi idi. Bu hafta evlenecektim. Mümtaz'ın gözleri önünde, sabahleyin gördüğü gelinlik elbise, bir daha sahip değiştirdi. Fakat hayır, Nuri zengindi. Karısı bu kadar fakir eşyayı giymezdi. Daha güzel, daha süslü, yepyeni gelinlik elbiseler giyecek mücevherler takacaktı. Belki de Bedesten'de gördüğü mücevher. Fakat Nuri askere giderse, Hanbal'ın karısından yine ayrılmayacaktı. Daha muntazam, daha rahat bir hayatın içinde onun için ağlayacak. Tenha gecelerde o züyetinin her kımıldanışında onu çağıracak. Yanında bulamayınca, bütün insanlığa düşman olacaktı Küçük Leyla'yı fakülteden biri tanırdı İlk gördüğü gün ona cep kadını adını vermişti Bir gün ceketinin söküğünü dikmişti Küçücük başı göğsüne doğru eğilmiş Kıvırcık saçlarla elbisenin çizgisi arasından Ensesinin yumuşaklığına çok yakın bir şey gibi seyretmişti Leyla hakikaten lezzetli insanlardandı Şimdi başını yine böyle eğecek ve ağlayacaktı Gitmeden evlenirsin yahut izin alırsın ''Zaten bizim ne yapacağımız pek belli değil.'' Sonra birdenbire bu sıkıntılardan kurtulmak ister gibi Hülya'ya kaçtı. ''Belki de hiç harp olmaz. Bir uzlaşma çaresi bulunur.'' Fahir, ''Demin başka çaresi yoktur.'' diyordun. Ama yine her şey bir pamuk ipliğine bağlanabilir. ''Asıl fenası nedir bilir misin?'' Birdenbire durdu. Çok sevdiği bir şairin bir mısraını hatırladı. ''Pire pire desin.'' diye tekrarladı. ''Asıl, evet asıl fenası.'' diyordun. ''Şu emniyetsizlik.'' Hayat bir türlü yoluna giremiyor ve giremeyecekti. Biz harpten evvelki zamanı tanımadık, çocuktuk. Fakat insan kitapta okuyunca şaşırıyor. O ne emniyet ve istikrardı, para, iş... Düşünme şekli, cemiyet içindeki mücadeleler hepsi evvelden döşenmiş yollarda yürür gibiydi. Halbuki şimdi her şey alt üst. Hudutlar bile bir gün, bir saat içinde değişiyor. Hadiseler ve asabımız bir anda sıfırdan yüze yükselebiliyor. Evet, belki bir çare bulurlar fakat işleri halletmez. Çünkü emniyetsizlik, korku, politik adamlarını şaşırttı. Verilmiş bir yığın söz, iflas eden ümitler sinirleri bozdu. Orhan aynı dalgınlıkta. Evet bu harp çıkarsa artık geçen harp gibi kazayan çıkmayacak. Geçen harp de zaten kazayan çıkmadı. Hatta poyunkar istediği için çıktı diyenler bile var. Fakat ne olsa yine bütün dünyayı gafile avlamıştı. Herkes birbirinden korkuyor, herkes birbirine karşı az çok silahlanıyordu. Fakat halk böyle bir şeye imkan vermiyordu, olamaz diyorlardı. Bu medeniyet aslında bu kadar toptan ölüme karar verilemez. Fakat şimdi dünya bir iç harbinde. Fikirler birbiriyle kavga ediyor. Fikirler sokağa düştü. Ama o küçük bir zümre değil mi? Değil. Çünkü her an devam eden buhranlar öbürlerini, daha sakinlerini, sadece hayatlarını yaşamak isteyenleri de bıktırdı. Onun için harp muhakkak gibi. Orhan deminden beri yeni açtığı kimya laboratuvarının kapısına el kadar bir kilit asmakla meşguldü. Onu bitirdikten sonra. Bir küçük liman için değer mi? Elbette değmez. Fakat bir liman meselesi değil ki. Arkasından ne geleceği belli değil. Sonra orta yerde hakikaten bir nazi meselesi, bir takallup, bir tasallut var. Bu herif insanlığa musallat. Mümtaz hakikaten insanlığa inanıyor musun? Mümtaz Orhan'a baktı. Başka neye inanılabilir? Suat'ın mektubunda bahsettiği küçük kıza benzemişti. Ben inanmıyorum ve onların meseleleri için kan dökmek hoşuma gitmiyor. Avrupa tehlikedeymiş, bana ne? Biz tehlikedeyken o düşündü mü? Balkan Harbi'nde bir kere felaketi önlemeyi aklına getirdi mi? Asırlardır bize soğukkanlılıklı ameliyat yaptılar, kestiler, biçtiler. Birkaç asırlık topraklarımızdan ot gibi söktüler. Sonra pirinç tarlasına havuç eker gibi yerimize başka milletler ekildi. Bunları yapan Avrupa değil miydi? Hitler'i bugünün meselelerini Avrupa beslemedi mi? İyi ama bize başkalarının üst üste yapılan bu şeyler artık bir sona ersin diye düşünülebilir ve ermeli de. Bunu harple mi önleyeceksin? Madem ki ta rüz var elbette halple. Evvela kapıdaki tehlikeyi savacağım. Sonra da tekrarının önüne geçmeye çalışacağım. Fena bir şeyden iyi bir şey doğmaz. Bazen çok fena şey tek çare olur. Kangreni ameliyat durdurur. Cilt kanserini bıçakla kazırsın. Hülasa ameliyat fena şeydir ama bazen tek çare olur. Sonra yeni bir ahlakın kurulması o kadar güç ve zaman isteyen bir şey ki... Biz zannediyoruz ki o güneş doğar gibi birden gelir. Hayır, ısrapların ve tecrübelerin arasından. Onların terbiyesiyle gelir. Fikirler aramızda daima mevcut. Kıymet hükümleri tenimize geçmiş. O kadar bizimle beraber, bizimle yaşıyorlar. Fakat hiçbir işe yaramıyorlar. Çünkü kafanın bulunduğunu hayat bir türlü benimsemiyor. Halpli mi benimseyecek? 1914 ile 1918 arasının yaptıklarını gördük. Doğru, tecrübe iflas etti. Orhan laboratuvarının kilidini asmış, dalgın dalgın düşünüyordu. Böyle anlarında muhakkak bir halk şarkısı söylerdi. Nitekim Mümtaz'a cevap vereceği yerde dudakların arasından bırıldandı. Gide gide iki duvar arası, kime kurşun kime bıçak yarası. Mümtaz bu türküyü tanıyordu. Geçen büyük harpte babasıyla Konya'dayken, akşamları uğradıkları istasyonda, nakliyat Katarlarında sevk edilen askerler, sabaha doğru arabayla şehre sebze taşıyanlar hep bunu söylerlerdi. Yanık bir bestesi vardı. Ona göre geçen harpte Anadolu'nun bütün dramı bu türküdeydi. Ne garip. Halka sızlanmak ve şikayet etmek yakışıyor ve hatta affediliyor dedi. Geçen harbin türkülerine bakın ne muazzam şeylerdir onlar. Daha eskileri de öyle. Mesela Kırım için çıkan türkü gibi. Fakat münevverde hoş görülmüyor. Demek ki onun sızlanmaya hakkı yok. Demek ki mesulüz. Nuri birdenbire tekrar eski bahse geldi. Bu sefer de tecrüben iflas etmeyeceğini ne biliyorsun? Bir küçük şeyin bir saman parçasının eksikliği veya fazlası yüzünden. Bümtaz onun düşüncesini tamamladı. Halbim müdafaa etmiyorum. Neye böyle düşünüyorsun? Bir kere insanlık galip veya mağlup diye ikiye ayrılacak mı? Bu kadar kafi. Kıymet hükümleri, hatta uğrunda dövüştüklerimizi iflas ettirmek için bu ayrılık yeter. Elbette her buhranın arkasından iyi, çok iyi şeyler geleceğini beklemek hatadır. Fakat ne yapabilirsin? İşte burada beş kişiyiz, beş arkadaş. Tek başımıza düşündüğümüz zaman kendimizi bir yığın kuvvete sahip buluruz. Fakat herhangi bir hadise karşısında. Arkadaşları merakla ona bakıyorlardı, o devam etti. Sabahtan beri kendi içimde bunu münakaşa ediyorum. Fakat birdenbire tekrar deminki fikre döndü. Bilakis daha kötü şeyler, çok kötü şeyler de çıkabilir. Sabahtan beri neyi münakaşa ediyordun? Sabahleyinki Mali Paşa Camii taraflarındaydım. Kız çocukları türküyle oyun oynuyorlardı. Tafetih'ten biri belki bu türküler vardı ve kız çocukları onları söyleyerek oynuyorlardı. İşte bu türkülerin devam etmesini istiyorum. O müdafaa harbi, o başka Bazen bir müdafaa harbi çehresini değiştirebilir. Tabii harp olursa behemal gideceğiz demiyorum. Çünkü hadiselerin ne olacağını kimse bilmez. Bazen en umulmadık yerde bir kapı açılır. Birdenbire bir bakarsın, hesapta olmayan bir vaziyet hasıl olmuş. O zaman harbe girip girmemek senin ihtiyarında olan bir iş olur. İnsan hakikaten düşünce şaşırıyor. Geçen harbin başında insaniyeti idare edenlerle bugünküler arasındaki fark akla sığar şehit değil. Mümtaz hayalinde... Bir şeyler soracakmış gibi ihsan aradı. Tabii çok ayrılık var. O zaman insanlık bir tek fabrikadan çıkmış gibiydi. Ne kadar çok şeye hürmet ediyorduk. Sonra o asırlık diplomasi, onun nezaketleri, itiyatları, halbuki şimdi mahalleye deli taşınmış gibi bir şey Avrupa kalmadı. Avrupa'nın yarısı halkı kışkırtmakla, kimler, yeni masallar icadıyla tutuşan sergüzeşçiler elinde. Konuştukça deminki sabit fikirlerden, hayallerden kurtulduğunu sanıyordu. Biliyor musunuz, ben ne vakit vaziyetten ümit kestim. Rus-Alman ademe tecavüz baktı imzalandığı gün. Ama solcular pek beğeniyor, bir dinlesen. Hepsi şimdi Hitler'i övüyorlar. Sanki Rayştak yangını mahkemesi olmamış gibi. Nuri'nin yüzü hiddetten sapsarıydı. Sanki o kadar cinayet yapılmamış gibi. Tabii överler. Fakat işarı ahire kadar. Anlıyorsunuz ya, kıymet hükümlerini insan bir kere kaybetmesin. Onun için harbi sevmemekle beraber... ''Harpten korkmuyorum ve bekliyorum.'' Kendisinde hiç tanımadığı bir katiyetle konuşuyordu. Karşı kahvelerin birisinde bir radyo veya gramofon, akşam saatine başka bir sarsıntı getirdi. Eyyubi Bekir Ağa'nın mahur beslesi akşamın içinde yüzdü. Mümtaz olduğu yerde sarsıldı. Dinlediği beslenin arasından Nura'nın dedesinin mahur beslesi, aşkın ve ölümün o muzlim şiiri içine doluyordu. Kendi kendine ''Yarın gidecek ve benden dargın olarak.'' Birdenbire içinde garip tahammül edilemeyecek kadar büyük bir hiddet kabardı. Neden böyle oldu? Niçin herkes bana böyle yükleniyor? Huzurdan bahsediyordu. Peki benim huzurum nerede kaldı? Ben yok muydum? Bu kadar yalnız ne yapacağım? Hemen hemen genç kadının kelimeleriyle konuşmuştu. Huzur, iç rahatı. Bütün mesele burada. Orhan sözünü bitirmedi. Devam et. Hayır söyleyeceğimi unuttum. Yalnız bir noktada haklısın. Fenalığı kabul etmemek lazım. Haksızlığı her kabul ediş daha büyüğünü doğuruyor. Bir nokta daha var. Haksızlığa hücum ederken yeni bir haksızlık yapmamak. Bu harp olursa eğer çok kan dökülecek. Fakat çekeceğimiz ıstıraplar beyhudi olur eğer metodu değiştirmezsek. Huzuru nuranda değil içimde aramalıyım. Bu da ancak felaketli olur. Kalktı. İhsan'ı merak ediyorum dedi. Beni mazur görün. Sonra bu düşünceleri de bırakın. Kim bilir belki hiç harp olmaz, belki de biz girmeyiz. Biz çok kan kaybetmiş milletiz, epeyce ders aldık, hadiseler imkan verir, belki hiç girmeyiz. Arkadaşlarından ayrılırken böyle bir harp olursa geçireceği safhalar üstünde hiç konuşmadıklarına dikkat etti. Buna içinden sevindi. Fakat hakikaten olacak bu, Yeni başında bir ses. Aldırma dedi. Güzel konuştun, rahatladın, bu kadarı yeter. Bu Suat'ın alay eden sesiydi. Belki de ondan kaçmak için koşa koşa tramvaya atladı. Hasta hep eskisi gibiydi. Zayıflamış yüzü hummanın ateşiyle kızarmıştı. Dudaklar çatlak ve gergindi. Zaman zaman diliyle onları ıslatmaya çalışıyordu. Artık eski ihsan değildi. Belki onun bir hatırası olmaya doğru gidiyordu. O kadar ki onu böyle görmek, bu kader yolun yarısında karşılaşmaya benziyordu. Yalnız kendisinde başka tanıdıklarında kalmaya bir hazırlıktı bu. Çeylesi biraz daha yorulsun, içten ufalsın, Sadece bizdekiyle kalacak, bizim içimize geçecek. Ellerine baktı. Damarları dışarıya çıkmış, kavrulmuş gibiydiler, fakat canlıydılar. Başka türlü bir hayat tarafından zapt edilmiş, başka bir iklimde yaşıyormuş gibi canlıydılar. Bu, 40 derecenin iklimiydi. Fakat sade o değildi. 40 derece bu iklimi tek başına yapmıyordu. Bir yığın küçük mikrop, basıl diye anılan, Hususi aletlerle gösterilen, ince sırça tüplerde, kıl borularda hapsedilen, cins cins hayvana aşılanan, böylelikle üretilen, yaşaması çoğalması için hususi vasıtalar aranan, sıcaklıklar, soğukluklar bulunan, etrafındakilerden ayırmak, hakiki, küçük, gözle görünmez hüviyetlerinde yakalamak için bir yığın tecrübeye girişilen, en akla sığmaz şekillerde boyanılan, kırmızı kandan derece derece kirli yeşile doğru giden mavilerde muhafaza edilen varlıklar… Onların şartları vardı. Ve bu mahluklarla beraberinde taşıdıkları bu şartlar, bu 39 ile 40 arasındaki sıcaklık derecesini, hayatla ölümün arasında bizim coğrafyamızdan çok ayrı bir iklim, çok hususi bir yükseklik, boğucu, çürütücü bir bataklık, binlerce metre yüksekliklerde duyulan bir hava darlığı, bilinmeyen gazların terkibiyle kaynaşan bir volkan ağzı gibi bir şey yapmıştı. Hastanın göğsü fena işleyen bir körük gibi inip çıkıyor, kurtarıcı, devam ettirici nefesi bir türlü yetecek miktarda bulamıyor, ağız yutarcasına bir iştaha ile aldığını, belirsiz bir harekette delik bir lastiğin havasını bırakması gibi hiç fark ettirmeden boşanıyor. Yutma ne kadar çabuk oluyorsa ve ne kadar göze görünüyorsa kusma da o kadar belirsiz oluyordu. Öyle ki artık buna bu hırıltılı ve en şematik fonksiyonuna inmiş, yetersizliği içinde inip çıkan uzva, insan göğsü demek güçtü. Başı ucundaki yarı örtülü ışıkla bu sefalet daha göze çarpar şekilde aydınlanıyordu. Bu hasta odası ışığı da garipti. Sanki her şeyi kendisine mahsus bir işaretle gösteriyor. Burada şu ve şu, ötede şu ve şunlar var diye ısrarla sayıyordu. Ben çok hususu bir hali. 39 ile 40 arasındaki bir hattı en son eşiği bekliyorum, onu aydınlatıyorum diyen bir ışıktı bu. Fakat bu konuşma, Mümtaz'a göre her şeyde biraz vardı. Yatak, hastayla beraber kabarmış, onun ıstırabını benimsemişti. Perdeler, gardrobun aynası, odanın sessizliği, gittikçe hızını artıran saat sesi. Her şey, bu 39 ile 40'ın arasının ne acayip korkunç bir dehliz, Malumden meçhule, adetten sıfıra, şuurdan mutlak atalete geçen nasıl çetin bir yol olduğunu gösteriyordu. Bu bir saltanat, orada yatan, elleriyle 36 derecenin tabi ikliminde hiç yapmadığı hareketleri yapan, bulunduğu yükseklikte göğsünü biteviye indirip kaldırıp ciğerlerini serinletecek hava arayan gerilmiş, yıllardır lülesinden su akmamış kır çeşmelerinin önündeki, o bir parça suya, diye hasret topraklar gibi çatlamış dudaklarıyla, aydınlığı kusan gözleriyle, içinden ufalan yüzüyle ben artık eskisi gibi değildim diye avaz avaz ilan eden bu hastanın huzuriyetinde bu saltanat dokuz günde kurulmuştu. Dokuz gün içinde eskisi olmaktan, herkese benzemekten çıkmış, hayatın kenarına çekilmiş orada, yalnız dikkat edilirse şaşırtıcı olan bir değişme içinde yavaş ve emin bir şekilde onu kurmuştu. Tanıdığı adamdan bu odada ne vardı? Maddenin sırabından başka hemen hemen hiçbir şey. Gözlerinde parlayan ışık bile insana tanıdan varlığın ifadesi gibi gelmiyordu. Neredeyse herhangi bir aksi taşıyan bir madde de bu kadar parlar diyecekti. Fakat hayır, hastanın gözleri başka türlü parlıyordu. Sanki bulunduğu uçta onun düşüncelerini okuyormuş gibi bir şeydi bu. Neden hep böyle kötü düşünürüm? Bu kadar korkan diye kendini içten azarladı ve konuşmak için yanına doğru yanaştı. Fakat hasta ellerini ellerine, ellerine alınca gözlerini kapanmıştı, konuşmak istemiyordu. Küçük bir sessizlik oldu. O zamana kadar duymadığı cinsten bir sessizlik. Buna sessizlik denemezdi. Çünkü masa saati alabildiğini işliyordu sanki her şey onun emrine bilinmişti. Gittikçe artan bir suratle başka bir zamanı. İnsanın dışında denebilecek bir zamandı. İnsan ömrünün zamanı arasında bir zamanı, yolun yarısına gelmiş bir oluşun, biraz sonra tek bir sıçrayışta kendisini tamamlayacak korkunç bir istihalenin zamanını sayıyordu. Bu mücerret hareketin değilse bile insandan boşalmaya çalışan, ölüme doğru giden bir değişmenin zamanıydı. Bir sürfenin böcek haline, böceğin kelebek haline girdiği anlarda bu oluşları benimsemiş, onların nabzı olmuş, onları içinden idare eden zaman yok mu? İşte... O cinsten bir zamandı. Ve bu gece burada yatanın da böyle bir mahiyet ve cins değiştiren hayvandan ne farkı vardı? Hasta gözlerini açtı. Dudaklarını elinden geldiği kadar ıslattı. Mümtaz küçük bir kaşıkla suyunu verdi sonra eğildi. Bu kabustan kurtulduğuna memnun. Nasılsın abi diye sordu. İnsan eliyle her manaya gelebilecek bir işaret yaptı. Sonra kendisine ait bir hüküm vermekten çekiniyormuş gibi... Sen nasılsın demek için dilini güçlükle ağzının içinde dolaştırdı. Durdu. Kendisini biraz yukarıya doğru çekmeye çalıştı fakat yapamadı. Göz birdenbire darlaştı. Eller hareketlerini artırdılar. Yüz boğulacak gibi kızardı. Bir doktor getirsek Mümtaz ben korkuyorum. Mümtaz bu gecenin sayılı gecelerden biri olduğunu biliyordu. Fakat krizin bu kadar kuvvetli olacağını tahmin etmemişti. Onun için hastanın gittikçe fenalaşan haline adeta şaşkınlıkla baktı. Kafasında korkunç ihtimaller birbirleriyle çarpmıştı. Ya ben yokken bir şey olursa diye düşündü. Şaşkınlık içinde o zaman getireceği doktoru ne yapacağını düşündü. Bir saniye içinde o hiç sevmediği antipatik yüzlü mahalle doktoru gözlerinin önünden geçti. Ötekiler tanıdıkları hepsi dediler. Haksız mıydılar? Bu sıcak mevsimde kendisi de şimdi bir hastalık olmasa burada mı olacaktı? Gözlerinin önünde Vaniköy'den kandil diye giden yol, kablonun büyük elmas iğnesiyle balıkçı ışıkları, yıldız çalkantıları, kuş ve böcek sesleriyle, tıpkı geceliğin perdesi indirilmiş büyük yalı pencerelerinin camlarında seyredilen ve ışıktan yapılmış ebruları andıran o sade parıltı ve renk perdesi hayaller gibi canlandı. de mümtaz, herhangi fena bir ihtimalde, Hiçbir işe yaramayacak doktor sırtında kendisini bu yolda, bu aydınlığın içinde yürür gördü. O zaman muhayyelesinin bu korkunç ihtimallere rağmen hala uzakta yaşadığını, çok mühim bir tarafının yalnız doğuranı düşündüğünü anladı. Kendisinden hodbinliğinden mahcup ayağa kalktı. Macide enjeksiyon yapmasını biliyordu fakat bu kadar güç bir işi ona nasıl emanet etmeliydi. Tekrar ihsana baktı. Tam bir boğulma içinde çırpınıyordu. Mümtaz'ın tereddüdünü Macide yendi. Ayağa kalkarak İğne yapacağım dedi. Bu hiç tanımadığı bir macideydi. Sapsarı, gözleriyle her itiraza meydan okuyan, erkeğini kurtarmaya karar vermiş, bu kararla kendi kafasındaki zaafları yenmiş kadındı. Mümtaz İsa'nın koluna açtı. Macide vakit kaybetmemek için iğnenin ucunu sadece alkolle silerek çırngaya taktı. Sonra ışığa kaldırdı. Gözlerine inanamıyormuş gibi Mümtaz'a gösterdi. Mümtaz, İhsan'ın kolundan geniş, atletik formunda ince bir kan izinin hala güneş yanığı geçmemiş üzerinde yol attığını gördü. Hastanın annesi, bütün bu işlere şaşırmış yüzüyle çok korkunç bir şey gibi bakıyordu. O uzviyete herhangi bir müdahaleden korkardı. Fakat hasta ferahlamıştı. Ne olur Mümtaz, bir doktor çağır. Bunun Muran mı söylemişti yoksa büyük yengesi mi? Fakat Muran uzaktaydı. Bu gece. Bu küçük evdeki korkuyu, tedaşi bilemezdi. O yarın İzmir'e gidecekti. Şimdi belki de eşyalarını hazırlamakla meşguldü. Yahut Fahir'le evde konuşuyorlar. İstikbal için projeler hazırlıyorlardı. Bir rüyadan yeni sıyrılanların garip ve sarsıntılı idrakiyle elinden kalktı. Gördüğü iplik inceliğindeki kan onu alt üst etmişti. Halbuki neydi? Vücudumuzda kilolarla taşıdığımız bir şey. Behemal lazım mı? Macide de kaynanasının fikrindeydi, ne olur ne olmaz diyordu. Mümtaz kapıya doğru yürüdü, doktor çağıracaktı. Doktor çağırmak adetti. Hastalar iyileşsin iyileşmesin doktor çağrılmalıydı. Ne hayat ne de ölüm adını verdiğimiz kardeşi doktorsuz olurdu, hele ölüm. Yaşadığımız dünyada başında doktor olmadan ölmek adeta ayıptı. Bu ancak muharebe meydanlarında, insanların toptan binlerce, on binlerce öldükleri zaman olabilirdi. Çünkü ölüm aslında pahalı bir şeydi. Fakat bazen ucuzlar herkesin olurdu. O zaman ne doktora, ne eczacıya, ne ilaca, ne de herhangi bir şefkate ihtiyaç olmadan insanlar birbirlerine sokularak, birbirlerini kucaklayarak, birbirlerinin içine geçerek, birbirlerinin en hususi taraflarını paylaşarak ölürlerdi. Fakat evinde, yatağında kendine mahsus ölümle ölmek bu muayyen kaideleri olan bir şeydi. Hafız, papaz, doktor, Kur'an sesi, eczacı havanı, Göz yaşı, takdis edilmiş su, çan sesi. Ancak bunlarla ölüm tamamlanabilirdi. Bu insan kafasının tabiatın nizamını eklediği bir şeydi. İnsanların arasında bu iş böyle olurdu. Baka tabiat bundan habersizdi. Bu ilavenin varlığını bile bilmezdi. Tabiatın ölümü başkaydı. O kozmik zamanı kendi içinde duymak, onun dağıtıcı pervanesi uzriyetinde ve ruhunda döndükçe, evvela hatıraları ve hafızayı, sonra duyumları ve duyuları perde perde kaybetmek, sonsuz boşlukta bu pervanenin hızına göre birbirinden uzaklaşan bir yığın zerreye dağılmak, işte tabiattaki ölüm. Macidenin tam vaktindeki cesaretiyle ihsanın içinde bu pervane durmuştu. Tıpkı düğmesi tersine çevrilen vantilatörün hastanın odasındaki gardrobun üstünde, Uçmaya hazır bir kuşu andıran o hareketsiz duruşu gibi. Evet durmuştu ve bu da bir şeydi. Hastanın yüzüne bir daha baktı ve odadan müpen bir işaret yaparak çıktı. Yavaş, adeta su içinde yitirir gibi kendisinin de layıkıyla bilmediği bir takım düşüncelerin arasında hareket ediyordu. Sanki eşyayla kendisinin arasında bir yığın perde vardı. Yahut da içinde kımıldadığı, düşündüğü, konuştuğu alem asıl yaşadığı alem değildi. Bir nebi sadece müşahit şahsiyetle etrafıyla temas eder gibiydi. Bununla beraber her şeyi görüyor, kaydediyor ve düşünüyordu. Fakat bu görme ve düşünme, hatta konuşma adeta dumanlaşmış, kesafetini kaybetmiş bir hüviyetle oluyordu. Taşlığın lambasını yaktı ve her zaman yaktığı gibi aynaya baktı. Mümtaz hiçbir aynayı kaçırmazdı. Aynalar onun için insan talihinin renzi, zihnin gaybe doğru uzatılmış bir imkanı gibiydiler. Bu sefer de aynaya baktı. Düz bir lurda aydınlık küçük bir sarsıntıyla yerine oturdu. Ve bütün taşlığı derhal içine aldı. Aynalar garipti, derhal işe başlardırlardı. Henüz uykudan uyanmış bir hali vardı. Taşlığın öbür ucunda dört ayakkabı vardı, dördü de hastanındı. Duvarda kalın saplı şemsiye asılıydı. Acaba bunları tekrar kullanabilecek miydi? Niçin olmasın? Dağıtıcı pervanın hızı insanın içinde durması yaşamak için kafiydi. O zaman kozmik zamandan insanın hayatın zamanına geçilirdi. Bu düzeltici her yarayı kapayan, her pürüzü temizleyen bir zamandı. Orada saatler insanoğluna dosttu. Dört ayakkabı. İkisini yazın başında almıştı. Biri siyah, biri sarı. Fakat ikisi de kışın giyilebilecek cinstendi. Abi yazın kışlık ayakkabı almışsın diye alay ettiği zaman böyle zamanlardaki ciddi tavrıyla ben ihtiyatlı adamım demişti. İhtiyatlı adam. İhtiyatlı olsaydı hiç zahtüre olur muydu? Tekrar ayakkabılara baktı. Şu dünyada etrafımızdaki şeylere ne kadar az sahip olabiliyoruz. Bu ayakkabılar bu şemsiye, bu evin içindeki eşya, evin kendisi her şey gibi onundu. Yalnız kendisinin olanlar vardı. Başkalarıyla paylaştıkları vardı. Fakat yarın Allah göstermesin ona bir şey olsa hepsi onun olmaktan çıkacaklardı. Meğer ki hatırlayan bir insan bir hafıza bulunsun. Hakiki tasarrufumuz yalnız insanla ve insandaydı. İnsan zekası, insan kalbi, insan ruhu, insan hafızası. İnsan çekilince orta yerde hiçbir şey kalmıyordu. Vaka bazı hayvanlar da sahiplerini ve yaşadıkları yeri unutmazlar. Fakat bu da insandan kendilerine geçen bir şeydi. Elektriği söndürdü. Dört ayakkabı şemsiye, küçük masa üstüne konmuş akşamdan alınmış öteberi, taşlığın ucuz cinsten maltızı her şey silindi. Aynanın bir duru pencereden giren belirsiz ışık altında kenarsız, hatta şekilsiz bir takım gölgeler diyarı oldu. Her şey... Ne kadar çabuk silinmişti. Bir tecrübe yapan insan haliyle tekrar lambayı yaktı. Bir an için tekrar düz satıhta ve onun bir kısmını daha parlak bir tekrarla içine aldığı taşlıkta her şeyi bütün vuzuhuyla, kendi üstlerine toplanmış şekilleri ve hacimleriyle, birbirleriyle olan sessiz alakalarıyla canlı, ahenkli, varlıklarını müdrik, hatta var olmaktan, beraber bulunmaktan, herhangi bir bütünü tamamlamaktan adeta memnun canlandılar. Bunlar bensiz de mevcut. Bir ışığın olması kafi. Işık yani herhangi bir ihsaslar manzumesi ve onun emrinde onunla işleyen bir şuur, bir hafıza. O halde ben lazımım. Ben ve yahut herhangi biri, İsterse en son insan. Kapıyı merdivenlerden inerken gösterdiği dikkatle kapadı. Sokak ıssız, geceye rağmen az çok aydınlık ve gecenin sesleriyle doluydu. Uzakta yolun ta başında bu sokağa ve açıldığı daha büyük yola Ortada duruşuyla yere yatırılmış bir terazi hali veren çeşmenin açık lülesi, birkaç kurbağa ve böcek sesiyle bu yaz gecesini tek başlarına kurmaya yetiyor gibiydi. Onların kurbağa sırtı gibi benekli ve yeşil zemini üstünde uzaktan gelen boş tramvay sarsıntıları, cinsi tayin edilemeyen gürültüler bir alev gibi parlıyor, sönüyorlardı. Bu, şairlerin her şeyin uyuduğunu söyledikleri saatti. Komşu kapının eşiğine sığınmış bir kedi yavrusu, insan tecrübesini henüz geçirmemiş hayvanların ani korkusuyla birdenbire adımlarını hemen ucundan geriledi ve üzerine atılacakmış gibi pufladı. Mümtaz, yalnızlığında ürktüğü bu mahluka fevkalade bir ders alacakmış gibi baktı. Ona, bu küçük yavrunun korkusuyla günlerden beri kendi yaşayışında, düşüncelerinin ıttıratsızlığında, kafasında her gördüğü, her işittiği şeyin bir musallat fikir haline gelişinde bir benzerlik var gibi geliyordu. Kaç aydır sadece sarsıntı halindeyim. Kendi halime kalsaydım yine her şey düzelirdi. Hiç olmazsa dargın ayrılmazdık. Elinden geldiği kadar hiçbir şey düşünmeden acele acele tramvay caddesine çıktı. Yolun iki tarafına boş bir otomobil var mı diye bakınarak arayarak yürüyordu. Mamma Fih doktorun evi de uzakta değildi. İki adımlık geldi. El verir ki evde bulunsun ve kapıyı açmaya, beraberce gelmeye razı olsun. Fakat doktor evde değildi. Sanki saat 8'deki kendisine, emrinize her zaman hazırım, vazifemdir diyen adam ortadan kaybolmuş. Sadece kendisi değil, bütün ev halkı uzun uzun zile basıyor, kapıyı yumruklarıyla dövüyordu. Fakat çıt bile işitilmiyordu. Evcek ölüm uykusuna mı yattılar acaba? Nihayet kapı aralandı. Pecmur'de kıyafetli bir hizmetçi, doktor bey ile hanımın geç vakit gece yatasına gitmeye karar verdiklerini söyledi. Sekizden sonra gece yatısına gidilir mi? İnsanın parası olunca sekizden sonra da gider. Hizmetçi daha fazla konuşursa uykusu dağılmaktan korkar gibi cümlesini bitirmeden kapıyı kapattı. Çaresiz Bayazıt'a e çıkacak, hükümet doktorunu çağıracaktı. Evden uzaklaştığı andan beri vehimleri artmıştı. Her an biraz daha gecikirse felaketin sakınılmaz hale geleceğinden korkuyordu. Yolda kimse yoktu. Yalnız daha ileride caddeye çıktığı noktadan caddenin biter gibi göründüğü dirseğinde birkaç tramvay amedesinin teşkil ettiği bir grup, gece içinde daha keskin görülen pembesi üstün eflatuni bir aydınlığın üstüne eğilmişler. İnsana ister istemez Ramp, ramp tablolarını hatırlatan bir gölge ve ışık oyunu içinde rayları tamir ediyorlardı. Gece içinde bu ışıkla onun kırdığı karanlığa, parlayan çehre ve elbiselere ve karanlığa yavaş yavaş modele ilerledikçe daha fazla gömülen gölgelere baka baka yürüdü. Işık her hareketi ayrı ayrı geceye nakşediyor ve çok saltanatlı bir gölge içinde yavaş yavaş ve emin şekilde formları tamamlıyordu. Böylece alelade bir iş çok kesif surette canlı oluyordu. Yanlarına geldiği zaman amelilerden biri kendisinden cigara istedi. Hiçbirimizde kalmadı diyordu. Mümtaz cebindeki yarım paketi onlara bıraktı ve yoluna devam etti. Yaz gecesi çekiş sesleri, ağaç ışırtıları, uzaklarda yolları deneyen... Boş tramvay arabalarının sarsıntılı geçişleri içinde devam ediyordu. Bayazıt'ta nahiye merkezi bu cins resmi binalara mahsus o acayip ve dolu çıplaklık içinde, iki elektrik lambasının ışığında sanki tetikte uyuyordu. Fakat çarçabuk uyandı. İlk önce nöbetçi bir polis, bilinmeyen bir yerden açık yakası ve elinde tuttuğu kasketiyle çıktı. Sonra bir hademe bir aralıkta üstünde uyuduğu iskemle ile görünmeye razı oldu. İskemle ve misafiri beraberce uyandılar. Birisi Mümtaz'a doğru ilerledi, öbürü bir adım geri çekildi. Hayır doktor yoktu. Biraz evvel çok ağır bir doğum için çağrılmış, sonra da gecikeceğini telefonla haber vermişti. Bu gece bir çocuk doğmuştu. Mümtaz'ın zihni bunu bir gazete havadisi gibi ehemmiyet vermeden kaydetti. Sonra aradığını bulamamanın şaşkınlığı içinde karşısındakilerin yüzüne baktı. Polis memuru, ''Doktor, doktor'' diye tekrarladı. Nihayet Soğan Ağa'nın biraz ilerisinde bir askeri doktorun evini iyiden iyiye tarif etti. Son derece iyi bir adamdır. İki eli kanda olsa koşar. Fakat bilmiyorum evinde mi? Nasıl evinde mi? Çocukları yazlığa taşındılar. Fakat o bazı geceler bu tarafta kalıyor. Mümtaz bu boğucu geceye biraz serinlik, biraz deniz aksi katmak için sordu. Çocuklar nerede oturuyor? Çengel köyünde. Orada bir köşkleri var. Çengel köyünde. Mümtaz kendisini bu son günlerin endişesinden uzak, Çengelköy'ünde veya Boğaz'ın herhangi bir köşesinde görmeyi ne kadar isterdi. Ne kadar isterdi ki ayaklarının altında bozuk bir yol, başının üstünde kulelinin ağaçları, o gölgelerin karanlık suda kendilerine mahsus bir alem kurdukları yerde bulunsun. Biraz ileride fabrika bekçisiyle konuşsun, sonra yavaş yavaş Vaniköy'ünden Kandilli'ye doğru yürüsün ve tam yokuşun üstünde bir taşa otursun, denizi seyretsin. Geceyi büyük ve siyah bir kül gibi koklasın. Nuran da yarınki buluşmalarını düşünsün. Nuranın adı bir sıtma gibi vücudunu dolaştı. Fakat hatırlamanın hazzı eskiden olduğu gibi saf değildi. Ona ihsanı ihmal etmiş olma vehminin azabı karışıyordu. Halbuki buraya kadar koşa koşa gelmişti. O zaman tel içinde olduğunu anladı. Fakat yine koşacaktı. Bu bir nevi yıldız işiydi. Kabahatli doğanlar bütün ömrünce daima işlerinde bu azap, Böyle koşarlardı. Ben de bütün ömrümce zavallı ihsan diye diye dar bir sokağa saptı. Kapıyı bir nefet açtı. Temiz giyinmiş bir İstanbul çocuğuydu. Doktoru sorunca yukarıda diye bir işaret yaptı ve sonra kayboldu. Hemen anında tekrar aşağıya indi. Yukarıya çıkmasını rica etti. Burası büyükçe bir odaydı. İki penceresi denize bakıyordu. Bir kenarda genişçe bir divan. Yanında iki sandalye üzerine yığılmış bir sürü plak, öbür tarafta da açık bir gramofon vardı. Mümtaz, doktorun yüzüne bakmadan evvel çalınan parçayı tanıdı. Viyolon, koncerto sonuna yaklaşıyordu. Doktor yatağının üzerinde ayağında getiriler ve külot pantolon, sırtında terden vücuda yapışmış fan hiç istifini bozmadan dinliyordu. Mümtaz, motifin insana gerçekten bir rüyadaymış hissini veren acayip bir değişiklik içinde kendi cevherinde yavaş yavaş yaklaştığını adeta gözleriyle gördü. Sanki gözlerin önünde henüz toprağa atılan bir tohum çarçabuk büyüyor, dal yaprak veriyordu. Ne beklenmedik bir hazırlanışı, süzülüşü, kendine haber verişi, tereddütleri ve nihayet bir hakikat keşfedilir gibi gelişi, kısa gelişmesini ince nüans farklarıyla tıpkı bir sonbahar bereketi gibi tekrarlayıp sonra yeniden kendi değişikliğinin mucizesi içinde kayboluşu vardı. Hiçbir şey söylemeden o da yatağın, doktorun bir ayağını çekerek kendisi için boşalttığı bir köşesine oturdu ve dinlemeye başladı. Neydi bu? Kendisine sorsalar, şüphesiz dünyada en bağlı olduğum şeylerden biri derdi. Fakat yine hiçbir şey söylememiş olurdu. İnsan talihinin bir remsi miydi? Bir şikayet veya tevekkül müydü? Hatıraların, gayri şuurun ışığında müzlim bir raksı mıydı? Hangi ölüyü çağırıyor, hangi zamanı diltiyordu? Yoksa sadece bir devin insan kılığında fakat insandan çok başka bir mahلوkun içindeki kuvveti harcamak için hayatın dışında kendi kendine dizinerek kurduğu bir başka dünya mıydı? Muhakkak ki bu da İhsa'nın başı ucunda iyiden iyi duyduğu o hususi iklim gibi, kendime mahsus sıcaklık dereceleri, boğucu yükseklikleri, sert ve diriltici rüzgarları, kahretici samları olan hususi bir iklimdi. Burada da tıpkı nabız 120'de ve hararet iken olduğu gibi, başka türlü ve çok güç yahut hiç olmazsa çok derin yaşanıyordu. Suat Ölmeden evvel bu konçertoyu dinlemişti. Hatta daha evvel bütün bir gün üst üste sade onu dinlemişti. Mektubunda böyle yazıyordu. Fakat bu tercihinin için yaptığını söylemiyordu. Konçerto ağır ıstıraplı yürüyüşünde bunun sırrını vermiyordu. Hatta Suat'ın kendisini dinlediğinden de habersizdi. O sadece alevden cevherini etrafa dağıtıyordu. Mümtaz gramofona batın bütün sırrı sanki mikrofonunun küçük madeni yuvarlığıyla diskin donuk parıltılar içinde dönen çok kapalı dünyası arasındaymış gibi bakıyordu. Kaç kere onu evinde o son gecede bu parçayı dinlerken tahayyül etmişti. Yüzü muhakkak sapsarı olmalıydı. Kim bilir belki de. Bana yazmamı teklif ettiği hikayedeki kahramanı gibi bir nevi velilik güzelliği içinde her şeye gülüyordu. Mektubunda söylediğine göre ilk önce o küçük kızla bu konçertoyu dinlemişler. O ertesi sabah gittikten sonra da kendi kendine onu çalmıştı. Ve gece mektubunu yazarken yine bunu dinlemişti. Şüphesiz ara sıra başını kaldırıyor, en sonuncu defa olduğunu bildiği için bütün dikkatiyle bu ıstıraplı yürüyüşe kendini veriyordu. Belki de bütün ölecek olanlar gibi dalgın ve her şeye kayıtsızdı. Belki de korkuyordu, yapacağı işi pişmandı. Onu yapmamak için bir çare arıyor, birisi gelsin, beni bundan kurtarsın diye kapılara bakıyordu. Acaba bu konçertonun da onun ölümünde bir hissesi var mıydı? İnsanı o kadar imkansız yerlere götürüyordu ki. Sonra birden bire aynı parçayı kendisinin de bu gece dinlediğini müpem şekilde hatırladı. Evet, şu anda içindeki hatıra acılığı o biçare uyanış beyhude değildi. Fakat nerede? ''Akşam eve geldim. İhsan'la biraz konuştum. İyiydi. Ben de yorgundum. Yattım. Sonra Macide beni uyandırana kadar.'' Diskin birinci tarafı bir hırıltıda bitti. Doktor genç adama bakmadan ikinci yüzünü koydu. Mümtaz uyanmış gibi alnını sildi. Fakat nerede? Yoksa rüyada mı? Elbette bütün parçayı dinleyemezdi. Fakat bu taptaze hatıra lezzeti, o acılık, dahil gördüğü bir adamın yatağının bir köşesine oturmuş, iki eli şakaklarında rüyasını hatırlamaya çalışıyordu.'' Hayır, konçertoyu dinlememiş Suat'ı görmüştü. Hem de çok garip şekilde. Bir sahildeydim, bir yalı rıhtımında karşımda akşamı hazırlıyorlardı. Tıpkı bir tiyatro dekoru gibi. Evvela büyük, çok büyük kalaslar getirdiler. Fakat ne kadar renkli şeylerdi, mor, kırmızı, lacivert, pembe, yeşil kalaslar. Sonra onları birbirine çaktılar. Güneşi asacağız buraya diyorlardı. Ben başımı sallıyor, rüyada güneş görünmez diyordum. Ne güneş ne ay. Uyku ölümün kardeşidir diyordum. Fakat onlar dinlemiyorlardı. Nihayet iplerle güneşi çektiler. Fakat bu güneş değildi, sadece Suat'tı. Fakat ne kadar güzel ve ne kadar renkliydi. İpler vücuduna geçtikçe yüzünde tebessüm artıyordu. Sonra onu oraya bir tiyatro sahnesi gibi hazırladıkları akşama geldiler. Batan güneş o olmalıydı. Sonra makaralar, bilmediğim aletler işlemeye başladı. Suatı bağlayan ipler gerildikçe gerildi. Ben onların etine kadar değdiğini anlıyordum ve acımaktan Olduğum yerde çıldırıyordum. Fakat Suat hiç acı duymuyor gibi gülüyordu. Her tarafı renk içindeydi, parıl parıldı. Isırap çektikçe daha fazla gülüyordu. Sonra bilmem nasıl oldu, Suat dağılan azasını rastgele fırlatmaya başladı. Sanki ipi kopmuş bir kara göz gibi bir şey olmuştu ve kendi kendine dağıtıyordu. Önümdeki denizde onun attığı renkli vücut parçalarını görüyordum. Birdenbire yanımda bir ses peydahlandı. Bak benim hissime ne düştü. Kolunu buraya bana attı diyordu, sese doğru baktım, adileydi, iki kat olmuş gülüyordu. İşte o zaman uyandım. Macide gelmiş, İsa'nın ağırlaştığını söylüyordu. Alnını sildi ve etrafına baktı. Acaba benim için ne diyecek? Oturmuş burada müzikiyi dinliyorum. Kim bilir ne delici hareketler yapmışımdır. Sonra tekrar rüyasına döndü. Belki denizin sesiydi dedi. Plak bitince doktor, konçertonun kalan parçasına baktı. Fakat genç adamın üzüntülü yüzünü görünce ''Anlatın bakalım'' dedi. Mümtaz ''Lütfen gidelim'' diye yalvardı. ''Gitmek kolay delikanlı, fakat neye gideceğiz onu söyle.'' ''Yolda söylesem olmaz mı doktor?'' dedi. Doktor gülümseyerek duvarda asılı duran ceketini giydi. Kasketini eline aldı, düğmelerin hiçbirini iliklemeden kapıya doğru yürüdü. Genç adam içinden ''Ne acayip gece ya Rabbi'm diyordu. ''Ne bitmez tükenmez gece, sanki dipsiz bir kabı dolduruyorum.'' Sokağa çıkar çıkmaz şişman doktor solumaya başladı. Mümtaz kısaca hastanın vaziyetini, gece ani olarak gelen hecmeyi, yapılan enjeksiyonu anlattı. Doktor Wilkanfreyi bir ecdat ruhunu tatmin etmek istercesine tercüme etti. Zeytikafur, zeytikafur, Kafur, zeyt Kafur, zeyt Kafur. Tavabetin yüzünü ağırtan ilaçtan biridir fakat kalp için. Halbuki iş buraya kadar getirilmezdi. Efendim bazı arkadaşlar mesuliyet almaktan çekiniyorlar. Şu varken zatüre başında önlenir. Bunu siz de yapabilirsiniz. Her dört saatte sekiz ultrasiptil. Derhal mesele halledilir. Ma mafih yola çıktık bir kere görelim. Kimdir hasta? Amcamın oğlu benden büyüktür ağabey derim. Kendisinden çok şey beklenen bir insan. Sizden başka kimsesi var mı? Annesi karısı iki çocuğu fakat karısı söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye tereddüt etti. Sanki Macide her zamanki çehresiyle karşısına çıkmış bir eli dudaklarının üstünde sırrımı fahiş etme diyordu. Ne olmuş karısı? Büyük çocukların otomobil günden beri birdenbire tam tabirini bulunca daha rahat bitirdi. Melekâtı takliyesine pek sahip değil yahut zaman zaman böyle oluyor. Gebe miydi o zaman? Evet hem son günleriydi sonra humva başladı çocuk o humma'da doğdu. Doktor bir an için yemek tarif eden bir ev kadını oldu. Hafif ve daimi bir hüzün, çok gönül alıcı dikkatler, bir nevi genç kız hali, büyük sükutlar, ani neşeler, efendim küçük büyük hafıza ıtıratsızlıkları, ah! Bu, Bu son kelimeyi Muleyre'den bir Vefik Paşa tercümesi temsil eder gibi şişkin bir edayla göğsünü kabartarak söylemişti. Sonra delikanlının koluna teklifsizce girdi. Yavaş yavaş beni koşturmakla kazanacağınız zamanı merdivenin ilk basamağında oturarak size kaybettirebilirim. Fena adam değilimdir ama cüsseme rağmen küçük kaprislerim vardır. Bir müddet sustu. Elini Mümtaz'ın kolundan çıkardı. Mümtaz bu yükten kurtulunca hayatı biraz daha çekilir buldu. Doktor ceplerini araştırdı. Sonra renkli ve çok geniş bir mendilin katlarını iyice açtı. Terlerini sildi, nefes aldı. Çalışmaktan yorulmam fakat bu şişmanlık. Varaşilof'un elma tedavisi bile pek işe yaramadı. Bir vaziyet yerleşmesin bir kere. Mümtaz politikaya girileceğini anladı. Bir vaziyet bir kere yerleşmesin. Ne korkunç hükümdü. Fakat doktor kendi açtı kapıdan geçmeye cesaret etmemiş gibi sözü çevirdi Galiba Musiki'yi seviyorsunuz Hem çok Yalnız Alafranga mı? Hayır Ala da. fakat galiba aynı adam olarak değil Sen acayip bir mahluka benzersin der gibi delikanlının yüzüne baktı Oğlum çok doğru bir şey söyledin dedi O kadar doğru ki Mesela müziki'den çok ötede, şarkla garp birbirinden ayrı, biz ikisini birleştirmek istedik. Hatta bunda yeni bir fikir bulduğumuzu bile sandık. Halbuki tecrübe daima yapılmış, daima iki çehreli insanlar vermişti. Mümtaz kendisini bu sabah yakın saatte, yapışık kardeşler grubu halinde bir yüzü maşrığa, öbürü madibe bakar, iki vücudu ve dört ayağıyla yan yana yürür gibi gördü. ''Korkunç değil mi doktor?'' ama diye ilave etti. ''İki başta değil, bir başta düşünüyorum.'' Doktor kendi telkin ettiği hayali keşfetmişti gülümseyerek ama iki türlü düşünüyorsun dedi. Hatta daha garibi iki türlü duyuyorsun ne hazin değil mi? Daima Akdenizli bir tarafımız bulunacağı gibi daima şartlı bir tarafımız da kalacak. Güneş vurmuş tarafımız şu batıcı ve keskin ayna kırıklarını ruhunda duymak. Bu tek meselemiz galiba. Hem de coğrafyadan gelen yani tarihin dehasından yani bizden evvel ve bizden sonra da mevcut. Ağabeyiniz karısını seviyor mu? Çıldırasıya zaten macideyi sevmemek kabil değildir. Hastalıktan sonra bir çocukları daha oldu. Vaziyetleri normal demek. Doktor hep kendi düşüncesinin izinde yürüyordu. Anormallik içinde normal hayat. Görüyorsunuz ya dünyada olmaz sandığımız birçok şeyler oluyor. Tıpkı yarın harp olursa bu ateş içinde yine hastaların, para sıkıntısı çekenlerin bulunması, hapishanelerde mahpusların ceza müddetlerine doldurmaya mecbur olması, muayen saatlerde karnımızın acıkması gibi bir şey. Acaba olacak mı? Ben dıştan gören bir adam sıfatıyla hemen harbin patlamasına ihtimal vermiyorum. Fakat dünya o kadar yüklü, o kadar bu felaketi kabul hazır ki... Durdu ve nefes aldı. Garip bir şey bu. Nasıl söyleyeyim? Harbin hemen patlayacağına ihtimal vermiyorum. Bu bana olmaz bir iş gibi geliyor. Çok ifritçe, çok korkunç. Hemen hiç kimsenin yapmasına cesaret edemeyeceği, en çılgın ve atılganın bile, en kurulmuş makine gibi yürüyenin, o kadar az insan olanın yahut kendisini böyle zannedenin çünkü kendimize ait olan zanlarımız daha tehlikelidir. Bile son dakikada bunu yapmaktan çekineceğini, elindeki meşaleyi birdenbire hazırlanmış ocaktan uzaklara atacağını sanıyorum. Fakat bu son ümittir. Son ümit nedir bilir misiniz? Çok defa son ümit temennilerimizin imkansızlığa akseden çehresidir. Tekrar durdu. Nefes aldı. Mümtaz henüz veznecilerde bulunduklarını büyük bir hüzünle gördü. Bununla beraber onu alakayla dinliyordu. Bu ümidin ne kadar zayıf olduğunu size bir kelimeyle söyleyeyim. Bütün ümitlerimiz senelerdir bu işi hazırlayanlarda, bu kadar ciddiyetle, riyazi bir formül üzerinde uğraşır gibi uğraşanlarda. Düşünün bir kere, bir preparasyon, bir ameliyat masası, bir tiyatro, aksiyon hazırlar gibi yıllarca onu kendileri hazırladılar. Evvela hayatın her tabii haline, her gelişmeye ve neticesinde buhran adını vererek, sonra da bu buhranlara kudretlerini 3-4 misli çoğaltacak tedbirler bularak, Şimdi neye bel bağlıyoruz, etrafımızdaki havayı böyle çıldırtanların, onu nefes alınmaz hale sokanların birdenbire bu işten vazgeçmesine, birdenbire o imkansız kaynayıştan sükunete dönmelerine, etraflarına muayyen meselelerin gözlükleriyle değil, tabii gözleriyle bakmalarına yani bir mucizeye. Asıl korkuncu, herkesin yani karşı karşıya gelenlerin ayrı ayrı ruh durumlarında olmasında, kimi refahın yahut tereddüdün olamaz düşüncesinin verdiği gevşeklik içinde, kimi saf hareketin çılgınlarında, Yahut sadece ben cesaret edersem mesele halledilir yok mu onu düşünmedi. Bir defa bu sefer elinin tersiyle alnının terlerini sildi ve fikirlerini bitirememekten korkuyor gibi acele acele söylemeye başladı. Mümtaz gecenin içindeki maiye başka şey katılmış bir kadeh gibi bulandığını görüyordu. Felaket burada ama dahası da var. En müteredditleri bile yine hareketin ortasındalar. Onun için herkes kendi vuzuhuna inanıyor. Bu inanış hitleri en delici hareketlere teşvik ediyor. Fakat bununla da kalmıyor. Yavaş yavaş harbin tek çıkar yolu olduğuna inandık. Bununla da bitmiyor. Biz muharebe olacağını sanıyoruz. Tarihteki muharebelerden biri. Halbuki dünya politikacıların burnu dibinde birleşmiş, meseleleri birbirine kenetlenmiş bir iç harbine hazırlanıyor. İç harp. Yani bir medeniyetin gömlek değiştirme şekillerinden biri. Büyük kendi realitesi içinde kavranması imkansız derecede büyük, adeta tabiatın bir hezeyanına, bir kabusuna benzeyen o kadar büyük bir uzviyetin bir istihale noktasını yaşıyoruz. Her şeyin bir işten patlamayı hazırladığı, zaruri kıldığı, tabir caizse fizyolojik bir noktadayız. Siyasi bir harbin sakınılması o kadar kolay ki bir dümen kırışı, aklı selimin bir saniye için dönüşü her şeyi halledebilir.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 Sakınılması mümkün olanla olmayanı artık tanıdığımı sanıyorum. Ölümün yerleşmek için seçtiği yeri uzaktan tanırım. Fakat bu ayrı bir şey değil mi? Neredeki uzulaşma vardır, orada biyolojik kanunların az çok hükmünü görürsünüz. Zannetmeyin ki bir benzetmeyi zorla son haddine götürmek için bedbini oluyorum. Daima müdahalenin kabil olacağına inanıyorum. Doktorum, yani müdahale disipliniyle yetiştim fakat vaziyet zorla azdırılmış... Uzziyeti öyle kavramış ki. Başka taraftan bakın. Böyle her şeyin birbirine karıştığı, her sualin birbirine muvazi olarak yürüdüğü, ümitle çalınan her kapıdan bir ejderha ağzının açıldığı bir devirde insanlığın mukadderatının bir takım Yarı deli meczupların, mesuliyetsiz peygamberlerin, production, sar production, deterministlerinin, üstün niyetlileri ancak silah seslerinde vuzuhla konuşan, idam hükümlerinde kıvamını bulan, gerçek çehresine takınan Ütopyacıların elinde bulunmasının felaketini düşünün. Alın size Stalin'in jesti. Hadiseler nasıl sıralanıyor? Hitler'de paranoyak olan hadise bu sonuncusunda tam suikast oluyor. Lenin-Mongolit peygamber çehresi nasıl birdenbire tasavvuru imkansız bir makyavele değişti? Nasıl bir polis romanı entrikası oldu? Stalin kendi çehresinin ve resimlerdeki bakışının sözünü nasıl tuttu? Dünyayı cennet yapacak bir ideal namına bir gün kendisine çevrilmek ihtimali olan silahı bütün insanlığa nasıl çevirdi? Açıkça harbi teşvik ediyor, olması imkanını hazırlıyor. Benden korkma, emin ol diyor. Küçük ve doğrusunu isterseniz son derece maharetli bir jest. Eski müverihler olsa göklere çıkarırlar. Fakat nefsini müdafaa için de olsa cürüme iştirakten başka bir şey değil. Meşaleyi tutan eli ocağa iyice yaklaşması için dürtmek gibi bir şey. Mantığına girersek kendisine göre belki de haklı. Fakat kendisine göre. Halbuki bugünkü dünyada kendisine görenin tek il olmaması lazım. Bunu size, bana, Anvers'teki banka memuruna, Brüksel'deki şimendifer konduktörüne ne bileyim, herkese anlatmak mümkün. Fakat bir misliğe, dünyayı geniş bir sahne, kendisini bir aktör sananlara, kanlı ölümü nefsi için bir hal çaresi bilerek işe başlayanlara nasıl anlatırsın? Birisi rolümü bana Allah ezberleti diyor, öbürü tarihi deternizmin içinden geliyorum diyor. Girdikleri dar sokakta eski bir konağın duvarından çiçek kokuları, bu durulmuş gece içinde sanki kaybolmuş saadetlerin, ümitlerin, berhava olmuş hülyaların hatırasıyla tıpkı bir vicdan azabı, nefse karşı işlenen bir cürümün o hiç affetmeyen bir azap meleği gibi insanı bütün ömrünce kovalayan şuuru gibi, lehine tıpkı demin dinlediği konçertonun her süzülüşünde biraz daha kendisini bulan Çokluğu içinden yavaş yavaş kendisi olarak halka halka sıyrılan ve sonunda bir altın ejderha gibi insanda çöreklenen ara namesi gibi keskin, öldürücü bir hisle içine yerleşti. Kendisini son derece bedbaht duyuyordu. Sanki bütün bu cümleri kendisi işlemiş gibi ıstırap çekiyordu ve sadece hiçbir kabahatin karşılığı olmadan çektiği bu azapla insanlığın nasıl bir bütün olduğunu, bu bütünlüğe karşı yapılan her hareketin nasıl bir günah olduğunu bir kat daha anlıyordu. Artık, hiç kimseyi tek başına düşünemiyordu. Ne Nuran, ne İhsan ağabeyi, ne yenge, ne macide, ne yazacağı kitap, hiçbir yoktu. O şimdi, dün sabah okuduğu, hatta anlamadan baktığı gazete manşetlerini görüyordu. İngiliz donanması seferber edildi. Kara ve Hava ihtiyat Kuvvetleri davet edildi. Almanya, Polonya'ya yaptığı 16 maddelik teklifi neşretti. Fransa, taahhütlerine sadık. Evet aradan o kadar çok hadise, sıkıntı, şahsi üzüntü geçmesine rağmen hepsini olduğu gibi ve asıl manalarını bilerek görüyordu. Bilir misin delikanlı meselenin vehametini nedir? Mümtaz meselenin vehametini biliyordu. Ölüm küreye kanatlarını gelmişti fakat yine dinledi. İnsanlık fena bir ihtimali bir kere kendisine ufuk bilmesin. Bir kere uçurumu görmesin. Bir daha ondan geriye dönemez. Onu giyinir. Kıymetli bir şeyiniz, iyi bir yazma, güzel bir gramofon, bir acam halınız var mı? Sakın onu satmayı bir imkan gibi düşünmeyin. Evliyseniz karınızı boşamayı, seviyorsanız sevdiğiniz kadına darılmayı bir kere olsun aklınıza getirmeyin. Sonra bu işlerden ne kadar çekinirseniz çekinin, mıknatıslaşmış gibi, arkanızdan itiyorlarmış gibi onu yaparsanız insan hayatında sakınmak yoktur. Hele kütle halinde asla. Bir kere uçurum göründü mü, ölüm simsiyah diliyle konuştu mu, acaba Nurhan'la aralarındaki dargınlık hangisinin hatırına gelmişti? İnsanoğlunun içinde çalışan o kendisi ve her yaptığını beraberce harap etme kudreti hangisinde daha evvel hız almıştı? Ben küçük bir hodminim. Dünya neyle mustarip ben ne düşünüyorum? Evde bir hastam var. Başımı delikten bir parça çıkardım mı, milyonlarca insanın hayatıyla şu dakikada oynandığını görüyorum. Sonra küçük bir kadın için. Fakat devam edemedi. Çünkü bu küçük kadının söylediği kadar küçük olmadığını ve bir sene dünya ile arasında en güzel köplüğü kurduğunu, onun hasallarıyla duyduğunu... Onun vücuduyla geniş dünyaya açıldığını biliyordu. Yelkenim, denizim, sonunda adam. Ve kendisi için gerçek ufuktu. Fikirlerini onunla derinleştirmiş, onunla bir iç nizam sahibi olmuştu. Fakat hangimizle daha evvel uçurum konuştu? Benim ipi gerdiğim muhakkak. Fakat koparan o. Hayır, hiç de böyle değildi. O ayrılmaya karar vermişti. Madem ki Fahir bana dönüyor, madem ki hastayım, sana muhtaçım, çocuğunun babasıyım, beni reddetmemelisin diyor, ben dönmeye mecburum. Mesut olamayacağımı biliyorum fakat huzur içinde buna mecburum demişti. Bütün bunları söylerken ne kadar mustarip yüzü vardı. Fakat bu mustarip yüz, genç kadının bu karara varmak için iki ay sarf ettiği gayretin kendi kendisiyle didişmelerinin yanında hiç kalıyordu. O da iki ay kendi kendisinin gölgesi, kendinin iki yol ağzında içi ezgin bekleyen bir dişi olmuştu. Mümtaz kendisini süslemek ihtiyacı diye düşünmek istedi fakat değildi. İyi biliyordu ki değildi. Olsa olsa fahiri biraz sevebilirdi. Çünkü şefkat ve merhamet de bir nevi sevgidir. Onunla son görüştükleri günü düşündü. Boğaz'dan İstanbul'a beraber inmişlerdi. Köprüye kadar genç kadına son karar üstünde tek bir kelime söylememiş. Fakat tam köprüde tekrar yalvarmıştı. Bu eski yalvarışların çok daha başka türlüsüydü. İçinde bırakılmış insanın hıncı, izzet-i yarası hepsi vardı. ''Bugün gel.'' demişti. ''Bu işten vazgeçmelisin.'' ''Beklemeyin beni çünkü gelmeyeceğim. Bundan sonra size yalnız dostluğumu verebilirim.'' Mümtaz da bu dostluğu istememişti. ''Olmaz.'' demişti. ''Bu vaziyet içinde en az olabileceğimiz şey birbirimizin dostu olmaktır. Sen de biliyorsun ki kalbini kendimden azıcık uzakta duyduğum zaman benim için her şey bitiyor. En sefil mahluk oluyorum. Bütün ahengemi, vuzuhumu kaybediyorum. Bir çare bir şey oluyorum.'' O zaman mukadder cümle gelmişti. ''Yeter Mümtaz artık bıktım.'' demişti. Mümtaz genç kadının bu sözü söylerken bu bir sene içinde onun yüzünden çektiklerinin hepsinin içinde canlandığını biliyordu. Eminim ki o dakikada benden hiç iyi bir hatıra kendisinde yoktu. Sonra birbirlerine Allah ısmarladık demişler. Genç kadın yoluna gitmiş. Mümtaz bir takım karanlık dar sokaklarda küçük eskici dükkanlarına kimlerin ve nasıl yediklerini bilmediği tahmin edemediği yiyecek şeyler satan satıcılara, her tarafına yağmur sefaleti akan biçare evlere, duvarlara, içinden gelen neşeyle aydınlanması hiç kabili olmadığını sandığı ölü pencerelere baka baka saatlerce yürümüştü. Sanki tanıdığı bildiği şehirde değildi. Sanki etrafındaki her şey mütemadiyen yağın ve yağmadığı zaman dahi sefaleti eksilmeyen bu ince, yapışkan yağmurla peydalanmış gibiydi. Bu ısrabının, kadınsız kalmış uzüyetinin parça parça ruhunun kainatıydı. Neden sonra kendisini... Dolmabahçe'de deniz kenarına inmiş, rıhtımda odun boşaltan küçük kırmızı boyalı bir takayı uzun uzun seyreder bulmuştu. Ya hep ya hiç. O zamanki düşüncesi buydu. Ya hep ya hiç yani ölüm. Tıpkı Hitler gibi konuştuğunun farkına vardı. Ya hep ya hiç. Ya dünya imparatorluğu yahut da siyah ölüm. Fakat tabiatta ne hep ne hiç vardı. Hep veya hiç beraber oldukları zaman insan kafasının o terazi mükemmeliyetinin bir sakatlığı oluyordu. Bu harikulade cihaz kendi mükemmeliyetinde şaşırınca bu muadele çıkardı. Veya onu düstur tanıyanlara, bu modil hayatı onun zabiyesinden görenlere. Bu hendisi noktada insanoğlu bütün hayatın kendi elinde olduğunu sanırdı. Çünkü bu öyle bir noktadır ki orada yalnız kendimiz varız. Daha doğrusu bir anımız. Çünkü hep veya hiç'i biz dahi biraz kendimizde derinleştirdik mi, terazi mücerred muazenesinden kıl kadar uzaklaştı mı unutur, azapların, aldatıcı hayallerin, ümitlerin, pişmanlıkların dünyası başlardı. Ya hep ya hiç. Hayır, her şeyden biraz. Genç adam daldığı düşüncelerden silkinmek istedi muvaffak olamadı. İli Cüsseli doktor koluna iyiden iyi asılmıştı. Durdu. Bir daha içini geceye boşaltır gibi nefes aldı. Birkaç kişi her şeyi değiştirebilir anlıyor musun? İyi bir ekip. Böyleyken bak bu sakin gece saatine bir de yarın sabaha düşün. Yarın sabah mümtazın önünde siyah bir kuyuydu. Fakat doktor kendi işaret ettiği bu kuyuya bakmadı bile. Ne hazin değil mi? Bir milletin veya bir sınıf insanlığın evvela bir takım çıldırtıcı şeylerle zıvanadan çıkartılması. Sonra da bir delinin veya inzivada hazırlanmış bir planın onu istismar etmesi. Benimsemesi, cin çarpmış gibi taştan taşa çarparak uçurma sürüklenmesi. Düşünün bir kere şu Almanya'yı, fert fert düşünün. Sonra kütle halinde bir sadistin eline düşünce yaptıklarına bakın. Şimdi bu sadizm, bu kudrete iman, talihe güvenme, yalnız ben düzeltirim düşüncesi, ifrata gitmiş bir cezayla öbürlerine karşısındakine geçecek. Korkunç bir kapı açılıyor. Bir set çöküyor ki arkasında yalnız sayısız felaketler vardır. Ümtaz bu kapıdan geçmek istemiyor gibi durakladı. Ben geçen harpte Alman talebelerinin ailelerine yazdıkları mektupları okudum. Hepsi insanlık mistiğiydiler. Mistik. İşte en korkunç şey. Bir kere ayağınızı topraktan kesmeyin. Her şey olursunuz. Havadan kaptığınız her şey. Çünkü uzriyetinizde parazitler oluşur. İnsanlık mistiği, kuvvet mistiği, ırk mistiği, hacelet, ıstırap mistiği. Çünkü tanrılık yanı başınızda bir aktör elbisesi gibi asılıdır. Derhal giyinmek öyle kolay ki. Bir kere insan tanrılaşmaya alışmasın. Mutlak bir fikir olduğunu, hakikatin tek göründüğü yer olduğunu sanmasın. Delikanlı beni imanlarım, şüphelerim kadar mustadip eder. Onun için kimseye zararım yoktur. Onlar mistikler öyle değil. Onlar misyon sahibidirler. Küçük çocuk gibi bir gülüşü vardır. Mümtaz bu gülüşün saflığıyla Mesut tekrar söze başlamasını bekledi. Küçükken bize bir deli hafız gelirdi. Hüddam sahibi olduğunu söyleyen bir adam. Babam define aramaya koyulmuştu. Hafız bizim selamlıkta yatar kalkardı. Erkenden kalkarlar bilmem nerelere giderlerdi. Ben selamlığa girip çıktıkça onun define yerini aramasını bazen görürdüm. Gaiple konuşurdu. Duvara yüzünü döndürür. Orada tıpkı telefonla konuşuyormuş gibi mevcut olmayanla kendi ruhunun sakatlığıyla konuşurdu. Cevaplardan suallerin şeklinden konuşmayı anlardım. Bir deli. Görünüşte zararsız bir deliydi. Fakat diline zararsız yoktur. Deli. Delikanlı daima zararlıdır. Cezbe korkunç bir şeydir. Bir gün babam yokken yine duvarla konuşmuş. Defininin bulunması için küçük Arap ahretliğin bitişik arsada boğazlanması lazım geldiğini öğrenmiş. Evde birden bile bir kıyamettir koptu. Deli hafız mutfağa girmiş. Bütün et bıçaklarını acayip dualarla okuyarak bilemeye başlamış. Haşçı evvela gözlerindeki parıltıdan şüphelenmiş. Sonra da hüddamıyla konuşurken söylediği sözlerden. Çünkü... Hem bıçakları biliyor hem konuşuyormuş. Bereket versin vaktinde yakalandı. Babam top başına kaptırana kadar neler çekmedi. Orada rahat durmadı. Her gün babamın aleyhinde saraya bir jurnal yazardı. Babanız define merakından kurtuldu mu bari? Kurtuldu yani bu sefer altın yapmaya kalktı ve neyimiz varsa merak eşli sahtekarın cebine girdi. İçini hüzünle çekti. Bu cins hastalıklardan kurtulmak zannettiğimiz kadar kolay değildir. O kadar birbirine benzer yüzleri vardır ki. Alın bugünkü Nazi hadizmini. Yarının bütün bir mazohist edebiyatını, yeraltı edebiyatını şimdiden onların kuvveti ibadetinde okur gibiyim. Yalnız zaaf vardı, gözyaşı vardı. Beni öldürün, beni parçalayın. Ben zulüm gördükçe, acı çektikçe kendimi bulurum. Sonra isyanlar başlar. Oh ferdacıyım. Ferdin hakkı kayboluyor, fert eziliyor, fert bu etkemik Babil'in kanlı tuğlası kiremide oldu. Bundan on sene evvelkilerini hatırlarsınız. Geniş göğsünü gece içinde şişirdi. Sağlık, ya Rabbim bize sağlık ver. Kuvvet değil sağlık, insanoğlunun sihati. Hayatı olduğu gibi kabul edecek sağlık. Tanrılara benzer bir ömür istemiyoruz. Bize nasip olan ömrü yaşayalım, insanca yaşamak. Hiçbir şey aldanmadan, kendimize yalan söylemeden, kendi yalanlarımıza, gölgelerimize tapmadan yaşamak. Mümtaz, bu da bir başka türlü peygamber diye düşündü. Mahallelerine girdiklerinden memnundu. Bu kadar düşünce, bu kadar tezatlı muadile hoşuna gitmiyordu. Hepsini birden omuzlarından siltmek ister gibi Nurhan'ı düşündü. Onun yanında hayat ne kadar rahattı. Her şeyin kendi kıymetinde ayarlandığı dünya. Fakat Nuran çok uzaktaydı ve yaklaştıkları evde ne halde olduğunu bilmediği bir hasta vardı. Çok sevdiği bir hasta. Yüz adım ancak kaldı diyordu, Sadece yüz adım. Ve tekrar... Bir takım hadlerin engellerin arasında yaşamanın acılığıyla içi burkuldu Ne oluyorum benden evvelkiler de ıstırap çekti Düşüncesini bitiremedi Yolun ilerisinde arsan ısırganları arasında bir gölge onlara doğru fırladı Doktor irkilmişti genç adam Ehemiyet vermeyin dedi İhtiyar bir bektaşidir Burada bir mahsende yatar Mahalle halkı tarafından beslenir İhtiyar adam önlerinde durdu Hu erenler Eliyle selam verdi Sonra galibin beytini okudu Hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen, merdumeydi -i, i ekvan olan ademsin sen, sesi kalın bir dikti. Kelimeleri eliyle bir kabartma yokluyormuş gibi harflerin ve seslerin bütün kudretini aşker direkt söylüyordu. Anlaşılmaktan, işitilmekten ve anlaşılmaktan başka endişesi yokmuş gibi hiçbir hususi ifade, hiçbir eda taşımıyordu. Her türlü peygamberlikten hatta davetten uzaktı. Böyle olduğu için daha tesirliydi. Sanki onları bir gerçekle baş başa bırakıp kendisi ortadan çekilmişti. Ve bu gerçek onların azabı olan gerçekti. Sadece onların mı? Uzak ve yakın bütün dünyanın. Bu gerçek bütün gece, daha evvelki geceler içinde dolaştıkları, ağından bir türlü çıkamadıkları karışık ve karanlık dehlizin içinde ilk yol gösterici işaretti. Doktor, iyi ama bu bektaşı değil Mevlevi. Hayır Bektaşi, ben çok konuştum. Kaç defa o, İsan Abi ve ben beraber rakı içtik. Halis Bektaşi'dir. Gayet güzel nefesler söyler. Bu beyti ayrıca seviyor. Bana bir gün tek hakikat budur. İnsana hürmet etmeli, bu hürmeti zorlamadan içimizde duymalıyız diyordu. Ona göre sevgiden daha mühimmiş. Hülasa insana ve insanlığa hürmeti var. İnsanlığa hürmeti var, o halde tam dili. Sonra birdenbire tonunu değiştirdi. Etrafta cılız bir ışığa tutulmuş elleri andıran şeyler arasında, daha solgun görünen evlere, yabani otlar içindeki arsaya, yanındakinin yorgunluğu karanlıkta ancak sesilen yüzüne baktı. Bir horoz başlarının üstünde bir yerde kanat çırptı ve gecenin içine uzviyetinde mahpus bir aydınlığı yavaş yavaş eritilmiş yakut ve akikten bir iksir gibi boşalttı. Şark dedi, canım şark. Dışarıdan miskin, budala, çaresiz, fakir. Fakat içinden hiç aldanmamaya karar vermiş. Bir medeniyet için bundan daha güzel ne olabilir? İnsanları içlerinden tatmin etmeyi ne zaman öğreneceğiz? Ne zaman bu hoşçabak zatının manasını anlayacaklar? Şark anlamış mıydı sanki? Anlasın anlamasın söylemişti ya. Küçük ahiretlik onlarla beraber yetişmiş ve lambayı yakmıştı. Mümtaz doktorun arkasından girer girmez, aynanın aydınlığında bir saat evvel bıraktığı şeyleri aynı vaziyette, aynı kayıtsız sağlamlıkla, bir saat evvelki gibi yalnız kendileri olmakla memnun, kendi üstlerini toplanmış parıldıyor gördü. İçinden ah bu eşyanın bizden ayrılmaya fırsat bekler gibi halleri diye düşündü. Dünya bensiz de mevcut, kendi kendine mevcut, o ber devam. Ben bu devamın küçük bir çizgisiyim, fakat varım. ''Var olma kuvvetini bu devamın şuurunda buluyorum. O devamla başlangıç noktamdan hareket ettim ve belki ebediyet boyunca yürüyeceğim.'' Çok zalim şeylerden merhamet isteyen adam haliyle etrafına baktı. Çünkü ebediyet boyunca yürüyemeyeceğini, belki şu dakikada, belki yarın, belki birkaç gün sonra, hülasa bir gün bu devam içinde devamı biteceğini ve onun yerini alacak başka devamların geleceğini, artık eskisi olmayacağını, aynı ürpermeleri duymayacağını, hatta ürperip ürpermeyeceğini dahi bilmediğini biliyordu. Ebediyet zihninin zaman zaman çok derinlere uzattığı müpen bir ışıktı. Hatta çok derinlere de değildi. Sadece bilinmeze doğru uzviyetinde bildi asla kayan bir taraf. Halbuki realite şu bir bakışta çift yaşayışla ve ömrü boyunca mazisiyle kavradığı taşlık, şu çıktığı merdiven, daha girmeden ilaç, ter, hastalık dolu, tatsız kokusunu duyduğu hasta odasıydı, oradaki ıstıraptı. Bununla beraber görmediği, teniyle duymadığı fakat içinde bir bıçak gibi çalışan başka realiteler de vardı.'' Nuran'ın bir gün beraber seçtikleri beyaz geceliği içinde tek zambak hali, köşkün alçak duvarlarından taşan ağaç dalları, metaplı gecelerde adeta canlanan o budur incir ağacı, kapının önündeki genç çınar. Önünden geçtiği geceler, tekrar bir gün onun da oturmasını, bir sabah çayı içmesini o kadar özlediği, bazen örtüsünü kaldırmayı unuttukları için kendisine bu saadeti daha mümkün gösteren o küçük masa ve koltuklar... Fakat daha başka realiteler vardı. Bunlar hiç görmediği, hatta var olup olmadıklarını bilmediği, fakat şu birkaç günün havadislerin ışığında içine yerleştiğini duyduğu şeylerdi. Onlar da içinde bir bıçak gibi çalışıyordu. Makine başında aldıkları havadisleri bir merkezden öbürüne, karılarını, çocuklarını, evlerini düşünerek veren telgraf memurları, matbaalarda bu havadisleri elleri yanarak dizen mürettipler, acaba unuttuğum bir şey var mı diye ev içinde tekrar tekrar dolaşıp, Belki yirminci defa hazırladıkları çantayı açan ve hiçbir şey yapmadıkları bilinmezi karşılayacak yeni ve faydalı hiçbir şey ilave etmedikleri için sadece kırık tebessümlerini, biçare dualarını ve ellerinin temasını bırakıp kapatan kadınlar, şimendifer düdükleri, ayrılık şarkıları, bunlar da içinde bıçak gibi çalışıyordu. Hayır, ebediyet değil. Fakat dünya evindeydi. Herkeste dünya vardı. Bazen uziyetimizin bir köşesinde, bazen tek bir ruh halinde, bazen gündelik işlerde unuttuğumuz fakat yanımızda ve kanımızda taşıdığımız bir dünya. Bir dünya ki ister istemez bu akşam ağırlığını sırtımızda duyuyoruz. Ve hastanın baş ucunda doktorun peydivan yapısını bu ağırlık altında biraz daha çökmüş gördü. İhsan biraz daha iyiceydi fakat dalgındı. Alnında derinin gerginliğini yumuşatamıyor zannını bırakan, ona yabancı denebilecek ter damlaları vardı. Nefesin taziki altında daha şişkin ve daha kuvvetli görünen göğsüyle bu ter damlaları ve kırmızı yüzüyle hastadan ziyade, saatlerdir yenmeye çalıştığı dalgalardan henüz çıkmış, kumsalda yattığı yerde nabzın tabileşmesini bekleyen bir atlete benziyordu. Gerçekten yendi mi diye düşündü. Yüzü ne kadar garip bir uzaklık içindeydi. Zihninde en fena ihtimaller yine canlandı Halımefendi tam zamanında hastayı kurtarmışlar Ben tahmin etmiştim zaten Sulfamit dozunu artırmaktan başka yapacak bir şey yok Şimdi size 8 sulfamit içirteceğim Ve neticeyi emniyette bekleyeceğiz Yalnız kalp için bir ufak şurup ve bir ilaç daha lazım Mümtaz Bey galiba bir daha yorulacaklar İhsan kesin anlardan ibaret hayatı arasından Mümtaz'ın yüzüne bunu da nereden buldun der gibi baktı Sonra elini uzattı, doktorun elini tuttu. Belki geceden beri ilk sözünü söyledi. Ne dersiniz? Olacak mı? Bu budalılığı yapacaklar mı? Doktor sade hastaya cevap verdi. Siz iyileşmeye bakın. Fakat gözlerinin içinde seni anlıyorum diyen bir ifade vardı. Tekrar sokağa çıktığı zaman kendisini evvelkinden daha çok hafif buldu. Demin kafasını çatlatan düşüncelerden hemen hemen eser yoktu. Garip hiç duymadığı bir hafiflik içinde yürüyordu. Sanki ağırlık kanununun dışındaydı, kanatlarım olsa uçabilirim dedi. İçinde yaşadığı vaziyetin ağırlığıyla tezat yapan bu hal onu çok şaşırttı. Çünkü yine her şeyi olduğu gibi görüyordu. Bu gece belki harp başlamış olabilirdi. İhsan'ın vaziyeti ne olsa ağırdı. Hayatla ölümün arasındaki dehliz de o kadar ilerlemişti ki geriye dönmesi güçtü. Nurhan bu sabah gidecekti ve bu gidiş ikisi içinde yıkımdı. Onun gidişiyle kendisi için her şey bitiyordu. Bütün bunların hepsini biliyordu. Fakat daha bir saat evvel onun için o kadar yıkıcı olan bu hakikatlere şimdi çok uzak, şahsıyla ve etrafıyla alakasız şeyler gibi bakıyordu. Sanki hepsini bir ölümün ötesinden görüyordu. Fakat son derece rahattı. Acaba neden diye sora sora yürüyordu. Ben ki o kadar düşünürüm. Düşüncem yorgunluğu yüzünden bir türlü yatağına giremeyip odasında sabaha kadar dolaşan adama benzer. Neden şimdi hiçbir şey düşünemiyorum? Fakat bu düşünce bile kafi derecede zalim olamıyordu. Yoksa yaşamıyor muydum? Yoksa dünyadan ayrıldım mı? Belki de dünya beni bıraktı. Niçin olmasın? Bir kabı herhangi bir mayiğin boşaltması gibi, bununla beraber yapacağı işi biliyor, yürüyeceği yolu tanıyor, ihsanın ilacını bir an evvel getirmek için acele ediyor, üstelik zihni her rast geldiği şeyi kendisine bile imkansız görünen bir sarahatle kaydediyordu. Arsa bilinmeyen bir tarafta çok uzaklarda aydınlığı tutan bir set çatlamış gibi gölgelere bürünmüştü. Otlar adeta üzerlerini üflenen cilalı bir yeşillik vehmiyle parlıyorlardı. Her taraf ürperiş içindeydi. Bu sabahın sazlarını denemeye hazırlandığı saatti. Biraz sonra kainatın çatısı yeniden kurulacaktı. Evlerin taşlıklarında, odalarda sabah ışıkları yanmıştı. Bulanmış havada bu ışıklar bir tiyatro dekorunun yapma havasını yaratıyorlardı. Bir kadın pencereyi açtı. Yarı çıplak vücuduyla geceye karşı gerindi. Çıplak kollarıyla saçlarını düzeltti. Bir köpek yavaşça yattığı yerden kalktı. Bu sabah yolcusuna doğru koştu. Fakat tam yanına yaklaşınca vazgeçti. Biraz ileride kapalı penceresi önünde mumlar yanan bir türbenin dibine kadar koştu. Bir sütçü, atının iki yanına astığı güğümlerinin üstünde rahatça bağdaş kurmuş dört nala yanı başından geçti. Uzaktan bir korna sesi geldi. Mümtaz bütün bunları ve göğün gittikçe değişen rengini görüyordu. Fakat bu görüşte de bir değişiklik vardı. Bu duyularımızın her gün, her an eşyayla yaptığı temaslara benzemiyordu. Daha ziyade eşyayı kendisinde bulmak, her şeyi kendi içinde kendisinden bir parça gibi seyretmektir. Şehzade caminin avlusundaki ağaçlardan büyük bir karga sürüsü koptu. Keskin bir çığlık ve madeni şakırtılarla başının üstünden geçtiler. Açık fırından gelen taze ekmek kokusu bütün caddeyi sardı. Rayları tamir eden ameleler şimdi caminin önündeydiler. Asetilen hala yanıyor, hala o zengin reprant yaldızı yarı karanlığa doğru uzanıyor. Yüzler, eller, vücutlar eritici aydınlıkta yutucu karanlık arasında ayrı ayrı perdelerde hüviyetlerini değiştiriyorlardı. Mümtaz bu ellerin hareketlerini ve yüzlerin dikkatini bir daha hayran hayran seyretti. Bizim sen diye düşündü. Bütün çocukluğu bu caddeyle etrafındaki sokaklardan ona doğru geliyordu. Bir mahallesi bir evi ihtiyatları, dostları olmak, onlarla beraber yaşamak ve onların içinde ölmek. Kendisine gelecek günleri için hazırladığı bu hayat çerçevesi bir türlü içine yerleşmedi. Zaten hiçbir düşüncesinde devam edemiyordu. Eşya, bütün verimler onda kendiliklerinden mevcuttu bir akis gibi çok kısa bir düşünce uyandırıyorlar. Sonra yerlerine başkaları geliyordu. Ne kadar zalim olursa olsun bir düşüncenin dehlizinde yolunu şaşırmanın hasretini duydu. Veznicilerden geçerken ortalığın biraz daha ağırdığını duydu. Bayezid'e geldiği zaman set üstündeki kahvelerde hareket başlamıştı. Vakıa iskemleler hala içeride üst üste yığılıydı fakat işgüzar garsonlar sabah müşterileri için bir iki masa hazırlamışlardı. Bir tanesi Mümtaz'ı görünce adeta sevindi. ''Buyurun Mümtaz Bey çay şimdi demlenir.'' dedi. Fakat imtihan sabahlarının birden bu geriye dönüşü Mümtaz'da hiçbir akis yapmadı. Eliyle işim var gibi bir işaret yaptı. Caddenin Aksaray'a doğru giden tarafında sabah yolcuları, gazete satıcılarının, simit ve poğaçacıların sesleri şehrin sabahını kurmaya başlamışlardı. Mümtaz cami tarafına baktı. Bir güvercin sürüsü yere doğru süzüldü ve birdenbire tekrar yükseldi. Acaba neden korktular diye düşündü ve sualini sorar sormaz yine unuttu. Fakat henüz fikirlerin devamını hiç olmazsa yokluğuyla duyabiliyordu. Bu imkansızlık değil, belki bir isteksizlik. Acaba her şey böyle kayıtsız mıyım? Dünyayı bir daha kendimde kuramayacak mıyım? Bir daha hatıralar bende konuşmayacak mı? Yoksa kendi kontrolüm altındayken çıldırıyor muyum böyle göz göre göre? Nöbetçi eczanenin kepenkleri hala kapalıydı. Bir kadın hem elleriyle kepenkleri vuruyor, hem de ikide bir küçük delikten içeriye bakabilmek için ayaklarının üzerinde dikiliyordu. Elinde yolda giderken buruşturduğu belli olan bir reçete kağıdı vardı. Yorgun ve fakirdi. İkide bir ''Ah Rabbi'm" diyor, sonra tekrar içeriye kaymak ister gibi ayaklarının ucuna basıp içeriye bakıyordu. Nihayet eczacı geldi. İkisi birden reçetelerini uzattılar. Mümtaz ilaçlarını aldı. Bütün bunları son derece huzuhla hiçbir saniyesini kaybetmek istemeyen bir adam gibi yapıyordu. Gerçekten de böyleydi. İlacı götürecek tarafı uyanıktı. O hiç şaşmıyordu. Onun dışında bütün zihni hayatı bir uykuya kaymak üzere olan insanın o iki hat arasında sallanışıyla çalışıyordu. Kainata anında intibak eden ve objesini bir anda yakaladıktan sonra derhal bırakan acayip bir mekanizma olmuştu. Ne oluyorum diye bir daha düşündü. Muhakkak ki dünya ile arasında şimdiye kadar hiç tanımadığı bir perde vardı. Çok şeffaf, son derece vuzuh getirici bir şey onu dünyadan böyle ayırıyordu. Fakat dünyadan ayırabilir miydi? Hayat o kadar güzel ki. Hakikaten bu sabah saatinde yaşamak güzel şeydi. Her şey güzeldi. Taze ve ahenkliydi Bir gülüşün yumuşaklığıyla insana geliyordu Ve mümtaz bir akasya yaprağını Bir küçük hayvan yüzüne Bir insan eline bu saatte bıkmadan Ebediyet boyunca bakabileceğini sanıyordu Çünkü hepsi, her şey güzeldi Bu belirsiz ışık bir senfoniydi İşte caminin avlusunda ilk hüzme Bir kadın gibi soyunmuş oynuyordu Bu taze simit kokusu Yürüyen adamların acelesi Bu düşünceli yüzler hepsi güzeldi fakat hiçbirinin üzerinde duramıyordu. Böyle bir saattir. Belki de eşyayı bu kadar güzel bulduğum için hayattan boşanmış olabilirim. Niçin olmasın? Çünkü bu güzellik duygusu ve içinde ona bir orkestra gibi refakat eden sevinç alelade bir duygu değildi. Bu bir nevi keşfe benziyordu. Hem o cins keşiflerden ki insana ancak en son dakikada zihnin her şeyle alakasını kesip kendi kendisi olduğu, en saf şekilde işlediği anda gelebilirdi. Bu uçurumun başında bulunan hakikatlerden de. İçindeki berraklık ancak böyle bir son an berraklığı olabilirdi. Ne garip, hiçbir şey ötekiyle birleşmiyor, her şeyi ayrı ayrı görüyorum diye söylendi. Yanındaki adam cevap verdi. Elbette birleşmez, çünkü hakikati görüyorsun. Ama dün evvelsi gün böyle görmüyor muydum, hiç hakikat görmedin mi, bir kere karşılaşmadın mı? Adamı yanında hissediyor, yüzüne bakamıyor, fakat bunu tabii buluyordu. Hayır, çünkü o zaman etrafına kendi benliğinin arasından bakıyordun, kendini seyrediyordun. Ne hayat ne eşya bütün değildir, bütünlük insan kafasına vehmidir. Peki şimdi benim benliğim yok mu? Yok, o benim avucumda. İnanmıyor musun, bak işte, avucunu Mümtaz'ın burnuna doğru uzattı. Küçük ve acayip bir hayvan, Kabukla meşin arasında tanımadığı bir teşekkül bu avucun içinde küçük takallüslerle kımıldanıyordu. Demek benliğim buymuş diye düşündü. Fakat ona söylemedi. Çünkü adamın eli onu şaşırtmıştı. Mümtaz bu kadar güzel şeyi hiç görmemişti. Ne bir lur ne elmas bu içten parıltıyı verebilirdi. Bu donuk hiç kamaştırmayan. Sadece kendisi için bir aydınlıktı ve bu aydınlık avucun içinde küçük, yengeç biçimli bir hayvan, söylendiğine göre kendi benliği, küçük takallüslerle bir damar gibi açılıp kapanıyor, içten içe işliyordu. Korka korka sordu. ''Bana tekrar vermeyecek misiniz?'' Neyi? Mümtaz şenesinin ucuyla bir işaret yaptı. ''Onu, benliğimi, yani benliğim dediğiniz şeyi. İstersen al, tekrar tecrübeye girmek istersen al ve el.'' Tekrar çenesi nizasında açıldı. Fakat Mümtaz'ın gözleri bu sefer de erin kendi parıltısında kaldı. Mümtaz, yanı başındaki adamın Suat olduğunu böyle bir şeyin bütün imkansızlığına rağmen biliyordu. Ölüler böyle sokakta dolaşırlarsa hayatın tadı kalır mı diye düşündü. Beyan gözle hakikaten o mu der gibi yavaşça baktı. Evet. Suat. Fakat ne kadar değişmişti. Olduğundan çok büyük, çok güzel, adeta muhteşem bir Suat'tı bu. Hatta birkaç saat evvel rüyasında gördüğü Suat'tan daha güzel, daha muhteşemdi. O gün apartman holünde yüzünde seyrettiği o her şeyi, bütün hayatı kötüleyen sırıtma bileşimdi derinlerden gelen ve sanki bilinmeyen tabakaları aydınlatan zengin bir tebessüm olmuştu. Ellerinde, boynunda ve yüzündeki yaralarda böyle parıldıyordu, zalim ve güzel. Birdenbire şaşırdı ve ellerini oluşturarak düşünmeye başladı. Fakat ben ne yapacağım şimdi? Onunla bir hem hal konuşmalıydı. Halbuki bu kadar güzel ve büyük bir Suat'la konuşabilir miydi? Acaba bütün ölenler böyle güzelleşiyorlar mı? Suat ölümden ve ölmekten iğrendiğini söylemişti. Saati güzel değil kuvvetli de. Evet kuvvetliydi. İçinden bir şey mütemadiyen ona doğru akıyor, kendisini çekiyordu. Konuşacaktır. yavaşça fısıldadı. Suat dedi. Niye geldin? Niçin beni bırakmıyorsun? Bütün gün ve gece benimle uğraştın. Yeter artık beni bırak. Konuştukça ülkekliği gitmiş. Onun yerine garip bir isyan hissi geçmişti. Bırak beni artık. Sonra bir ölüye bu kadar sert hitap ettiğinden pişman oldu. Niye gelmiyeyim Mümtaz? Ben zaten senin yanından hiç ayrılmadım. Mümtaz başını salladı. Evet hiç ayrılmadın. Adeta bana musallat oldun. Fakat dünden beri başka türlü. Dün akşamüstü o yokuşta seni gördüm. Bu gecede rüyamda. Fakat ne garipti biliyor musun? Bu geceki rüyamdan bahsediyorum. Bir akşam seyrediyordum. Daha doğrusu akşam olacakmış da onun hazırlığını yapıyorlardı. Mor, kırmızı, eflatun, pembe tahtalar, kalaslar getirdiler, ufka yığdılar. Sonra iple güneşi çektiler. Fakat biliyor musun bu güneş değildi. Senin yüzün şimdiki gibi güzeldi. Hatta daha masum olduğun için daha güzeldin. Sonra seni oraya bir İsa gibi gerdiler. Birdenbire kahkahalarla gülmeye başladı. Ne kadar tuhaftı bilsen, senin öyle mahzun olman ve İsa gibi çarmıha çekilmen, sen, hiçbir şeye inanmayan, her şeyle alay eden insan, tekrar uzun uzun güldü. Suat gözlerini üzerine dikmiş onu dinliyordu. Dedim ya, seni hiç yalnız bırakmadım, hep yanındayım. Mümtaz hiçbir şey söylemeden bir müddet yürüdü. İçinde... Fecirden ziyade yanı başındakinin parıltısı içinde yürüyormuş duygusu vardı. Ve bu Mümtaz'a çok azaplı geliyordu. Peki benden ne istiyorsun? Bu ısrarın sebebi ne? Israr değil vazife. Vazifem seninle beraber olmak. Şimdi senin koruyucu meleğin oldum. Mümtaz bir daha güldü. Fakat gülüşünün çok sinirli olduğunda fark etti. Bu olmaz dedi. Sen bir ölüsün yani insansın. ...tekrar düşüncesine tahsih etmek ihtiyacını duydu. Ölülerle konuşmak o kadar güç oluyor ki. Yani insandın demek istiyorum. Halbuki bu iş asıl meleklerin işidir. Hayır, artık yetişemiyorlar. Son zamanlarda dünya nüfusu çok arttı. Her tarafta nüfusu artırma politikası var. Melekler yetişemiyor. Şimdi ölülere gördürüyorlar bu işi. Mümtaz ilk önce hiçbir cevap vermedi. Sonra birden bir isyan etti. ''Yalan söylüyorsun.'' dedi. ''Sen melek olamazsın, imkansız. Sen şeytanın kendisisin.'' Ve bir ölüyle bu tarzda konuştuğu için kalbi burkuldu. Bununla beraber sözlerine devam etti. ''Sen beni aldatmak için kendini böyle süsledin. Oyununu biliyorum.'' Suat onun yüzüne özüne baktı. ''Şeytan olsam senin içinden konuşurdum, beni göremezdin.'' ''Ama'' diye mümtaz söze başladı. ''Bilir misin ki seni gördüğüme çok memnun oldum hatta sevindim.'' Sonra tekrar onun yüzüne korka korka baktı. ''Ne kadar güzelleşmişsin.'' Hem çok çok güzel olmuşsun. Bu Hüsün sana yakışıyor. Bilir misin neye benziyorsun? Beticelli'nin meleklerine, hani o pasyonda İsa'ya üç çiviyi verene. Suat sözünü kesti. Bırak bu manasız benzetmeleri. Bir şey öbürüne benzetmeden konuşamaz mısın? Bu fena huylar yüzünden işleri ne kadar karıştırdığınızı hala anlamadınız mı? Mümtaz bir çocuk gibi yalvardı. Beni azarlama. O kadar sıkıntı çektim ki. Ben hiç de fena bir şey yapmadım. ''Seni sadece güzel buldum. Niçin bu kadar güzelleştin?'' Bir zihinde yaşayanlar daima güzeldirler. Mümtaz ilk önce ya demin şeytan olsaydım senin içinden konuşurdum diyordun diye itiraz etmek istedi. Fakat kafasına birdenbire başka bir fikir gelmişti. ''Fikirlerimi takip edemiyorum ne fena.'' ''Ama ben şimdi seni gözlerimle görüyorum. Sonra seninle konuşuyorum da.'' ''Evet gözlerinle görüyorsun konuşuyorsun da.'' Mümtaz'ın aklından şimşek hızıyla bir düşünce geçti. ''Elimle de dokunabilirim değil mi?'' ''Tabii.'' Suat bu sefer öne geçmiş, kollarını sanki muayene et der gibi havaya kaldırmış, huzriyetinden taşan parıltılar içinde ona gülüyordu. Mümtaz kamaşan gözlerini ondan öteye çevirdi. ''İstersen ve korkmazsan.'' ''Niçin korkuyum?'' ''Artık hiçbir şeyden korkmuyorum.'' Fakat ellerini ona doğru uzatmaktan çekindi. ''Ne olur ne olmaz.'' der gibi cebine soktu. Suat o gece Emirgan'daki gülüşlerinden biriyle güldü. Korkacağını biliyordum dedi. Bari hamala söyle de o gelsin yoklasın. Yahut Mehmet'e, Boyacı köyündeki kahveci çırağına, bugün ölüme gönderdiklerine. Mümtaz daha içinden sarsıldı. Onların ne işi var aramızda? Onlar senin yerine bana dokunurlar. Ben onları yalnız göndermiyorum, kendim de gidiyorum. Fakat öleceğin hesaba katmadan. Onların ölümüne muhakkak gibi bakıyordun ve ölmeye kandırıyordun. Hayır hayır. Evet öyle. Suat çok zalim bir tebessümle üstüne eğilmiş gülüyor, onu hırpalıyordu. Yahu tamalın karısı, o senin yerine dokunsun. Hayır diyorum sana, ben de gidecektim, gideceğim. Onları kendimden ayırmıyorum. Ayrıyorsun küçük bey, ayrıyorsun. Ölsünler diye pazarlık ediyordun, kandırmaya çalışıyordun. Yalan, yalan söylüyorsun. bire kendine geldi. Bu münakaşa beyhudiydi. Üstelik evde ihsan vardı, bir çocuk gibi vardı. Suat dedi. İhsan çok hasta. Bana müsaade etsen de şuradan eve gitsem artık. Suat kesik kesik gülüyordu. Benden ne çabuk bıktın. Hayır bıkmadım. Fakat evde hastam var. Ben de yorgunum sonra. Sen artık bizden değilsin. Demin sana yalan söyledim. Senden korkuyorum. Hem de sende çekil git. Neredeyse sokaklar kalabalıkla dolacak. Yaşayanların dünyasında garip oluyorsun. O kadar ayrısın ki ne lüzum var aramıza dolaşmana? Kendimizden çektiğimiz yetmiyor mu? ''Daha dün beraber değil miydik?'' ''Evet ama sen artık güneşin malı değilsin.'' ''Onu hiç merak etme.'' ''Dün akşamdan beri ölüler hep meydanda.'' Mümtaz titreyerek sokağa baktı. Evlerinin 25-30 adım ötesindeydiler. Onun için ne faydası var sanki bu yaşayanların dünyası, her şey burada hayat için. Yakamızı hiç olmazsa siz bırakın. ''Olmaz.'' dedi. ''Seni bırakamam, benimle geleceksin.'' Keskin bir istihsa ile konuşuyordu. Nuransız bu kadar sefalet içinde olmaz ve kollarını açmış onu kucaklamaya çalışıyordu. Mümtaz bir adım geriye çekildi. Gel, hem onu çağırıyor hem de kan dondurucu bir gülüşle gülüyordu. Mümtaz, bahri gülme ne olur, gülmekten vazgeç diye yalvardı. Nasıl gülmeyeyim? Her şeyi o kadar kendi hatlarına indirmiş, o kadar kendine benzetmişsin ki, o kadar küçücük varlığınla onun hesaplarına bağlısın ki. Sonra o yaşama iptilan, ölçülü merhametin, küçük ıstırapların, ümitlerin, o kaçışlar, tapınmalar. Mümtaz kollarını sarkıttı. ''Salim olma Suat'' dedi. ''Çok ıstırap çektim.'' Suat tekrar o geniş kahkahayla gülmeye başladı. ''Peki öyleyse haydi gel, seni kurtarayım.'' ''Gelemem, yapacağım işler var. Hiçbir şey yapamazsın, benimle gel. Hepsinden kurtulursun. Bunlar senin taşıyamayacağın yükler.'' Mümtaz yolun ortasında bir daha durdu ve Suat'a baktı. ''Hayır'' dedi. Ben yükümün derecesine yükselebilirim. Yükselemezsem altında ezilmeye razıyım. Fakat seninle gelemem. Geleceksin. Hayır, alçaklık olur. Öyleyse kal mesmelende. Suat kollarını açtı ve onun yüzüne şiddetle vurdu. Genç adam sendeleyerek yere düştü. Kalktığı zaman yüzü gözü kan içindeydi. İlaç şişeleri avucunda kırılmıştı. Bununla beraber yüzünde garip, çok ince bir tebessüm vardı. Yan pencerelerden birinde bir radyo, Hitler'in o gece verdiği hücum emrini tekrarlıyordu. Bütün macerayı unutmuştu. Harp başlamış dedi. Ve hala kırık şişe parçalarını tuttuğu avuçlarını açarak yaralarına baktı. Sonra yavaş yavaş eve doğru yürüdü. Yoldan geçenler bu erken saatte kanlar içindeki bu yüzde dudakların garip tebessümüne hayretle bakıyorlardı. Kapıyı cebindeki anahtarla açtı. Taşlıktaki ayna sabahla tabi halini bulmuştu. Bilhassa kendi yüzünü seyretti Sonra yavaş yavaş merdiveni çıktı Macide doktorla sofada oturmuş radyo dinliyordu Aman Allah'ım mümtaz bu ne hal Mümtaz acıyan ellerini pencerenin önünde tekrar açıp kapadı Sorma dedi Şimdi büyük bir kaza geçirdim Dudaklarında hep o garip insanda bir ömrün üzerine vurulmuş kilit hissini bırakan tebessüm vardı İlaçlar da kırıldı dedi Sonra doktora döndü Nasıl dedi İyidir dedi İyidir, hiçbir şeye ihtiyacı kalmadı. Havadisi duydunuz mu? Fakat Mümtaz dinlemiyordu. O bir köşeye çekilmiş avuçlarına bakıyordu. Sonra birdenbire yerinden fırladı, merdivene doğru yürüdü. Fakat merdiveni çıkmadı. Orada ilk basamakta elleri başının arasında oturdu. Doktor, artık benimsin, sade benim der gibi ona bakıyordu. Macide gözlerini silerek ona doğru yaklaştı radyo evin sessizliği içinde tek başına, hadiselerin gür sesiyle herkes için konuşuyordu. Kitabın Sonu